Saat sekizi çalarken. Maurice Leblanc, seslendiren Seval Delikara. Hortense Daniel, pencereyi araladı ve yavaşça seslendi. Orada mısınız? Rossini. Şatonun dibindeki ağaç kümlelerinin arasından bir ses, buradayım diye cevap verdi. Biraz daha sarkınca genç kadın, aşağıda sarı sakalı, kızarmış yüzünü çevrilen, şişmanca bir adamın kendine doğru baktığını fark etti. Ne oldu? diye sordu adam. Ne olacak? Dün gece amcam ve yengemle tartıştık. Kocamın tımarhaneye girmeden önce son kuruşuna dek harcadığı paramı bana geri vermeleri için noterin yolladığı mukaveleyi imzalamayı reddettiler. Bu evlenmeyi amcanız istemişti. Bu nedenle ve mukavelenin şartlarına göre her şeyden sorumlu odur. Fark etmez, kabul etmiyor dedim ya. Öyleyse, ortense gülerek, öyleyse beni kaçırmaya tekrar gönüllü müsünüz diye sordu. Her zamankinden fazla. Sizden çok şey isteyebilirim. Ne isterseniz yaparım. Sizin için çıldırdığımı biliyorsunuz. Ne yazık ki ben sizin için aynı şeyi düşünmüyorum. Benim için deli divane olmanızı istemiyorum. Yalnızca biraz beni sevseniz. Biraz mı? Çok şey istiyorsunuz benden. Bunun için mi beni seçtiniz? Rastlantı. Canım sıkılıyordu. Hayatımda hiçbir yenilik yoktu. Tehlikeyi göze aldım. İşte bagajlarım. Kocaman deriden çantalar Rosine'nin kucağına düştü. ''Olan oldu.'' diye mırıldandı Hortense. ''Şimdi arabanızla gidin. Beni lütfen dört yol ağzında bekleyin. Ben atla geleceğim.'' ''Nasıl olur? Atınızı da kaçıramam ya. Tek başına gelir.'' ''Çok iyi. Acaba ne var? Şu üç gündür buralarda dolaşan ve kimsenin tanımadığı Prens Renin kimdir?'' ''Bilmiyorum. Bir av partisi esnasında amcam arkadaşlarının evinde ona rastlamış ve buraya davet etmiş.'' ''Sizden çok hoşlandığı belli. Dün de onunla gezintiye çıkmışsınız.'' İşte gözümün tutmadığı bir adam. İki saat sonra şatoyu sizin için terk etmiş olacağım ve bu skandal Ser Reni'nin hoşuna gitmeyecek. Aman epeyce gevezelik ettik kaybedecek vakit yok. Birkaç dakika ortense şişman Rosine'nin ardından baka kaldı. Zavallı adam çantaların yükü altında iki büklüm olmuş tenha bir yoldan ilerliyordu. Sonra pencereyi kapattı. Çok uzakta parkta borazanların sesi duyuldu. Bu sesi köpeklerin havlaması izledi. Bu sabah Lammarese şatosunda her sene Eylül ayında olduğu gibi Egloorş kontu ve kontesi birkaç arkadaşını ve çevredeki şato sakinlerini Av Partisi'ne davet etmişlerdi. Ortense giyimini tamamladı. İnce belini belirten Amazon kıyafeti ve kızıl saçlarını çerçeveleyen fötür şapkısı ona çok yakışmıştı. Yazı masasının önüne oturup amcası M. Egloorş'a bir veda mektubu yazmaya koyuldu. Esasında güç bir işti bu. Birkaç kez başlayıp sayfaları yırtıktan sonra bu fikrinden caydı. Daha sonra yazarım diye düşündü. Öfkesi iyice dindikten sonra. Ve yemek odasına doğru yürüdü. Şöminede iri odunlar alev alev yanıyordu. Çeşitli silah koleksiyonu duvarları süslemişti. Her yandan konuklar gelip, Eglorj kontunun elini sıkıyorlardı. Bunlar ağır görünüşlü, kafin boyunlu, yaşantılarının tek gayesi av olan köylü centilmenlerdi. Kont, şöminenin önünde, elinde şampanya, her gelenle kadeh tokuşturuyordu. Hortense amcasını öptükten sonra, ''Nasıl?'' dedi, ''Siz ki her zaman az içersiniz.'' ''Ah, senede bir gün programda biraz değişiklik yapabilirim. Yengemden azar işiteceksiniz. Yengenin migreni var, aşağı inmeyecek. Sonra, ''Canım, sizler ne hakla işime karışıyorsunuz?'' Prens Renin, Ortense'ye yaklaşan, oldukça yakışıklı genç bir adamdı. Zevkle giyinmişti. İnce ve solgun yüzünde, gözleri bazen tatlı bazen sert, sevimli olduğu kadar alaycı bir ifade taşıyordu. Genç kadının önünde eğildikten sonra nezaketle elini öptü ve ''Bana verdiğiniz sözü hatırlatmaya geldim sevgilim adam.'' dedi. ''Söz mü?'' ''Evet. Dünkü gezintiyi tekrarlamayı ve görünüşü garibimize giden o eski malikaneyi gezmeyi tasarlamıştık.'' ''Alanga Malikanesi.'' Ortense biraz sertçe cevap verdi. ''Özür dilerim Mösyö, fakat gezinti uzun sürecek. Bense biraz yorgun hissediyorum kendimi. Parkta bir tur atıp geleceğim.'' Aralarında bir sessizlik oldu ve Serge tebessüm ederek gözleri genç kadının gözlerine dikili, ancak onun duyabileceği bir sesle mırıldandı. ''Kabul edeceğinizi biliyorum. Hem daha iyi. Kimin için, sizin için mi?'' ''Sizin için de daha iyi, inanın.'' Genç kadın kızararak ''Anlayamıyorum Mösyö.'' dedi. ''Neden? Bu bir muamma değil.'' Yol çok zevkli. Alanga Malikhanesi ilginç. Emin olun bu gezinti çok hoşunuza gidecek. Kendinizden pek eminsiniz Mösyö. Aynı zamanda inatçıyım damadam. Genç kadın iyice kızmıştı fakat cevap vermedi. Sırtını çevirip birkaç tanıdığın elini sıktıktan sonra odadan çıktı. Aşağıda seyis atını hazırlamıştı. Hemen üstüne atlayıp parkın devamı olan koruluğa doğru yol aldı. Hava serince fakat sakindi. Hafifçe titreşen yaprakların arasından kristal kadar berrak bir gök görünüyordu. Ortense atını koşturmuyordu. Yarım saat kadar kıvrımlı yollardan ilerledikten sonra ana yola vardı. Durdu ve dinledi. Hiç ses yoktu. Rossini, arabasını dört yol ağzının çevresindeki çalılıklara saklamış olmalıydı. Bu noktaya varmak için daha 500 metrelik bir arayı kat etmesi gerekiyordu. Biraz duraklamaktan sonra atından indi. Onu bir ağaca gevşekçe bağladı. Bu suretle ufak bir gürültü duyar duymaz at ipinden kurtulup şatoya geri dönebilirdi. Yüzünü kahverengi bir türle örttü ve korkak adımlarla ilerlemeye başladı. Yanılmamıştı. Köşeyi döner dönmez Rossini onu karşıladı ve elinden tutup çalılıklara doğru sürükledi. ''Çabuk çabuk, ah geç kalacağınızdan veya fikir değiştireceğinizden endişelendim. Fakat işte karşımdasınız, buna bir türlü inanamıyorum.'' Hortense gülüyordu. ''Bu deliliği yapmak sizi ne kadar da mutlu kılıyor.'' Mutluyum, sizin de pişmanlık duymayacağınıza ant içerim. Belki, fakat ben çılgınlık yapmayacağım. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ortense. Yaşantınız masallardaki kadar güzel olacak. Ve siz de masallardaki prens olacaksınız, öyle mi? Tüm lüks, tüm zenginlikler hepsi sizin. Ben lüks ve zenginlik istemiyorum. İstediğiniz ne öyleyse. Mutluluk. Mutluluğunuzdan ben sorumluyum. Genç kadın alaylı bir sesle, bilmem ki bundan ne derece emin olabilirim, dedi. ''Göreceksiniz.'' Arabanın yanına varmışlardı. Rossini motoru işletti. Ortense de bindi ve kalın bir mantoyla örtündü. Araba dar bir yoldan geçip dört yol ağzına vardığında Rossini gaza bastı. Fakat hemen sonra frenlemek zorunda kaldı. Koruda bir silah patlamıştı. Araba bir sağa bir sola yalpa vuruyordu. ''Ön lastik patladı galiba.'' diyerek Rossini hemen yerinden sıçradı. ''Yanılıyorsunuz.'' diye bağırdı Ortense. Bu bir silah sesiydi. İmkansız sevgilim ne diyorsunuz? Aynı anda iki hafif sallantı ve iki patlama daha duyuldu. Rosini dişlerini gıcırdattı. Şimdi de arka lastikler. Ne şans. Ah şu haydudu elime bir geçirebilsem. Yolun kenarına vardı. Kimsecikler yoktu. Zaten çalılıklardan bir şey görünmüyordu. Alçaklar. Hakkınız varmış. Arabaya ateş etmişler. Üç lastik onarmak kolay mı? Saatlerce kaldık burada. Genç kadın da arabadan inmişti. Öfkeyle Rosini'ye doğru yürüdü. Ben gidiyorum. Ama neden? Bilmek istiyorum. Kim ateş edebilir? Kim? Öğrenmeliyim. Ayrılmayın buradan yalvarırım. Sizi saatlerce bekleyeceğimi mi sanıyordunuz? Fakat yolculuğumuz, projelerimiz... Yarın görüşürüz tekrar. Siz şatoya dönün. Valizlerimi unutmayın sakın. Ama rica ederim. Neden bana kızdınız? Benim bir suçum yok ki. Kızgın falan değilim. Ama şunu bilin ki kadın kaçırmak herkesin işi değil. Şimdilik hoşça kalın. Genç kadın aceleyle oradan ayrıldı. Atını aynı yerde buldu. Hemen üstüne atlayıp dört nola lamarese'nin aksi önüne doğru koşturdu. Kuşkusuz bu tatsız olayın sebebi prens Renindi. Odur biliyorum odur diye öfkeyle mırıldandı Hortense. Böyle pis işleri ancak o becerebilir. Zaten prens onu iğgal etmemiş miydi? ''Geleceksiniz buna eminim, sizi bekleyeceğim.'' Genç kadın öfkesinden ve utancından ağlıyordu. Şu anda, ah şu anda Prens Ren'in karşısına dikeseydi, onu kırbaçlayabilirdi. Prensi nerede bulabileceğini biliyordu ama daha on kilometre yol kat etmesi gerekiyordu. İnişli çıkışlı yollar hızlı gidişini engelledikçe öfkesi daha da artıyordu. Artık sabrı tükenmişti. Üç gündür devamlı peşine takılması, kendinden emin hali... Haddinden fazla nezaketi yetmiyormuş gibi bu son olay bardağı taşıran damla olmuştu. Hedefe yaklaşıyordu. Biraz ötede, vadide, üzerinde kertenkelelerin cirit attığı eski bir duvarın ardından şatonun kapalı pencereleri görünmeye başlamıştı. Bu Alanga malikanesiydi. Eski duvarı izleyip köşeyi döndü. Giriş kapısının tam ortasında Serge Renin atının yanında ayakta bekliyordu. Ortense yere atladı. Prensin elinde şapkası kendine doğru geldiğini görünce öfkeyle haykırdı. ''Her şeyden önce Mösyö, size söyleyecek birkaç sözüm var. Az önce tatsız bir olayla karşılaştım. İçinde bulunduğum arabaya üç el ateş ettiler. Acaba bunu yapan siz miydiniz?'' ''Evet.'' Genç kadın şaşırmıştı. ''Suçu kabul ediyorsunuz demek. Bana bir soru sordunuz, ben de onu cevaplandırdım. Fakat nasıl buna cesaret ettiniz, ne hakla?'' ''Görevimi yaptım adam.'' ''Ya, öyle mi?'' Ne göreviymiş bu? Mutsuzluğunuzdan yararlanıp sizi sömürmeye kalkışan birine karşı koruma görevi. Mösyö, böyle konuşmanızı yasaklıyorum. Hareketlerimde serbestim, kararımı da kendim veririm. Madame, bu sabah Rosini ile aranızda geçen konuşmayı duydum ve pek istekli olmadığınızı sezdim. Aranıza girmen belki yakışık almazdı. Fakat iyi düşünüp kararınızı daha emin olarak vermeniz için size birkaç saat kazandırmak istedim. Özür dilerim. ''İyi düşündüm, Mösyö. Kararımı verince bir daha geri dönmem. Yanılıyorsunuz, Madan Orada bulunmanız gerekirken şimdi buradasınız.'' Genç kadın cevap bulamadı. Öfkesi geçmişti. Prens Ruinine yarı şaşkın yarı hayranlıkla bakıyordu. Onun diğerleri gibi pis hesaplar peşinde olmayıp yolunu şaşırmış bir kadına yardım olsun diye centilmence hareket ettiğine inanmıştı. Prens alçak sesle ekledi. Gerçekten hakkınızda az şey biliyorum, madam. Yine de bildiklerim size yardım etmek arzusunu duymam için yeterli. 26 yaşındasınız ve öksüzsünüz. Yedi sene önce Eglowarş Kontunun yeğeniyle evlendiniz. Ne yazık ki kocanız yarı deliydi ve tımarhaneye tıktılar. Kanunen oradan ayrılmanız imkansız ve paranızı da kocanız bitirdiğine göre amcanızın yanında kalmak zorundasınız. Kontla kontes anlaşamıyorlar. Kontun ilk karısı kontesin ilk kocasıyla kaçınca bu terk edilmiş iki zavallı kaderlerini birleştirmeyi tasarlamışlar fakat sonuç başarılı olmamış acısını da siz çekiyorsunuz tek düze bir hayat senenin 11 ayını yalnız geçiriyorsunuz bir gün Rossini'ye rastladınız sizi kaçırmayı teklif etti onu sevmiyordunuz fakat can sıkıntısı kaybolan gençlik yenilik özlemi serüven isteği kısaca kabul ettiniz daha sonra sevgilinizi başınızdan salmak niyetindeydiniz. Fakat yaratacağınız skandal amcanızı size hesap vermeye zorlayacak ve kimseye bağlı olmadan yaşayabilecektiniz. İşte şimdi yeni bir karar verme imkanı elinizde. Ya tekrar Rosini'ye dönersiniz veya bana güvenirsiniz. Hortense genç adamın gözlerine baktı. Ne demek istemişti? Bu arkadaşça yaptığı teklifin anlamı neydi? Bir an sessizlik oldu. Prens atları yularlarından tutup bir ağaca bağladı. Sonra bahçe kapısına doğru yürüdü. Kapının üstünde 20 yıl önceye ait bir resim seçim ilanı vardı ve bu zaman zarfında kimselerin buraya ayak basmadığını belirtiyordu. İki iri kalas parçası kapıya çaprazlamasına çivilenmişti. Ren'in parmaklığı tutan demir direklerden birini yerinden çıkarıp kaldıraç gibi kullandı. Çürümüş tahtalar hemen koyverdi ve altında bir anahtar deliği göründü. Genç adam cebinden çakısını çıkarıp deliği kurcalayınca kapı bir saniyede açıldı. Ardında bir fujer tarlası köhne malikaneye dek uzanıyordu. Prens Hortense'ye yaklaştı. Hiç aceleniz yok. Bu akşam kararınızı verebilirsiniz. Eğer Rusi'ni tekrar sizi ikna etmeyi başarabilirse, ben yolunuzdan çekileceğime dair namusum üzerine söz veriyorum. Fakat o ana kadar arkadaşlığınızı esirgemeyin benden. Dün bu şatoyu ziyaret etmeyi kararlaştırmıştık. ''Gelin beraber gezelim. Hem vaktimiz geçer hem ilginç şeyler görürüz.'' Bu konuşma tarzı genç kadını boyun eğmeye zorluyordu. Hem emrediyor hem de yalvarıyor gibiydi. Ortense iradesini yok eden bir uyuşukluk içinde prensi izledi. Yarı yıpranmış bir eşeğe varınca karşılarına gene kalaslarla kapatılmış bir kapı çıktı. Genç adam az önce yaptığı işlemi tekrarladı. Siyah ve beyaz cinilerle döşenmiş bir hole girdiler.'' Burada tabak çanak koymak için eski dolaplar ve kilise sıraları vardı. Duvarda tahtadan bir arma levhası bir kayaya tünemiş kartalı temsil ediyor, kapıdan sarkan örümcek ağları dekoru tamamlıyordu. Salon kapısını açmak daha güç oldu. Ancak Rainey'nin güçlü omuz darbeleri sonucu kanatlardan biri ardına kadar açılıverdi. Ortense dilini yutmuş gibiydi. Kuşkulu gözlerle prensin davranışlarını izliyordu. Genç adam onun düşüncelerini anlamış gibi ciddi bir tavır takınarak ''Belki garibinize gidiyor fakat bu işler benim için çocuk oyuncağı. Esasında kilit uzmanıyım.'' dedi. Ortense prensin kolunu tutarak mırıldandı. ''Dinleyin.'' ''Neyi?'' Ve hemen sonra ilave etti. ''Cidden çok garip.'' ''Ortense dinleyin.'' diye tekrarladı. Ah olabilir mi?'' İkisi de kulak kabartmış dinliyorlardı. ''Tik tak, tik tak.'' Az uzakta, eşit aralıklarla duyulan bu ses, bir saatin işlemesi, hiçbir hayat emaresi göstermeyen şatoda mucize sayılabilirdi. Ama nasıl olur, diye mırıldandı ortense. Kimse buraya girmemiş ki. Evet, kimse girmemiş. Bir saatin kurulmadan 20 sene çalışmasına imkan yok. Evet, imkansız. Öyleyse. Serge Renin düşünceliydi. Pencereleri ve panjurları açtı. Salonda her şey yerli yerindeydi. Köşelerde koltuklar, sehpalarda çeşitli biblolar, raflardaki kapları düzenle ve zevkle sıralanmıştı. Şato sahiplerinin bu odayı kendilerine samimi bir köşe olarak seçtikleri belliydi ve şatoyu terk ettiklerinde beraberlerinde hiçbir şey götürmemişlerdi. Ren'in saati dikkatle incelemeye koyuldu. Bu daha çok köy evlerinde bulunan rakkaslı bir duvar saatiydi. Kapağını açtı. Rakkas bir sağa bir sola hareket ediyordu. Tam bu anda aniden tok bir seste sekiz kere çınladı. ''Tanrım'' diye aykırdı Ortense. ''Mucize'' dedi Renin. ''Bu kadar basit yapılı bir saat ancak bir hafta çalışabilir. Hiçbir hususiyeti yok mu?'' ''Olduğunu sanmıyorum.'' Genç adam biraz daha eğilince, rakkasın arkasında gizlenmiş madeni bir tüp keşfetti. ''Bir dürbün'' dedi hayretli. ''Neden buraya gizlemişler?'' ''Garip, çok garip.'' Saat bir kez daha çalmaya başladı ve tekrar sekizi vurdu. Ren'in kapağı kapattı. Elinde dürbün diğer odaları aramaya koyuldu. Bitişik oda salondan daha ufaktı. Burası da zevkle döşenmişti. Köşede silah koymak için bir vitrin vardı fakat içi boştu. Duvarlardan birinde asıldığı duran takvim beş Eylül'ü gösteriyordu. "Ah", dedi Ortense. ''Bugün de Eylül'ün beşi. Garip rastlantı.'' Ren'in ekledi. ''Cidden garip.'' ''Bugün burayı terk edişlerinin yıl dönümü. Demek yirmi sene önce.'' Genç kadın bu işe bir türlü akıl erdiremiyordu. ''Söyleyin.'' dedi. ''Bu işler çok karışık değil mi?'' ''Evet, tabii. Fakat bir fikriniz mi var?'' Prens birkaç saniye düşündükten sonra cevap verdi. ''Beni düşündüren şu gizlenmiş dürbün. Sanki son dakikada oraya tıkmışlar. Ne işe yarıyordu acaba? Zemin katın pencerelerinden yalnız bahçenin ağaçları görülüyor. Bir vadide bulunduğumuza göre hiçbir ufuk yok.'' ''Bu aracı kullanabilmek için tepeye çıkmak gerekir. Çıkalım ister misiniz?'' Şatonun esrarı, genç kadının serüven aşkını ve merakını daha da artırmıştı. Hiç düşünmeden Reni'nin teklifini kabul etti. Acele merdivenleri tırmandılar ve sahanlığa vardılar. Buradan bir merdivenle kulenin taraçasına çıkılıyordu. Kule, yüksekliği iki metreyi aşan bir duvarla çevriliydi. ''Mazgal delikleri zamanla kapanmış.'' dedi. ''Yerleri belli oluyor.'' Ortense, ''Boşuna çıktık. Buradan da dürbünle seyretmek imkansız.'' dedi. Renin, ''Ben aynı fikirde değilim.'' deyip duvarın kenarına tutunarak kendini yukarıya doğru çekti. Vadi tamamıyla görünüyordu. Parktaki yüksek ağaçların kısmen ufuğu kapatmalarına rağmen, 7-800 metre uzakta bir tepede bulunan sarmaşıkla çevrili harap, başka bir kule Renin'in gözüne ilişti. Prense göre esranın, esrarın çözümü için elindeki dürbünün nasıl ve niçin kullanılmış olduğunu bulması gerekiyordu. Mazgal deliklerini teker teker kontrol etmeye başladı. Bunlardan biri dikkatini çekti. Deliği kapatmak için kullanılan alçının orta yerinde toprakla doldurulmuş bir oyuk vardı ve burada otlar bitmişti. Genç adam otları koparıp toprağı çıkarınca çapı 20 cm kadar olan bir delik ortaya çıktı. Hemen gözünü deliğe koyup incelemeye başladı. Uzakta. Çok uzakta sarmaşıkla çevrili kule görünüyordu. Bu kez Ren'in elindeki dürbün deliğe soktu. Dürbün tam yerini bulmuştu. Ufak bir aralık bile kalmamıştı. Tekrar baktı. 30-40 saniye öyle kaldı. Sonra doğruldu ve boğuk bir sesle "Korkunç. Cidden korkunç." dedi. "Ortense, ne var? Ne onlar?" diye sordu. "Bakın." Genç kadın eğildi ve hemen dehşetle doğruldu. "Bir çift korkuluk değil mi?" İkisi de tepeye konulmuş ama neden? Bakın diye tekrarladı prens. Daha dikkatle bakın. Şapkaların altında yüzler. Tekrar bakınca ortense baygınlık geçirir gibi oldu. Dürbünün görüş noktası şu manzarayı seyrediyordu. Sarmaşıkla çevrili kulenin orta yerinde bir taş birikintisine yaslanmış bir kadın ve bir erkek. Acaba bu iki şekle kadın ve erkek denilebilir miydi? Gerçi elbiseleri vardı, şapkaları vardı. Fakat ne gözleri, ne yanakları, ne de bir parça etleri kalmıştı. Bir çift iskelet, diye kekeledi Ortense. Bir çift giyinik iskelet. Kim onları oraya taşımış? Kimse. Nasıl olur? Yıllar önce orada ölmüş olmalı. Elbiselerin altında etleri çürümüş, kargalar onları didiklemiş. İğrenç, dedi Ortense ve sararmış yüzünü tiksintiyle buruşturdu. Yarım saat sonra Hortense ve Serge Alanka şatosunu terk ettiler. Yola çıkmadan önce parkı geçip dörtte üçü harabe olan Sarmaşıklı Kule'ye bir göz atmayı da ihmal etmediler. Garip görünen ve Hortense'yi düşündüren Prens Rennie'nin daha başka ipuçları aramayıp bu işi unutmuş gibi görünmesiydi. Artık bu konuyu bırakmıştı ve karınlarını doyurmak için gittikleri en yakın köy lokantasında hancıya, Terk edilmiş şatoya dair bilgi soran gene Hortense oldu. Fakat bu da işe yaramadı. Adam bu köye yeni taşınmıştı ve şatonun adını bile duymamıştı. Lamareze'ye doğru yola koyuldular. Hortense birkaç kez gördükleri o iğrenç manzaradan bahsetmek istedi fakat Ren'in gayet keyifli, kibarca bu soruları duymamazlıktan geldi. Sonunda sabrı tükenen Hortense ''Canım bu iş burada biter mi? Bir sonuca varmalıyız.'' diye haykırdı. Prens sükunetle cevap verdi. ''Tabii, bir sonuca varacağız fakat daha... Daha önce sizin, Rosini ile ilgili bir karar vermeniz gerekiyor.'' Ortense omuz siltti. ''Doğru fakat bugün için...'' ''Bugün için?'' ''Gördüğümüz cesetler beni daha çok ilgilendiriyor.'' ''Fakat Rosini...'' ''Rosini bekleyebilir fakat ben bekleyemem.'' ''Doğru, belki daha lastikleri onarmamıştır. Fakat ona vereceğiniz cevabın ne olacağını merak ediyorum.'' Bugün gördüklerimiz çok daha ilginç şeyler. Şimdi çözmemiz gereken bir esrar var. Acaba neler yapmayı tasarlıyorsunuz? Tasarılarım mı? Evet, işte iki ceset. Herhalde polisi haberdar edeceksiniz. Polisi mi? Ne fikir? Fakat bir muamma ile karşılaştık. Bunun aydınlanması gerek. Korkunç bir dram. Bunun için kimseye ihtiyacımız yok. Nasıl? Ne dediniz? Bir şey anladınız mı? Bu iş... Resimlerle süslenmiş bir masal kitabı kadar basit ve bariz. Hortense, genç adamı yan gözle süzdü. Acaba kendisiyle alay mı ediyordu? Fakat prens çok samimi görünüyordu. Öyleyse, dedi Hortense ilgiyle. Hava kararmaya başlamıştı. Lamarese'ye yaklaştıklarında avcılar geri dönüyordu. Şimdi, dedi prens, köy sakinlerinden bilgi edinmeye çalışacağız. Bize yardımcı olacak birini tanıyor musunuz? Amcam... O buralardan hiç ayrılmadı. Mükemmel. Monsieur Eglorj'tan soruşturacağız ve göreceksiniz mantıkla olaylar nasıl zincirleme gidecek. İlk halkayı elde edince sonuncuyu bulmak çok kolay. Bundan daha eğlenceli bir şey olamaz. Şatoya gelince ayrıldılar. Hortense bagajlarını ve Rossini'nin mektubunu odasında buldu. Bu mektupta zavallı adam çok kızgın olduğunu ve geri dönmeksizin gittiğini açıklıyordu. İsabet oldu, dedi Hortense. O gülünç adam en iyi başvurdu. Onunla tanışma ve kaçış projelerini tamamen unutmuştu. Birkaç saat önce nefretle baktığı Renine, şimdi Rossini'den daha çok ilgi kazanmıştı. Prens kapıya vurdu ve ''Amcanız kütüphanede bekliyor, benimle gelir misiniz?'' dedi. Ortense Prens'i izledi. Genç adam ilave etti. Size bir tek sözüm var. Bu sabah projelerinize karşı çıktığımdan ve bana güvenmenizi istediğimden ötürü kendimi size karşı borçlu hissediyorum. Şimdi bu borcu ödemek amacındayım. Merakımı giderirseniz borcunuzu ödemiş sayılırsınız. Prens kendinden emin. Orada olacak dedi ve beraber kütüphaneye girdiler. Monsieur Egloor yalnızdı. Piposunu tüttürüp şerisini yudumluyordu. Renine içki teklif etti fakat o reddetti. Amcası Hortense'ye dönerek ''Prens'le yaptığın gezinti hoşuna gitmiş olmalı. Eylül ayı çok sıkıcıdır. Fırsat eldeyken yararlanmaya bak.'' dedi. Prens, lafın uzamasına imkan bırakmadan, ''Ben de bu konuda sizinle görüşmek istiyordum Mösyö.'' dedi. ''Özür dilerim fakat 10 dakika sonra karımın bir arkadaşını karşılamak için gara gitmeliyim. 10 dakika soracaklarım için yeterlidir. Öyleyse bir sigara tüttürmeye vaktiniz vardır. Tam o kadar.'' Prens, Eglo Eglorj'un uzattığı kutudan bir sigara aldı ve yaktı. Sonra ilave etti. Bugünkü gezintimiz sizin tanımanız gereken bir malikaneye dek uzandı. Alanga Malikanesi. Evet, fakat içeriye girmiş olamazsınız. Şatonun bir çeyrek asırdan beri kapalı olduğunu sanıyorum. Biz şatoya girmeyi başardık. Öyle mi? İlginç şeyler gördünüz mü bari Çok ilginç ve garip şeyler gördük. Kont saatine bakarak... ''Neler gördünüz bakalım?'' dedi. Rey'nin anlatmaya başladı. Kilitli odalar, düzenli bir salon ve içeriye girdiğimizde çalan bir saat. Olan şeyler?'' diye mırıldandı M. Daha ''Dahası var. Dama tırmandık ve oradan, şatodan epeyce uzakta bir kulede iki ceset gördük. Daha doğrusu iki iskelet. Öldürüldükleri gün taşıdıkları elbiselerin altında bir kadın ve bir erkek. ''Öldürülmüşler mi? Hayal görüyorsunuz.'' Bir cinayete kurban gittiklerine eminim ve bunun için sizi rahatsız etmeye geldik. Yirmi yıl önceye ait bu dramdan zamanında hiç bahsedilmedi mi? İnanın hayır, dedi Kont. Böyle bir cinayetten bahsedildiğini hiç duymadım. Garip, diye ilave etti Ren'in. Sizden birkaç ipucu elde edeceğimi düşünmüştüm. Ne yazık ki size yararlı olamayacağım. Öyleyse özür dilerim. Prens, Hortense'ye yan gözle bakıp kapıya doğru yürüdü. Sonra bir şey unutmuş gibi geri dönerek, ''Hiç olmazsa Mösyö'' dedi. ''Beni ailenizle, akrabalarınızla tanıştırsanız belki onlardan bilgi edinebilirim.'' ''Ailemle mi? Ama niçin?'' ''Çünkü Alanga Malikanesi Eglorche'a aitti ve belki gene de onların malıdır ama bir taş parçası üzerine tünemiş bir kartalı temsil ediyor.'' Bu kez Kont endişelendi. İçki şişesini ve kadehi iterek ''Neler öğreniyorum sizden, bundan ben de habersizdim'' dedi. Renin gülerek başını salladı ve ''Alanga şatosunun sahibiyle akraba çıkmaktan çekindiğinizi görüyorum Mösyö.'' dedi. ''Neden çekini çekmişim? Zararlı bir kişi mi? Cinayet işlemiş biri o kadar. Ne diyorsunuz?'' Kont ayağa kalkmıştı. Ortense endişeli, prense dönerek ''Bir cinayet işlendiğine ve bu cinayetin şato sakinlerinden biri tarafından yapıldığına emin misiniz?'' diye sordu. ''Eminim. Fakat nasıl emin olabilirsiniz?'' ''Çünkü iki kurbanın kimler olduğunu ve cinayetin sebebini biliyorum.'' Reni'ni dinleyen, onun gayet sağlam delillere dayanarak konuştuğuna inanırdı. Monsieur Euglore odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Sonunda prense dönerek, ''Her zaman şatoda bir şeyler döndüğünden kuşkulanmıştım fakat ilgilenmemiştim.'' dedi. ''Evet, yirmi sene önce akrabalarımdan biri Alanga şatosunda yaşıyordu.'' Fakat ailemizin şerefi için tam olarak bilmediğim, gene de şüphelendiğim bu olayın kimse tarafından duyulmamasını istemiştim. Demek bu akrabanız adamı öldürdü. Evet, öldürmeye mecburdu. Reynin başını salladı. Son cümlenizi düzeltmek zorundayım, Monsieur. Doğru olan şu ki akrabanız gayet soğukkanlılıkla alçakça bir cinayet işlemiş. Nereden biliyorsunuz? Prens dediklerini doğrulamak zorundaydı. İşte zor an gelip çatmıştı. Ortensek gerçi tam olarak drama anlayamamış fakat kuşkulanmaya başlamıştı. Reynin söze başladı. Olay gerçekten çok basit, dedi. Monsieur Egloworsun o zamanlar evli olduğunu sanıyorum. Alan şatosuna komşu başka bir şatoda yaşayan bir çift Egloworslarla arkadaşlık kurmuştu. Fakat bir gün. Acaba bu dört kişiden hangisi ilk olarak ortalığı karıştırdı? Bunu ben de bilmiyorum. Yalnız şöyle olması daha akla uygun. Akrabanızın hanımı komşu beyle buluşmak üzere sarmaşıklı kuleye gidiyordu. Bu olaydan haberdar olan M. Eglohorş intikam almak istedi fakat skandal çıkarmadan, kimse duymadan bunu nasıl yapabilirdi? Araştırmalar sonucu şatonun kulesinin bir yerinden sarmaşıklı kuleyi gözetleyebileceğini keşfetti. Doldurulmuş mazgallardan birine bir dürbünün sığabileceği kadar bir delik açtı ve oradan sevgilileri gözetledi. Ve gene bir gün, bir 5 Eylül günü, pazar olduğundan evde kimse bulunmuyordu. Bunu fırsat bilen M. Egloge, çok iyi hesapladığı ve deliye göre satın aldığı bir silahla iki el ateş edip sevgilileri öldürdü. Olay aydınlanmıştı. Kont mırıldandı. Evet, böyle olmalı. Akrabam olan katil diye ilave ettirenin. Deliği toprakla tıkadı ve daha sonra sarmaşıklı kuleye çıkmaya yarayan tahta merdivenleri de harap etmeyi ihmal etmedi. Böylece kulenin tepesinde çürüyen iki cesetten kimsenin haberi olmadı. Karısının komşu beyle kaçtığına ve kendisinin terk edilmiş bir koca olduğuna herkesi inandırdı. Ortense dehşetle titredi. Bu son tümce genç kadının beyin hücrelerini açmaya yeterli olmuştu. Ve Reni'nin sonunun nereye bağlayacağını keşfetmişti. Ne diyorsunuz? diye kekeledi. Mösyö Orş'un dostuyla kaçtığı için karısını suçladığını söylüyorum. Hayır hayır, diye haykırdı Hortense. Bu olamaz. Amcamın akrabası. Ama niye iki olay arasında bağlantı kuruyorsunuz? İki olay diye bir şey yok da ondan, diye cevap verdi prens. Bir tek olay var, sevgilim adam. Onu da olduğu gibi anlattım. Hortense amcasına döndü. Kont susuyordu. Neden itiraz etmiyordu? Renin devam etti. Evet bir tek olay. 5 Eylül akşamı saat 8'de M. Egloge kaçak sevgilileri aramayı sebep göstererek şatoyu kilitleyip kapattıktan sonra oraları terk etti. Odalar olduğu gibi kalmıştı. Yalnız vitrindeki silahları beraberinde götürüyordu. Son anda bir içgüdüyle elindeki dürbünü araştırma sonucu cinayet delili olarak kullanılabileceğini düşünerek saatin arkasına gizledi. Böylece rakkası durdurmuş oldu. Kapıyı açabilmek için verdiğim omuz darbeleri de rakkasın serbest kalmasına ve saatin tekrar çalışmasına yaradı ve saat sekiz kere çınladı. İşte esrarı çözmeme yarayan ipucunu bulmuştum. Hortense söze karıştı. Fakat deliller, deliller mi diye cevap verdirin. O kadar çok ki siz de biliyorsunuz. 800 metrelik bir mesafeden hedefi vurabilmek için çok keskin nişancı olmak gerektiğin mi, Monsieur Eglhorsh? ''Deliller. Neden şatodan bir şey taşınmamış silahlardan başka? Çünkü avı her şeyden üstün sayan kişi için silahlardan daha önemli ne olabilir? Değil mi M. Bu çeşitli av tüfekleri şimdi yemek odasının duvarlarını süslüyor. Deliller. Ya cinayetin işlendiği 5 Eylül günü? Caninin ruhunda bir dehşet anısı bırakmış olmalı ki her yıl aynı gün o meşhum olayı unutabilmesi için av partisi düzenliyor ve içkiyi fazla kaçırıyor.'' İşte bugün Eylül'ün beşi. Delilli değil mi? Ren'in parmağıyla Eglohorch kontunu gösteriyor fakat o geçmişin korkunç anıları önünde koltuğa yığılmış, başını ellerinin içine almış sanki kaçmak, saklanmak istiyordu. Ortense karşı koymadı. Amcasını hiçbir zaman sevmemişti. Daha doğrusu kocasının amcasını. Bir saniye sessiz geçti. Monsieur Eglohorch, Aralıksız iki kadeh şeriyi yuvarladıktan sonra ayağa kalktı ve Reynin'e yaklaştı. Anlattıklarınız doğru veya yanlış olsa da Mösyö, sadakatinden şüphe ettiği karısını, namus ve haysiyetini uğruna öldüren koca cani sayılmaz. Yanlış, diye cevap verdi Reynin. Çünkü olayın ancak ilk kısmını anlattım. Devamı çok daha korkunç fakat mantığa daha uygun. Bunun için daha fazla araştırma yapmam gerek. Ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istedim ki katil hayal ettiğin gibi şerefi uğruna karısını öldüren biri olmayıp parasını yitirmiş, arkadaşının karısına ve servetine göz dikmiş biri olabilir. Amacına ulaşmak için hiçbir şeyden çekinmeyip kendi öz karısına ve arkadaşına terk edilmiş kuleyi gezmeleri tavsiye ederek tuzak kurmuş ve onları öldürmüş olabilir. Hayır hayır diye karşı koydu Kont. Bunların hiçbiri doğru değil. Doğru olmayabilir. Gerçi sağ duyma ve mantığıma güvenim vardır. Her neyse bu son anlattıklarımın sanırım yanlış olmasını dilerim. Fakat o halde vicdan azabı neden? Suçluları cezalandırmaktan ötürü vicdan azabı duyulmaz ki. Cinayet, hayat boyunca taşımanız gereken çok ağır bir yük. Acaba bu yükü beraber taşımanız için mi daha sonra arkadaşınızın dul karısını zevci olarak seçtiniz? Evet, Monsieur. Bu evlilik neden? Yoksa Monsieur Eglorj'un paraya ihtiyacı mı vardı? İkinci karısı zengin olmalıydı. Acaba onlar daha önceden sevişiyorlardı da cinayete el birliğiyle mi işlediler? İşte bu çözümü güç meseleler artık benim için ilginç değil. Zira adaletin onları gün ışığına çıkarmaya yeterli daha çok imkanları vardır. Mösyö Eglor sendeledi. Sandalyeye tutundu. Yüzü solgun kekeledi. Adalet? Adalete mi teslim edeceksiniz beni? Hayır hayır, dedi Renin. Yirmi yıldır çektiğiniz... Ömrünüz boyunca da çekeceğiniz vicdan azabı ve korku sizin için yeterli bir ceza. Karı koca arasındaki anlaşmazlık, nefret ve şimdi arta kalan delilleri yok etmeniz için harcayacağınız çaba da ilavesi. Sonra patlak verecek skandaldan da yeğeninizin zarar görmesini istemem. Bırakalım bunları. Kont hayretle prens'e baktı. Öyleyse neden? Benim araya girmem neden demek istiyorsunuz? Konuştuğuma göre bir amacım olsa gerek.'' Korkmayın Monsieur Eglorj. Ucuz kurtulacaksınız. Çatışma bitmişti. Kont biraz güven kazanarak alaylı bir ifadeyle sordu. Ne kadar? Gülme sırası Renin'e gelmişti. Çok güzel. Durumu çabuk kavradınız. Yalnız bahis konusu olan ben değilim. Ben şerefim için çalışırım. Öyleyse bir görevi yerine getireceksiniz. Ne görevi? Renin büronun üzerine eğilerek ilave etti. Şurada ''Şu çekmecelerden birinde imzalamanız gereken bir mukavele var. Bu mukaveleye göre yarı deli olan ve evlenmesine önayak gördüğünüz yeğeninizin karısına olan borcunu siz ödeyeceksiniz. Lütfen imzalayın.'' Monsieur Eglouge birden irkildi. ''Miktarını biliyor musunuz? Bilmem gerekli değil. Ya reddedersem? Bu kez Kontes'le konuşurum.'' Hiç tereddüt etmeden Kont çekmeceyi açtı, mukaveleyi çıkardı ve imzaladı. ''İşte.'' dedi. Ümit ederim ki siz de benim gibi artık aramızda hiçbir bağ kalmadığını ümit ediyorsunuz. Buna emin olabilirsiniz. Bu gece gidiyorum. Belki yarın da yeğeniniz buraları terk eder. Hoşçakalın Mösyö. Rin'in salona girdiğinde henüz konuklardan hiçbiri inmiş değildi. Yalnız Hortense vardı. Prens ona yaklaşarak mukaveleyi uzattı. Genç kadın zekası ve ileri görüşü sayesinde... Kimsenin tanık olmadığı bir dramı, bütün incelikleriyle meydana çıkaran bu şahsa karşı duyduğu hayranlığı gözlerinde taşıyordu. Prens, ''Benden memnun musunuz?'' diye sorunca, Ortense ellerini ona uzatarak, ''Beni Rossini den denen beladan kurtardınız. Bana serbestliğimi ve servetimi kazandırdınız. Kalbimin daha derinliklerinden teşekkür ederim.'' dedi. Ah, oh, bunu demek istememiştim. Sizi eğlendirebildim mi acaba? Tek düze yaşantınıza biraz tat verebildim mi? Nasıl bana böyle bir soru sorabilirsiniz? Hayatımın en tatlanlarını bugün sizinle yaşadım.'' ''Hayat bu işte. Aramak ve bulmak gerek. İnsan isterse her yerde serüven aşkını tatmin edebilir. En yoksul kulübeden tutun da en aklı başında sandığınız kişinin maskesi altında size heyecan verici şeyler bulabilirsiniz.'' ''Yalnız siz isteyin, iyilik yapmak isteyin, yardım etmek isteyin, haksızlığı önlemek isteyin.'' Ortense, karşısında duran adamın, kendine güveninden ve gücünden etkilenmiş bir halde sordu. ''Kimsiniz siz?'' ''Bir macera perest, başka bir şey değil, bir serüven amatörü. Hayat kişisel veya başkalarına ait olaylarla dolu olunca yaşamaya değer.'' ''Bugünküler sizi etkiledi çünkü ruhunuzun daha derinliklerine işledi, size aitti. Fakat diğerlerinin başından geçenler de bunlar kadar ilginç, heyecan verici. Denemek ister misiniz?'' ''Ah evet ama...'' Hortense bocalıyordu. Reni'nin tasarılarını bilmedikçe onu izlemek niyetinde değildi. ''Evet'' diye ilave etti prens. ''Evet korkuyorsunuz, hakkınızda yok değil.'' Birkaç saat öncesine kadar bana yabancı olan bu adam acaba beni nerelere sürüklemek istiyor diye düşünüyorsunuz. Doğru. Gelin biz de bir mukavele imzalayalım. Peki, dedi genç kadın. Yarı şaka yarı ciddi. Teklifinizi bekliyorum. Prens bir an düşündükten sonra ilave etti. Bugün ilk serüvenimizi yaşarken Alanga Şatosu'ndaki saat sekizi çaldı. Bunu başlangıç sayıp sizinle üç ay zarfında daha yedi tane olayın çözümünü bulalım. İsterseniz sekizincinin sonunda bana, evet size, prens cevabını geciktirdi. Şunu da ilave etmek isterim ki arzu ettiğiniz an beni terk edebilirsiniz. Fakat tam üç ay sonra, beş Aralık'ta, sekizinci esrarı da beraber çözünce, eğer gene yanımdaysanız, bana, evet size, ortense heyecandan yerinde duramıyordu. Prens sustu. İstekle genç kadının kızarmış dudaklarına bakıyordu. Mükafat olarak ne istediği belliydi. Ortense'nin de anladığını fark edince bu yönden sözüne devam etmeyi yersiz buldu. Yalnızca yanımda olmanız bana yeterli. Sizin de şartlarınız olmadı. Bana söyler misiniz? Ortense gülerek cevap verdi. Şartlarım mı? Evet. Sizden çok şeyler isteyebilirim. Başarmak isteyen için zor iş yoktur. Ya isteğim imkansız bir şeyse? Yalnız imkan, güç olan şeyler beni ilgilendirir. Ortense devam etti. Annemden bana hatıra kalan, uğur getirdiğine inandığım ve çok kıymet verdiğim kırmızı akik taşlı bir broşu mücevherlerin arasında bulunmadığını bundan bir süre önce fark ettim, çok üzgünüm. Onu bulup bana iade edin sevgili Mösyö. Bu broş ne zaman çalındı biliyor musunuz? Ortan seneşeyle cevap verdi. ''Yedi yıl önce, belki sekiz yıl, belki de dokuz, bilmiyorum. Nerede, ne zaman, hiçbir şey bilmiyorum. Fakat size güveniyorum. Onu bulacağım.'' dedi Renin. ''Ve sizi mutlu kılacağım.'' Paris'e yerleşmesinden dört gün sonra Ortense Daniel bir sabah bu ada Prens Reni ile buluşmayı kabul etti. Güneşli bir gündü. İmpegyol lokantasının taraçasında gözden uzak bir köşeye oturdular. Genç kadın mutluydu, cazibeli ve zarifti. La nasıl terk ettiğini kısaca anlattı ve Rossini'den haber almadığını da sözlerine ekledi. Ben, dedi Renin, ondan haber aldım. Ah, evet, tanıklarını yolladı bana. Dühello'ya davet etti. ''Bu sabah kılıcımla omzuna şöyle hafifçe bir dokundum. Bu işte böylece sona ermiş oldu. Başka şeyden bahsedelim lütfen.'' Böylece Rosini unutuldu. Prens Hortense'ye tasarladığı iki yeni serüvenin planını gösterdi ve kendisiyle gelmek isteyip istemediğini sordu. ''Gerçi serüvenin en güzeli.'' diye ilave etti. ''Aniden beklemediğin anda karşına çıkanıdır.'' Fakat fırsatı kaçırmamak gerek sonra çok geç olur. Bunun içinde av köpeği gibi insanın koku alma duyusu kuvvetli olmalı. Çevreleri kalabalıklaşmaya başlamıştı. Yanlarındaki masada siyah bıyıklı genç bir adam gazete okuyordu. Arkada lokantanın açık penceresinden hafif bir müzik sesi duyuluyordu. Çevresindeki insanları ortense teker teker süzüyordu. Sanki iç dünyalarını okumak istiyor gibiydi. Ren'in hesabı ödedi ve ayağa kalktı. Tam bu anda yan masadaki adam gazeteyi atıp yerinden fırladı ve boğuk bir sesle garsona ''Çabuk, çabuk borcum ne? Bozuk paran yok mu? Acele etsene biraz.'' diye çıkıştı. Brenin hemen gazeteyi aldı. Şöyle bir göz attıktan sonra alçak sesle okumaya başladı. Avukat Durdens Jacobi'yi savunan avukat Elisa Sarayı'na kabul edildi. Fakat Cumhurbaşkanı'nın suçlunun affını reddettiği açıklandı. Tutuklu yarın sabah giyotinle idam edilecek. Yan masadaki genç adam taraçayı geçip bahçe kapısına vardığında karşısına bir bey ile bir bayanın dikildiğini gördü. Bey ona dönerek özür dilerim Mösyö dedi. Heyecanlandığınızı gördüm. Jacques Ubiyu hakkında değil mi? Evet evet diye mırıldandı genç adam. Jack çocukluk arkadaşım karısına koşmalıyım. Kederinden deliye dönmüştür. Yardım edebilir miyim? Adım Prince Renin. Madame'la ben Madame Ubiyu'yu görüp teselli etmek istiyoruz. Genç adam okuduğu haberden şaşkına dönmüş. Ne demek istediklerini anlayamamıştı ve kendini tanıttı. Dutrail, Gaston Dutrail. Renin şoförü Climente arabayı yaklaştırmasını işaret etti. Gaston Dutrail'i yavaşça arabaya itip sordu. Adresi söyleyin, Madame Ubiyu'nun adresini. Avenue Dugul, sokağı 23. Ren'in Orlansi'nin de arabaya binmesini bekledi. Sonra kendi binip şoföre adresi tekrarladı. Araba hemen yola koyuldu. Prens vakit kaybetmeden Gaston Dutre ile soruşturmaya başladı. Olaydan pek haberim yok, dedi. Bana kısaca bilgi verebilir misiniz? Jacques Aubieux, akrabalarından birini mi öldürdü? Suçsuzdur beyim, suçsuzdur diye cevap verdi genç adam. Antici bilirim. Jack'la 20 yıllık arkadaşız. Cinayeti adalet işleyecek. Yol kısal olduğundan fazla konuşmadılar. Araba Nüye'ye vardı ve iki dakika sonra duvarla çevrili dar ve uzun bir geçitte durdu. Bu geçit tek katlı bir binaya dek uzanıyordu. Gaston Dutreil'in kapıyı çaldı. Madam ve annesi salondalar buyurun'' dedi kapıyı açan hizmetçi kadın. ''Biz de onları görmeye geldik.'' diye cevap verdi genç adam. Zevkle döşenmiş, genişçe bir salona girdiler. İki kadın oturmuş ağlıyordu. Saçları kırlaşmış, yaşlıca olan Gaston Dutreuil'i karşıladı. Genç adam Prens Rennie'ni tanıştırdı ve ziyaretinin sebebini söyledi. Kadın hıçkırarak ''Damadım suçsuzdur Monsieur dedi. ''Jacques, o insanların en iyisi. Altın gibi kalbi var. Kuzenini mi öldürsün? Tapardı ona.'' Suçsuz olduğuna ant içerim Monsieur. Onu öldürürseler kızınız da ölür. Renin bütün bu insanların aylardan beri cehennem azabı çektiklerini gördü. Jack'ın suçsuz olduğuna inanmışlardı, biliyorlardı. Kurtulacağını ümit ediyorlardı. Fakat idam kararı ümitlerini silip süpürmüştü. Onları çılgına çevirmişti. Prens iki büklüm olmuş durmadan ağlayan genç kadına yaklaştı. Sarı saçların çerçevelediği o aptaze yüz, ağlamaktan, kederden buruşmuş yaşlanmıştı. Ortense yanında oturmuş onu teselliye çalışıyordu. "Reynin, madam" dedi. Sizin için ne yapabilirim acaba? Şu an size yardımcı olabilmek için elimden geleni yapmaya hazırım. Yalnız siz de soracağım sorulara samimi olarak cevap verin. Çekinmeksizin, içtenlikle. Kocanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Suçsuz olduğuna inanıyorsunuz değil mi? Ah Mösyö! diye içini çekti kadın. Bana olayı baştan başa anlatmanızı ve o kötü günleri tekrar yaşamanızı istemiyorum. Yalnızca az önce de söylediğim gibi soracağım soruları cevaplandırın. Konuşun, Mösyö. Prensin ikna edici sözleri genç kadını etkilemiş, ümitle doldurmuştu. Kocasını kurtarmak için elinden geleni yapmaya hazırdı. Ortense bir kez daha René'nin kuvvet, otorite ve ikna kabiliyetine hayran kaldı. Prens ilk olarak, kocanız ne iş yapardı diye sordu. Sigortacılık. işleri iyi gidiyor muydu? Geçen yıla kadar iyiydi. Demek birkaç aydan beri para sıkıntısı çekiyordu. Evet. Cinayet ne zaman işlendi? Geçen Mart ayında bir pazar günü. Kurban kimdi? Sugne'de yaşayan uzaktan bir akraba, bir kuzen. Adı Giyum'du. Çalınan paranın miktarı? Bir borç karşılığı bir gün önce kuzen'e ödenen 60 tane bin franklık banknot. Kocanız bunu biliyor muydu? Evet. Pazar günü telefonla konuştuklarında kuzeni ona söylemişti. Hatta Jack bu kadar çok parayı evde saklamanın sakıncalı olduğunu, acele bir bankaya yatırmasını istedi. Sabah mı konuşmuşlardı? Hayır, öğleden sonra saat birde. Jack motosiklette kuzenini ziyarete gidecekti fakat çok yorgun olduğundan gidemeyeceğini telefonla haber verdi. Ve bütün gün evde kaldı. Yalnız mı? Evet yalnız. Hizmetçiler izinliydi. Ben annem ve arkadaşımız Dutrail'i. Temes'teki bir sinemaya gittik. Gece döndüğümüzde M. Guillaume'un öldürüldüğünü duyduk. Ertesi sabah Jack'ı tutukladılar. Neye dayanarak? Genç kadın tereddüt etti. Deliller çok ve eziciydi. Sonra birden makara gibi sökülmeye başladı. Katil Saint Claude da motosikletle gitmiş. Bu motosikletin kocama ait olduğu anlaşıldı. O yerinde kocaman adının baş harfleri bulunan bir mendil bulunmuş. Kullanılan tabanca da ona aitmiş. Sonra komşulardan birinin iddiasına göre Jack saat üçte motosikletle çıkmış ve dört buçukta eve dönmüş. Cinayet saat dörtte işlenmiş. Jack Ubiyu kendisini nasıl savunuyor? Bütün öğleden sonra evde uyuduğunu söylüyor. Bu sırada birinin gelip koyduğu yerden motosikletin arkasındaki ufak çantada bulunan mendil ve tabancasını kullandığını sanıyor. Mantığa uygun. Evet, fakat adalet bunu iki sebepten reddediyor. Birincisi, kimse o gün kocamın evde kalacağını bilmiyordu. Çünkü her pazar öğleden sonra motosikletle gezmeye gitmek adetidir. Sonra genç kadın kızararak mırıldandı. M. Guillaume'un odasında yarısı içilmiş bir şarap şişesi bulunmuş. Üstündeki parmak izleri kocama aitmiş. Çaresiz kadın bütün gayretini sarf etmişti. René'nin araya girişiyle bir saat uyanan ümitleri... Delillerin çokluğu karşısında kırılı vermişti. Tekrar üzerine çöken uyuşukluktan kurtulabilmesi için Hortense'nin harcadığı bütün çabalar da boşa gitti. Annesi mırıldandı. Suçsuzdur, değil mi Monsieur? Bir suçsuzu cezalandırmazlar. Buna hakları yok. Kızımı da öldürmeye hakları yok. Tanrım, bütün bunlar neden başımıza geldi? Biricik zavallı madelencim. Kendini öldürür," diyordu dudrheil boğuk bir sesle. Jack'ın idamına dayanamaz. Hemen, belki bu gece, kendini öldürür. Rey'nin odada bir aşağı, bir yukarı geziniyordu. Örtense endişeyle sordu. Onun için bir şey yapamaz mısınız? Prens cevap verdi. Saat on buçuk, yarın sabah idam edilecek. Onu güçlü sanıyor musunuz? Bilmiyorum. Zavallı kadının kocasının suçsuzluğuna bu denli inanışı beni etkiliyor. Senelerce beraber yaşamış iki insan yanılmaz. Gene de... kanepeye oturdu ve bir sigara yaktı. Arada hep saatine bakıyordu. Dakikalar sayılıydı. Kimse konuşmaya cesaret edemiyordu. Sonunda Madeleine Ubiyu yanaştı. Ellerini avuçlarının içine aldı ve alçak sesle, ''Sakın kendinize kıymayın.'' dedi. ''Son saniyeye kadar ümit var. Ben kendi hesabıma sonuna kadar elimden geleni yapacağım. Fakat güveninize ve sükûnetinize ihtiyacım var.'' Genç kadın ağlamaklı bir sesle cevap verdi. ''Sakin olacağım. Ve bana güveneceksiniz. Güveniyorum.'' Öyleyse bekleyin. 2 saat sonra tekrar buradayım. Bizimle gelir misiniz Monsieur Dutrail? Arabaya binecekleri zaman prens genç adama sordu. Paris'te kalabalık olmayan ufak bir lokanta bilir misiniz? Lutes ya birahanesi Temez Meydanı'nda, oturduğum evin zemin katında. Çok güzel, işimize yarar. Yolda hemen hemen hiç konuşmadılar. Yalnız bir kez Rey'nin genç adama sordu. Hatırladığıma göre paraların numaraları alınmış, değil mi? Evet, Monsieur Guillaume karnesine yazmış. Prens birkaç saniye düşündükten sonra mırıldandı. Bütün iş bunda, paralar nerede? Onları ele geçirebilirsek cinayet aydınlanır. Lütesya bir ahanesinde öğle yemeğini yemek için telefonda özel bir odaya girdiler. Reynin Hortense ve Dutre ile yalnız kalınca telefonu açıp bir numara çevirdi. Alo, emniyet müdürlüğü mü? Özür dilerim bayan, emniyet müdürüyle görüşebilir miyim? Çok önemli, Prens Reynin tarafından. Alıcı elinde Gaston Dutre ile döndü. Buraya birini davet etsen bir sakıncası yok sanırım. Yok tabii. Sonra tekrar telefona döndü. Emniyet müdürünün sekreteri misiniz? Çok iyi Mösyö. Birkaç kez Mösyö Dudi ile işlerimiz oldu. Ona ipuçları bulup yararlı olabildim. Ben Prens Renin. Beni herhalde hatırlar. Bugün tekrar bir iş için arıyorum. Ubiyu'nun kuzeninden çaldığı 60 bin frank yerini biliyorum. Teklifim onu ilgilendiriyorsa TMS meydanındaki... Lütesya bir ahanesine hemen bir müfettiş yollasın. Ben orada bir hanım ve Monsieur Ubiyo'nun bir arkadaşıyla bekliyorum. Selamlar Monsieur. Ren'in telefonu kapattığında Ortense ve Dutrail'in şaşkın bakışlarıyla karşılaştı. Ortense mırıldandı. Demek biliyorsunuz, demek keşfettiniz. Bir şey bilmiyorum, dedi Prens gülerek. Öyleyse... Biliyor göründüm, bu da başka bir taktik. Yemek yesek artık nasıl olur? Saat bire çeyrek vardı. Yirmi dakikaya varmaz müfettiş burada olur, dedi prens. Ya kimse de diye sordu ortense. Sanmam. Ah, Monsieur Didieu ile Ubiu'nun suçsuzluğunu dedirtirsem, fakat bir idamın arifesinde polislere ve emniyet mensuplarına tutuklu suçsuzdur dedirtebilmek mesele. Yok, hayır, Jacques artık celladın malıdır. Gene de şu banknotlar kafama takıldı. Bir denemeye değer. Bu paralar ipucu olabilir. Yerini bilmedikten sonra neye yarar? Sevgilim adam, bir tabiat olayını anlayamayınca tahminler yürütüyorsunuz. Ancak bu tahminler sizi bir sonuca ulaştırıyor. Ben de bunu deniyorum. Demek iş tahminlere kaldı. Renin hemen cevap vermedi. Yemek bittikten hemen sonra konuşmaya başladı. Tabii bir şeyler düşünmem, yapmam gerek. ''Eğer çok vaktim olsaydı, düşüncelerimi ve tahminlerimi doğrulamadan işe koyulmazdım. Fakat birkaç saatim var. Gözlerim bağlı, etrafı yoklayarak doğru yolu bulmak imediyle ileri yürüyeceğim. Ya yanılıyorsanız?'' ''Seçme hakkım kısıtlı.'' Çok geç. Kapıya yürüyorlar. ''Ah, bir sözüm daha var. Sakın söylediklerine karşı koymayın. Siz de. Siz de anladınız mı, M. Dutrail?'' Kapıyı açtı. Sakallı, zayıfça biri içeri girdi. ''Evet.'' ''Prens Renin mi?'' ''Evet benim, Monsieur. Monsieur Düdüğü tarafından değil mi?'' ''Evet.'' Ve yeni gelen kendini tanıttı. Baş müfettiş Mogisu. ''Geldiğiniz için teşekkür ederim müfettiş bey.'' dedi Prens Renin. ''Sizin bu işlerdeki becerikliliğinizi duymuştum. Birçok olayları başarıyla sonuçlandırdınız.'' Müfettiş gayet memnun ilgilenerek selamladı. Monsieur Düdüğü beni ve dışarıda bekleyen meslektaşı bu iş için yolladı.'' Onlar da benim gibi başından beri bu olayla ilgileniyor. Uzun sürmez dedi Renin. Oturmanızı dahi teklif etmiyorum. Birkaç dakikada biter. Neden sizleri davet ettiğimi biliyorsunuz değil mi? Numaraları elimizde olan bin franklık altmış banknot için. Renin numaralara bir göz attıktan sonra ilave etti. Evet anlaştık. Müfettiş çok heyecanlıydı. Müdür bey buluşunuza çok önem veriyor dedi. Bana yerini söyler misiniz? Renin bir an sustuktan sonra ''Müfettiş Bey'' diye cevap verdi. ''Özel araştırmalar sonunda katilin Gul Avanüsü'ne kadar gidip Ubiyo'nun motosikletini yerine bıraktıktan sonra acele buraya, TMS'e gelip bir eve girdiği inancına vardım.'' dedi. ''Bu eve mi?'' ''Evet.'' ''Peki ne yapmak için?'' ''Çaldığı paraları saklamak için.'' ''Beşinci katta.'' Gaston Dutrail birden aykırdı. ''Beşinci katta mı? Orada tek daire vardır ve ben onu tanıyorum.'' Tabii. Siz Madam Ubiu ve annesiyle sinemaya gittiğiniz için yokluğunuzdan yararlandılar. Olamaz. Yalnız bende anahtar vardır. Anahtarsız girmiş olabilirler. Hiçbir iz bulmadım ki. Mogisu araya girdi. Durun, olayı açıklayalım. Banknotları Monsieur Dutreil'in evinde sakladıklarını ileri sürüyorsunuz. Evet. Madem ki Jacques Ubiu hemen tutuklandı, paralar şimdi orada olmalı. Ben de aynı fikirdeyim. Gaston Dutreuil gülerek. İmkansız, saçma, onları fark etmez miydim? diye sordu. Aradınız mı? Hayır, fakat evim avuç içi kadardır. Bir şeyler karıştırırken mutlaka bulurdum. Ne kadar ufak olursa olsun, altmış tane kağıt parçası bir yere sıkıştırılır. Olabilir, dedi Dutreil. Olabilir, yalnız şunu tekrarlıyorum. Evime yabancı girmez, anahtar tektir. Ev işlerini de kendim yaparım. Onun için anlayamıyorum. Ortense de anlamamıştı. Gözleri prense dikili, yüzünde bir şeyler okuyabilmek için gayret sarf ediyordu. Sonunda dayanamayıp ''Müfettiş Bey'' dedi. ''Madem ki Prens Ren'in banknotların yukarıda beşinci katta olduğunu iddia ediyor, gidip arayalım olmaz mı? M. Dutrail bize yolu gösterir.'' ''Hemen'' dedi Gaston Dutrail. ''Yapılacak tek iş o.'' Dördü de basamakları tırmandılar. Beşinci kata vardıklarında Dutrail kapıyı açtı. Gayet düzenli iki odalı ufak bir daireye girdiler. Koltuklar ve sandalyeler zevkle yerleştirilmişti. Pipolar için ayrı, kibritler için ayrı raflar vardı. Üç çiviye, boy sırasıyla üç baston asılmıştı. Pencerenin önünde sehpanın üstünde ince kağıtla doldurulmuş bir şapka kutusu, Dutrail'in kafasındaki fötr şapkayı bekliyordu. Yanında duran açık kapağına, genç adam elinden çıkardığı eldivenleri yerleştirdi. Her şeyi yerine koymaya adet edindiği belliydi. Öyle ki Ren'in ortalığı karıştırınca, eşyaların yerlerini az çok değiştirince gittikçe asabileşti, pencereyi açtı, dışarıyı seyretmeye koyuldu. Böylece içeride olanları görmüyordum. Müfettiş şüpheyle Ren'ine sordu. Paranın burada olduğuna emin misiniz? Evet evet, paranın cinayetten sonra buraya getirildiğine eminim. Arayalım. Yarım saatte her yan arandı. Karıştırılmayan ne bir köşe, ne bir dolak kaldı. Biblolarda yerlerini değiştirdi. Sonunda Mogisu, bir şey bulamadık, devam edelim mi diye sordu. Hayır, diye cevap verdi Ren'in. Demek paralar yerinde değil. Kim taşımış, daha açık konuşun. Ren'in cevap vermedi. Fakat Gaston Dutreil, öfkeyle döndü ve müfettişe, ''Müfettiş bey'' dedi. ''Ben Mösyö'nün ne demek istediğini açıklayayım. Burada benim evimde hırsızın, namussuzun biri, katilin sakladığı paraları almış.'' ''Bu evde benden başkası bulunmadığına göre bu hırsız benim. Bunu demek istiyorsunuz değil mi Mösyö?'' Göğsüne vura vura odada dolaşmaya başladı. ''Ben paraları bulmuş ve çalmışım ha. Bunu demeye nasıl cesaret ediyorsunuz?'' Ren'in cevap vermiyordu. Dutrail'in öfkesi gittikçe artıyordu. Müfettiş Moggesut'u tutarak haykırdı. ''Müfettiş Bey, bu komediye artık son vermeli. Siz de istemeyerek oyuna karıştınız.'' Size gelmeden Prens Ren'in Madama ve bana hiçbir şeyden haberdar olmadığını, belki başarı umuduyla böyle bir oyun oynayacağını açıklamıştı. Doğru değil mi, Monsieur Ren'in? Prens hiç telaşlanmadı. Konuşsanız mı, Açıklayın. Saçmadıkların sonu gelsin artık. Parayı benim çaldığımı söylemek kolay. Onların burada olduklarını da bilmiyorsunuz. Kim getirdi buraya? Neden katil kocaman şehirde benim evimi seçsin? Saçma, aptalca. Mantıksız tahminler hepsi. Delil istiyorum, Monsieur. Bir tek delil yeter. Mogiso şaşırmıştı. Neye karar vereceğini bilemiyordu. Prens Reynin kendinden emin konuştu. Madem ki sözlerimi doğrulamamı istiyorsunuz. Madame Ubiyu'ya telefon edelim. O her şeyi aydınlatacak. Buyurun inelim. Bir saniyede işler yoluna girer. Dutrail omuz silkti. Nasıl isterseniz. Boşuna vakit kaybı. Asabi görünüyordu. Üstelik güneşe karşı pencerenin önünde durmaktan terlemişti. Odasına gitti ve suyla dolu bir sürahiyle geri döndü. Birkaç yudum içtikten sonra sürahi pencerenin önüne bıraktı ve Renine dönerek gidelim dedi. Prens gülümseyerek ''Neden bir an önce buradan gitmek istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Bir an önce sizi utandırmak için'' diye cevap verdi genç adam ve kapıyı hızla kapattı. Basamaktan indiler ve telefonun bulunduğu ön odaya girdiler. Kimse yoktu. Renin Madame Ubiyo'nun telefon numarasını Gaston Dutriel'den aldıktan sonra telefon açtı. Telefona hizmetçi kadın geldi. Madame Ubiyo'nun baygınlık geçirdiğini ve şimdi ilaçla teskin edilip uyuduğunu söyledi. Annesini çağırın, Prens Rey'nin arıyor, çok önemli. Mugisu başka bir telefondan konuşulanları dinliyordu. ''Siz misiniz Madam? ''Evet, Prens Rey'nin değil mi?'' ''Ah, iyi haberleriniz vardır umarım. İşler yolunda Madam. ümidinizi kesmeyin. Şimdi çok önemli bir şey soracağım.'' Cinayet günü Gaston Dutreuil size geldi mi? Evet, öğle yemeğinden sonra bizi almaya geldi beni ve kızımı. M. Guillaume'un parasından onun da haberi var mıydı? Evet, ben söyledim. Ve Jack'in rahatsız olup evde kalacağını da biliyordu değil mi? Evet. Emin misiniz madam? Eminim. Üçünüz beraber sinemaya mı gittiniz? Yan yana mı oturdunuz? Ah hayır, yanımızda yer yoktu, o daha uzakta oturdu. Onu oturduğunuz yerden görebiliyor muydunuz? Hayır. Arada sizi görmeye geldi mi? Hayır, yalnız çıkışta gördük. İyi biliyorum. Peki madam, bir saat sonra sonucu bildiririm. Sakın madam Ubiyu'u uyandırmayın. Ya uyanırsa? Ona ümit verin. Her şey iyiye doğru gidiyor. Umduğundan daha iyi. Telefonu kapattı ve gülerek tutrıyla döndü. Eh, olay aydınlanıyor gibi. Ne dersiniz? R'nin ne demek istiyordu? Hangi sonuca varmıştı? Bir an sessizlik oldu. Sonra tekrar konuşmaya başladı. ''Müfettiş Bey, meslektaşlarınız dışarıda bekliyorlar değil mi?'' ''Evet, iki kişi. Onları içeriye alsak. Patrona da herhangi bir bahaneyle bizi rahatsız etmemesini söyleyin lütfen.'' Mogisu geri dönünce Reynin sıkıca kapıyı kapadı. Dutrail'in önüne dikilip soruşturmaya başladı. ''Cinayetin işlendiği pazar günü saat üçle beş arası, beraber sinemaya gittiğiniz iki hanım sizi görmediklerini söylüyor. Garip değil mi?'' ''Garip olan ne?'' diye cevap verdi Dutreil. Bu bir şeyi ispatlamaz ki. Bu iki saat serbest olduğunuzu ispatlar. Evet, sinemada geçirdiğim saatler. Belki de başka yerde. Dutreil dikkatle reynini süzdü. Başka yerde mi? Evet, serbest olduğunuza göre çıkıp biraz hava alma imkanınız vardı. Sugne'ye doğru mesela. Ah, dedi genç adam şakacı bir tavırla. Sugne çok uzak. Motosikletle gidilince pek de uzak değil. Tekrar sessizlik oldu. Dutré'in kaşlarını çatmış anlamaya çalışıyordu. Sonunda öfkeyle bağırdı. Alçak! Ne işler karıştırdığını şimdi anladım. Renin sakindi. Elini genç adamın omzuna koydu. Boş konuşmaların sonu gelsin artık. Olaya geçelim. O gün önemli olan iki şeyi yalnız siz biliyordunuz. Birincisi, Guillaume'un evinde altmış bin frankın bulunduğu. ikincisi Jacques-Ubouille'nin sokağa çıkamayışı. Hemen beyniniz hızlı işlemeye başladı. Motosikleti alabilirdiniz. Sinemadan yavaşça sıvıştınız. Sugne'ye gittiniz ve Monsieur Guillaume'u öldürdünüz. Altmış bin frangı da alıp eve getirdiniz. Saat beşte de hanımlarla buluştunuz, öyle değil mi? Dutrail sükûnetle dinlemişti. Sonra müfettişe dönüp, ''Delinin biri ne yaparsın?'' dedi ve gülerek ilave etti. ''İyi uyduruyor. Demek komşuların gördüğü motosikletli genç benmişim.'' ''Evet.'' dedi Renin. ''Hem...'' Jacques Ubiyon'un elbiselerini de üstünüzde taşıyordunuz. Ya şarap şişesindeki parmak izlerine ne demeli? Şişeyi öğleyin içmek için evinde Jack açmıştı. Siz polisleri şaşırtmak için beraber götürdünüz. Gittikçe komikleşiyor, dedi Dutrail. Hakikaten eğleniyor gibi görünüyordu. Demek bütün bu işleri sevgili arkadaşım Jacques'ı tutuklama için ben yaptım, öyle mi? Sizi tutuklamamaları için tek çare buydu. Evet, fakat Jack benim çocukluk arkadaşım. ''Karısına aşıksınız.'' Bu kez dayanamayıp genç adam öfkeyle yerinden fırladı. ''Sabrımı tükettiniz, yeter artık, hepsi iftira.'' ''Kanıtlayabilirim.'' ''Yalan.'' ''Yalan, Madame ubiye hürmetim vardır.'' ''Görünüşte belki, fakat onu seviyorsunuz, onu arzu ediyorsunuz.'' ''Hayır demeyin sakın, tekrar söylüyorum kanıtlarım var.'' ''Yalan, beni tanımanız daha birkaç saat oldu.'' ''Öyle mi sanıyorsunuz? Sizi günlerdir izliyor ve suçunuzu ortaya çıkarmak için fırsat kolluyordum.'' Renin bu kez genç adamı omuzlarından yakalayıp iyice silkti. ''Hadi, Dutreil, suçunuzu kabul edin. Bütün deliller elimde. Emniyet müdürünün odasında buluşacağımız tanıklarım var. Söyleyin, vicdan azabı çekmiyor musunuz? Lokantada gazeteyi okurken hissettiklerinizi hatırlayın.'' ''Jacques Aubieux idama mahkum edilmiş. Bunu ummuyordunuz işte. Müebbet hapse mahkum olur diye düşünmüştünüz.'' Fakat Giyotin, suçsuz olan çocukluk arkadaşınız Jack'ın yarın kafası uçacak. Kendinizi korumak için bunu yaptınız. Konuşun, susmayın artık. Dutreil gayet sakin ve soğukkanlı cevap verdi. Siz delirmişsiniz Mösyö. Söylediklerinizin bir tanesi mantığa uyuyor mu acaba? İftiralarınızın hepsi yalan. Ya paralar? Evimde buldunuz mu onları? Sabrı tükenen Rey'nin yumruğunu göstererek adi alçak. Dur hele, hakkından gelmezsem... ''Bana Renin demesinler.'' Müfettişin kolundan tutup biraz uzaklaştırdıktan sonra ''Ne dersiniz? Hilekar, namussuz, son derecede inatçı herifin biri.'' dedi. Mogisu başını salladı. ''Belki, fakat doğrusunu söylemek gerekirse pek kuvvetli delillerimiz de yok.'' ''Bekleyin Monsieur Mogisu.'' dedi Renin. ''Az daha bekleyin.'' Monsieur Dudy ile görüştükten sonra her şey aydınlanacak. Onu emniyet müdürlüğünde bulabileceğimizi sanıyorum.'' ''Evet, saat üçte orada olacak. Başaracağımıza emin olabilirsiniz müfettiş bey. Evet, emin olabilirsiniz.'' Renin gülümsüyordu. Yanında duran Hortense şüpheyle, diğerlerinin duymaması için alçak sesle sordu. ''Sahiden işler yolunda mı?'' Prens başını sağladı. ''Pek emin değilim. İlk adımdan bu yana pek ilerlemiş sayılmayız. Peki ya bahsettiğiniz deliller?'' ''Delil falan yok. Adam da malın gözü anlaşılan. Ama suçlu olduğuna eminsiniz değil mi?'' Ondan başkası yapmış olamaz. Bunu onu ilk gördüğüm an hissettim. Daha sonra davranışlarını izledim. Çevresindeki çember daraldıkça nasıl heyecanlandı. Gene de soğukkanlılığını kaybetmedi. Ama ben suçlunun o olduğunu iyice anladım. Madame Obie'ye aşık olduğu doğru mu? Mantıkça evet. Fakat gene de tahminden ibaret. Tabii bunlar suçluyu ortaya çıkarmak için yeterli değil. Ah, şu paraları bir bulabilsem... ''Aksi takdirde Monsieur Duduye'yi benimle alay edecek.'' ''Şimdi ne olacak?'' dedi Hortense korkuyla. Prens cevap vermedi. İşler tıkırındaymış gibi Prens Renin mutlu görünerek, ellerini ovuşturarak odada bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladı. Sonra aniden müfettişe dönerek, ''Artık müdüriyete gitsek nasıl olur mu, Monsieur? dedi. ''Şu işi bir an önce bitirelim. Bizimle gelir misiniz Monsieur Duduye?'' Genç adam küstahça cevap verdi. ''Tabii geleceğim. Kendimi temize çıkarmam gerek.'' Fakat tam odadan çıkacakları an dışarıda bir gürültü duyuldu. Patron koşarak geldi. ''Monsieur Dutrail orada mı?'' diye sordu. Sonra Gaston Dutrail'i görerek telaşla konuştu. ''Acele koşun. Dairenizde alevler görünmüş. Yoldan geçen biri bize haber verdi.'' Genç adamın gözleri parladı. Tebessüm edecek oldu sonra aniden caydı. Onu dikkatle süzen Rey'nin hemen vaziyeti kavradı. ''Ah haydut!'' diye haykırdı. İşte şimdi kendini ele verdin. Bu da son teşebbüsün değil mi? Evini yakarak paraları yok etmek. Ve yolunu kapadı. Bırakın geçeyim diye kükredi Dutreil. Evim yanıyor. Her şeyim içeride. İşte yalnız bende anahtar var. Bırakın geçeyim. Renin elinden anahtarı kaptı ve yakasına yapıştı. Yerinden kıpırdama. Galibiyet bende. Monsieur Mogueso, lütfen meslektaşlarınızdan biri bu adama göz kulak olsun. Sakın bir yere kıpırdamasın. Sonra aceleyle merdivenleri tırmandı. Ortense ve baş müfettiş peşinden geldiler. Müfettiş homurdanmaya başladı. Sizde fazla ileri gidiyorsunuz. Adam yanınızdan hiç ayrılmadı. Nasıl evini ateşe verebilir? Ne eh, önceden hazırlamış olamaz mı? Nasıl olur canım? Bilir miyim ben? Durup dururken sebepsiz yere yangın çıkar mı? Hem de tam delilleri ortadan kaldırmak ihtiyacını hissettiği anda. Beşinci katta kalabalık toplanmıştı. Birahanenin garsonları kapıyı kırmaya çalışıyorlardı. Yanık kokusu ortalığı kaplamıştı. Ren'in kalabalığı yar yararak kapıya yaklaştı. ''Yer açın arkadaşlar, yol açın, anahtar bende.'' deyip anahtarı deliğe soktu ve kapıyı açtı. İçeriye girince dumandan boğulacak gibi oldu. Az sonra ateşin kendiliğinden sönmüş olduğunu ve yalnız dumanın ortalığı kapladığını fark etti. Mösyö Mogi suya dönerek ''Kimse içeriye girmesin, bize zararlı olabilir. Kapıyı içeriden kilitleyin lütfen.'' dedi. Ön odaya geçti. Yangının burada başladığı belliydi. Eşyalar, duvarlar, tavan, isten kararmıştı. Esasında yangın pencerenin önünde bir tumar, tomar kağıdın yanmasından ibaretti. Rehnin eliyle alnına vurdu. ''Ne aptalım ben nasıl anlayamadım?'' ''Neyi?'' dedi müfettiş. ''Sehpanın üstündeki şapka kutusu. Paralar oradaydı. Araştırma esnasında da orada duruyorlardı. İmkansız. İnsan böyle basit şeylerden şüphelenmez. Altmış bin frank bir şapka kutusunda düşünebiliyor musunuz?'' bizi iyi kandırdı. fetiş inanmamış görünüyordu. Tekrarladı. Hayır hayır imkansız. Bizimle beraber de evini ateşe vermiş olamaz. Her şeyi önceden tertiplemişti. Yakayı ele vereceği an her şey hazır olsun diye. Şapka kutusu. İçindeki kağıtlar, paralar hepsi kolay tutuşan bir maddeye batırılmıştı. Evi terk edeceğimiz an biz farkına varmadan belki bir kibrit atmıştır kutunun içine. Üç kişinin gözü önünde bunu yapmış olamaz. Sonra para için adam öldüren biri. Neden onları yok etmeye kalkışsın? Altmış bin frank az para değil ki. Sakladığı yeri bulamadığımıza göre demek paralar emniyetteydi. Neden onları yok etsin? Korku müfettiş bey. Korku ne demek bilir misiniz? Bir anda giyotin, bir anda para. Hangisini tercih etsin? Banknotların cinayetin tek delili olduğunu biliyordu. Onları nasıl bıraksın? Mogisu hayretle sordu. Nasıl? Tek delil mi dediniz? Tabii. Ya tanıklarınız ya diğer deliller hepsi yalan mı? Yalan. Ne? Eh, pes, dedim fetiş? Cesaretinize hayranım. Başka türlü sizi ikna edebilir miydim? Hayır. Öyleyse bunları yapmakta haklıymışım. Rin'in külleri yoklamak için yere eğildi. Fakat şekil değiştirmiş kül olmuş kağıt parçaları arasında paraya benzer bir şey yoktu. Garip doğrusu, dedi. Nasıl da bu işi becerdi? Nasıl ateşi yakmayı başardı? Ayağa kalktı, düşünmeye başladı. Hortense şu anda onun bütün zekasını, gayretini harcadığını biliyordu. Bu işten ya galip ya yenik çıkacaktı. Genç kadın ümitsizce sordu. Oyunu kaybettik değil mi? Hayır, hayır, dedi Ren'in, düşünceli. Yenilgiyi kabul etmiyorum. Çünkü şu anda kafam çok hızlı işliyor. Ah Tanrım, keşke doğru olsa. Acele etmeyelim. Bir şeyler daha denemek zorundayız. Belki bu kez başarırız. Sonra tek başına konuşuyor gibi. Dutreil yaman adam nasıl paraları yaktı dedi. Ne soğukkanlılıkla beni iyi Mendebur. İşinin adamı doğrusu. Bir süpürge bulup küllerin bir kısmını öteki odaya doğru süpürdü. Bu odadan aynı büyüklük aynı tarzda bir başka şapka kutusu getirdi ve sehpanın üstüne yerleştirdi. İçini de ince kağıtlarla doldurdu. Bir kibritle kutuyu tutuşturdu. Alevler çıkmaya başladı. Bütün kağıtlar ve kutunun yarısı yanınca ateşi söndürdü. Sonra cebinden bir tomar kağıt para çıkardı. Altı tanesi tamamıyla yakıp külleri kutuya döktü. Bir kısmını da yanmış kağıtları ve küllerini arasına yerleştirdi. Sonra, Monsieur Mogisso'ya dönerek, Monsieur dedi, ''Bir kez daha yardımınıza ihtiyacım var. ile bulup ona yalnız şunları söyleyin. Maskeniz düştü.'' Müfettiş bir aralık tereddütten sonra, prensin ikna edici bakışları karşısında teklifi kabul etti ve odadan çıktı. Yalnız kalınca Reynin Ortense'ye dönüp sordu. Savaş planımı anladınız mı? Evet, dedi Ortense. Fakat tehlikeli bir oyun. Bakalım Dutrail tuzağa düşecek mi? Her şey moraline bağlı. Asabı iyice zayıflamış olmalı. Bazen ani bir atak maskeyi düşürebilir. Ya kutunun değiştirildiğini fark ederse? Aha tabii olabilir. Adam sandığımdan daha zeki. Belki bu işten de sıyrılabilir. Fakat biraz önce de dediğim gibi morali iyice düşük olmalı. Bu kez kapana sıkıştırabileceğimiz gibime geliyor? Konuşma burada durdu. Reynin mıhlanmış gibiydi. Ortense'nin endişesi yüzünden okunuyordu. Suçsuz bir adamın hayatı bahis konusuydu. Biraz şanssızlık, yanlış bir adım, 12 saat sonra Jacques-Ubiu öteki dünyayı boylamış olacaktı. Dışarıda ayak sesleri duyulmaya başladı. Sesler gittikçe yaklaşıyordu. Ortense reynine baktı. Genç adam kapıya doğru yürüyüp dinlemeye koyuldu. Onun da endişeli oluşu her halinden belliydi. Sonra birden yayından fırlamış bir ok gibi kapıyı açtı. Müfettişler, iki garson ve Dutrail içeri girdiler. Prens, Dutreil'in kolundan yakalayıp neşeyle ''Aferin, aferin arkadaş, sehpa ve sürahi meselesi, şahane. Ama yürümedi işte, ne yapalım?'' dedi. ''Ne, ne oldu?'' dedi genç adam titrek sesle. ''Evet, iş tahmin ettiğin gibi çıkmadı. Ateş tam zamanında söndürüldü.'' ''Paraların bir kısmı kutunun içinde olduğu gibi duruyor. Numaraları, her şey tamam. Sen de kontrol edebilirsin. Yenik düştün oğlum, yenik.'' Tutrail. taştan bir heykele benziyordu. Gözleri yuvalarından fırlamıştı. Reyni'nin dediği gibi paralara, kutuya, hiçbir şeye bakacak durumda değildi. Bir sandalyeye çöküp hüngür, hüngür ağlamaya başladı. Saatlerden beri gerilen asabı böylece kurulu bir oyuncak gibi boşalıyordu. Aniden yapılan atak iyi sonuç vermişti. Dutrail'in artık ne düşünecek ne de direnecek hali kalmıştı. Oyunu yenik olarak bırakıyordu. Ray'nin galibiyetini kutlar gibi ona nefes aldırmamak amacındaydı. Konuşmaya devam etti. Beni bir hayli terlettin doğrusu. Planını iyi hazırlamıştın ama şansım yaver gitmedi ne yapalım. Denemeye derdi tabii. Delilleri yani paraları yok etmen gerekiyordu. Güneşte ne kadar yakıcıydı. Okulda öğrendiğin fizik kanunları aklında iyi kalmış. Kristal sürahiyi pencerenin önüne yerleştirdin. Güneş ışınlarıyla şapka kutusunun arasında kalan sürahi acaba mercek görevini başarabilecek miydi? Güzel bir buluş. Bütün önemli buluşlarda olduğu gibi tesadüfün de büyük rolü vardır. Morto'nun elmasını hatırlarsınız herhalde. İşte senin buluşunda tesadüfe bağlıydı biraz. Güneş ışıkları suyla dolu sürahiden geçip Kutuyu tutuşturacak, artık kutuya biraz kükürt mü koymuştun veya kağıtları kolay tutuşan bir maddeyi mi batırmıştın onu bilemem. Bildiğim tek şey, sürahiyi tam hedefe yerleştirmiş olman. Tebrikler, işte sana kalem ve kağıt. Şimdi suçunu kabul edip, M. Guillaume'un katili benim diye yazacaksın. Reynin genç adamın üstüne eğilmiş, onu yazmaya zorluyordu. Bitik düşen Dutrail, uysal bir öğrenci gibi karşı koymadan söyleneni yazdı. Prens, baş müfettişe dönerek, ''Bu kağıdı Monsieur Dudye'ye götürür müsünüz?'' diye sordu. Sonra garsonları göstererek, ''Bunlar da tanık olurlar.'' dedi. Dutrail yerinden kıpırdayamıyordu. Onu dürterek, ''Hadi arkadaş kendine gel. Her şeyi bu kadar iyi planladığın halde son anda aptalca tuzağa düştün. Evet, tuzak diyorum.'' Çünkü biz odaya girdiğimizde paralar, kutu hepsi kül olmuştu. Bu gördüğün kutu aynı değil yavrum. Paralar da benim. Altı tanesini de senin uğruna kül ettim. Senin uğrunu anladın mı? Şimdi kafan koparsa bunu hak etmiş bulunuyorsun. Artık eminim. Hoşça kal dostum. Yolda Renin Ortense'ye bir taksiye atlayıp doğru Medlin Ubiü'ye gitmesini ve haber ulaştırmasını söyledi. ''Niye siz?'' diye sordu Hortense. ''Çok işim var. Önemli randevularım. Nasıl olur? Bu güzel haberi verme mutluluğundan kendinizi mahrum ediyorsunuz. Benim için mücadelenin başlangıcı sonundan çok daha ilginç.'' Hortense, prensin ellerini kendi elleri arasına aldı. Sevgi ve hayranlık dolu bakışlarla bu centilmen, iyiliksever, çıkarını düşünmeyen genç adamı birkaç saniye seyretti. ''Bir şeyler söylemesini istedi.'' Fakat heyecandan boğazı kurumuş, gözleri yaşarmıştı. Prens hürmetle eğildi. Teşekkür ederim, işte mükafatım, dedi. Teresle Jerman. Mevsim sonu havalar çok iyi gidiyordu. Ekim'in ikisi olduğu halde birçok aileler villalarını terk etmemişlerdi. Deniz kenarı sakindi. Havada tatlı bir koku, gökyüzünde soluk renkler, Ufuktaki bulutlarla çevredeki kayalar arasında kalan bu bölgeye bazı günler bilhassa bugün ayrı bir güzellik veriyordu. Nefis, cidden nefis diye mırıldandı Ortense. Sonra ilave etti. Peki ama biz buraya doğanın güzelliklerini seyretmeye veya şu solumuzda yükselen kayanın cidden arsenlüpene Lüpen'e barınak olup olmadığını anlamaya gelmedik mi? Hayır, diye cevap verdi Rey'nin. Artık merakınızı giderme anı geldi. Buna hak kazandınız. Fakat iki günden beri buralarda yaptığım gözlem ve araştırmalar henüz tam bir sonuca varmadı. Gene de sizi dinliyorum. Söyleyeceklerim uzun sürmez. Yalnız şunu ilave etmek istiyorum. Çevremdeki insanlara yardım edebilmem için soldan sağdan bilgi edinmem gerek. Bazen arkadaşlarım da faaliyetime yardımcı oluyorlar. İşte geçen hafta mektuplaştığım arkadaşlarımdan biri bana telefonda tesadüfen dinlediği bir konuşmayı iletti. Bir hanım Paris'teki dairesinden çevredeki büyük şehirlerden birine telefon açmış ve otelde kalan bir yolcuyla konuşmuş. Şehrin adını, beyin adını, hanımın adını hiçbirini bilmiyorum. İspanyolca konuşmuşlar fakat argo olarak ve hecelerin yarısını yutarak. Arkadaşım konuşulanları tamamıyla anlayamadığı halde bazı önemli cümleleri not etmeyi ihmal etmemiş. Söylenenleri şöyle özetleyebiliriz. Birincisi. Bu hanımla bey, kardeşmişler ve ne pahasına olursa olsun bir an önce serbest kalmayı tasarlayan üçüncü bir şahsı bekliyorlermiş. İkincisi, önceden 2 Ekim için kararlaştırdıkları bir randevuyu kesinleştirmek amacıyla gazeteye parola şeklinde ilan verilecekmiş. Üçüncüsü, 2 Ekim'de yapılacak görüşme öğleden sonra kayalıklarda bir gezintiyle son bulacak ve bu gezintiye üçüncü şahıs ortadan kaldırmayı tasarladıkları adamı da beraberinde getirecekmiş. İşte işin esası. Paris'ten gelen günlük gazeteleri nasıl dikkatle tetkik ettiğimi söylemem yersiz. İki gün önce bu gazetelerden birinde şu satırı okudum. Kayalıklardan bahsedildiğine göre cinayetin deniz kenarında işleneceği sonucuna vardım. Tromethlt adı sık rastlanan adlardan biri değildir. Etratet'te böyle bir yerin bulunduğunu bildiğim için bu kötü niyetli kişilerin planını bozabilmek amacıyla ta buralara geldim. Ne planı? diye sordu Ortense. Cinayet mi? Bu sizin tahmininiz. Yanlış da olabilir. Hayır. Konuşma esnasında bir evlenmeden bahsedilmiş. Kardeşlerden birinin üçüncü şahısla evlenme projesi var. Bu da bir cinayetin işleneceğiniz ispatlıyor. Bu gece üçüncü şahsın kadın mı erkek mi olduğunu bilmiyorum. Karısı veya kocası kayalıklardan aşağıya itilecek. Mantık bunu gösteriyor. Gazinonun taraçasında plaja inen merdivene karşı oturmuşlardı. Buradan kabinlerden birkaçını görebiliyorlardı. Kabinlerin önünde dört erkek bir iç oynuyorlardı. Kadınlar da bir yandan iş işleyip bir yandan sohbet ediyorlardı. Biraz daha ileride, daha önde kapısı kapalı bir kabin göze çarpıyordu. Altı çocuk çıplak ayaklarıyla suda oynuyorlardı. ''Oh'' dedi Hortense. ''Manzara cidden güzel ama kafam dediklerinize takıldı. Doğruysa eğer korkunç bir şey bu.'' ''Korkunç dostum, korkunç doğru söylediniz.'' İnanın dünden beri benim de başka bir şey düşündüğüm yok. Ama boşuna. Boşuna mı? Peki ne olacak? Sonra kendi kendine konuşuyor gibi devam etti. Şu gördüğümüz insanlardan acaba hangisi tehdit altında? Ölüm kurbanını seçmiş görünüyor ama hangisini? Şu gülen sarışın mı? Sigara içen uzun boylu bey mi? Aralarından hangisinin aklı cinayetle meşgul? Hepsi sakin görünüyor ve eğleniyorlar. Halbuki Azrail çevrelerinde dolaşıyor. Bakıyorum, dedi reynin, siz de bu işlerden zevk duymaya başladınız. Size söylememiş miydim, serüvenin tadı başkadır diye. Daha kokusunu alır almaz heyecanınız son haddine vardı. Nasıl çevrenizi gözlüyor, şu yeni gelen çifti nasıl dikkatle süzüyorsunuz? Kim bilir, belki bu bey karısını öldürmek istiyor veya hanım kocasından bir an önce kurtulmak çabasında. Damreval çiftimi, tanrı korusun, onlar tanıdığım en uygun çift... Dün otelde uzun zaman Madame Dambrevelle konuştum. Hatırladığıma göre siz de. Evet, ben de atlet yapılı Jacques Dambrevelle golf oynadım. Daha sonra da iki sevimli yavrusuyla evcilik oynadık. Dambreveller yaklaştılar. Havadan sudan konuştuktan sonra Madame D'Ambrevelle, kızlarının dadılarıyla birlikte bugün Paris'e gittiklerini söyledi. Kocası, sarı sakallı uzun boylu genç adam, ceketi kolunun altında, gömleğinin yakası açık, Sıcaktan şikayet ediyordu. ''Teres, kabinin anahtarı sende mi?'' diye sordu karısına. Reynin ve Ortense'den ayrıldılar. On adım kadar ilerledikten sonra kadın anahtarı kocasına uzattı ve gazeteleri okuyup okumayacağını sordu. ''Okuyacağım'' dedi kocası. ''Fakat istiyorsan seninle bir gezinti yapalım.'' ''Daha sonra'' diye cevap verdi Teres. ''Belki öğleden sonra. Şimdilik on tane mektubum var yazacak. İyi, kayalıklara tırmanırız.'' Hortense ile Reynin şüpheyle bakıştılar. Onların kayalıklara çıkmak istemeleri tesadüf eseri miydi? Yoksa aradıkları kişileri bulmuşlar mıydı? Hortense gülmeye çalıştı. ''Kalbim çok hızlı çarpıyor.'' diye mırıldandı. ''Fakat inanılır şey değil. Daha dün bana kocamla bugüne dek hiç tartışmadık.'' demişti. ''Yok canım, bunlar aradığımız insanlar olamaz.'' ''Az sonra her şey belli olur.'' Tro, Metil'de birinden biri kardeşleri karşılamaya gelirse doğruyu anlarız. Madame d'Amrevel deniz kenarına inmişti. Karısı taraçanın kenarına dayanmış onu seyrediyordu. İnce yapılıydı, güzel bir profili vardı, gülmediği anlarda yüzü hüzünlü bir ifade taşıyordu. Kocasının yere eğildiğini görünce, Jacques, bir şey mi kaybettin? diye sordu. Evet, anahtarı kaybettim, dedi kocası. Elimden kaydı. Ceres hemen kocasının yardımına koştu. Beraberce aramaya koyuldular. Birkaç dakika Ortense ve görüş sahasından ayrıldılar. Az uzakta bir oynayanlar arasında bir tartışma başladı. Bu arada Madame D'Ambreville merdivenleri birkaç basamak çıktı ve denizi seyretmeye koyuldu. Kocası omzunda ceketi, uzaktaki kapısı kapalı kabine doğru yürüdü. Yolda bir oyuncuları onu tanık olarak tutmak istediler. Fakat o bir el işaretiyle reddetti ve uzaklaştı. Kabine varınca kapıyı açtı, içeri girdi. Teresamp Revelle taraçaya geldi. On dakika kadar bir bankoya oturdu. Sonra gazinoyu terk etti. Hortense biraz eğilince, onun Hanville Oteli'ne ait çevredeki ufak köy evlerinden birine girdiğini ve balkona çıkıp tekrar etrafı seyrettiğini gördü. Saat on bir dedi Reynin. Şimdi şu gördüğümüz insanlardan biri randevuya gitmeli. Yirmi dakika... Hatta 25 dakika geçti fakat kimse yerinden kıpırdamadı. Belki Madame Dandem Revel randevuya gitmiştir, dedi Hortense. Balkonda görmüyorum onu. Eğer Tromeul'de gittiyse orada onu ararız. Tam kalkacakları an briçiciler arasında yeni bir kavga başladı. Aralarından biri Dandem'le soralım dedi. Peki dedi bir başkası. Kabul. Yalnız bakalım ister mi? Az önce pek keyifsiz görünüyordu. Hep birazdan damrevel diye bağırmaya başladı. ''Uyudu mu ne yaptı?'' dedi aralarından biri. ''Gidip uyandıralım.'' Ve dördü bir kabine doğru yürüdüler. Önce bağırdılar sonra kapıya vurdular. Gene cevap yoktu. Taraça'da da Renin yerinden fırlamıştı. Yüzü endişeliydi. Alçak sesle ''Geç kalmamış olsak.'' dedi. Sonra aniden karar verip merdivenleri ikişer üçer indi ve kabine doğru koşmaya başladı. Tam oyuncuların kapıyı kıracakları an yetişti. ''Durun, durun, düzensiz iş görmeyin.'' diye ihtihar etti. Kabinin penceresi yoktu fakat çatının kenarında bir aralık gözüne ilişti. Kabin yüksek olmadığından kenarına tutunup kendini yukarıya çekti ve aralıktan içeriye bir göz attı. Etraftan soruşturmaya başladılar. ''Ne var, bir şey gördünüz mü?'' Geriye dönüp beylere hitaben ''Mösyö d'Amprevel cevap vermeyişinin önemli bir sebebi olduğunu anlamıştım.'' dedi. ''Önemli bir sebep mi?'' ''Evet, Dambreville yerde yatıyor. Yaralı mı, ölü mü bilmiyorum.'' ''Ölü mü?'' diye bağırdılar çevredekiler. ''Az önce beraberdik.'' Ren'in cebinden çakısını çıkardı, kilidi bir kurcaladı. Kapının iki kanadı birden açıldı. Hepsi dehşetten dona kaldı. Monsieur Dambreville yüzüstü, elleri ceketinin ve gazetenin üstünde yerde yatıyordu. Sırtından kan boşalıyor ve gömleğini kırmızıya boyuyordu. ''Ah, kendini öldürmüş.'' dedi biri. Nasıl kendini öldürür diye cevap verdi Reynin. Yara sırtında, elinin yetişemeyeceği bir yerde. Zaten kalbinde silah falan da yok. Oyuncular şaşkın birbirlerine bakarak, "Cinayet öyleyse ama biz görmeden birinin buraya girmiş olması imkansız." dediler. Beyler, hanımlar, hatta çocuklar hepsi koşup gelmişlerdi. Reynin kabine yaklaşmalarını yasakladı. Yalnız aralarında bulunan bir doktor içeri girdi. Ve Monsieur d'Amrevel'in sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü kesin olarak söyledi. Bu esnada belediye başkanı, jandarma ve köy halkı toplandı. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra cesedi taşıdılar. Birkaç kişi tekrar balkonda görünen Terres d'Amrevel'e haber vermeye koştu. Bu cinayeti kimse akıl erdirememişti. Kilidi kurcalanmamış dört yanı kapalı bir kabinde, yirmi kişinin gözü önünde... Birkaç saniye zarfında nasıl adam öldürülürdü? Cinayet aracı da bulunamamıştı. Esrarengiz koşullar altında işlenmiş bu korkunç cinayet, sihirbazının sahnede yaptığı akıl almaz gösteriye benziyordu. Ortense'nin korku ve heyecandan eli ayağı tutmuyordu. Bundan önceki olaylarda cinayetten sonra haber almış işe karışmışlardı. Halbuki dram bugün gözlerinin önünde oynanıyordu. ''Korkunç'' diye mırıldandı. ''Çaresiz adam. Ah kurtaramadınız onu.'' Komployu bildiğiniz halde nasıl bir şey yapamadık buna üzülüyorum. Renin, genç kadına biraz kolonya verdi ve soğukkanlılığını bulmasını bekledikten sonra konuştu. Bu cinayetle bizim bildiğimiz komplo arasında bir bağlantı mı kurdunuz? Bu soru Ortense'yi şaşırtmıştı. Öyle değil mi? dedi. Komploda bir kadının kocasını yahut bir beyin karısını öldürmesi bahis konusuydu. Şu halde Madame d'Ambreuil... ''Aa yok, imkansız. Bunu demek istemedim.'' ''Madame D'Ambreval evini hiç terk etmedi ki. Sonra bu güzel, zarif kadın katil olamaz. İşin içinde bir bit vardır. Nasıl bir şey mesela?'' ''Belki konuşma yanlış anlaşıldı. Çünkü cinayet bambaşka koşullar altında vuku buldu. Başka saatte, başka yerde. Öyleyse iki olay arasında ilişki yoktur. Aklım karıştı, ben de bilmiyorum.'' ''Renin gülerek genç kadına takıldı.'' Öğrencim bugün formunda değil anlaşılan. Bu söz ortenselin onuruna dokundu. Ne demek istiyorsunuz? diye sordu. Demek istediğim şu. Gözünüzün önünde basit bir olay oldu. Tıpkı sinemada oturmuş film seyreder gibi olanları izlediniz. Gene de olay sizin için karanlık kaldı. Ortense şaşırmıştı. Siz bir şeyler anladınız mı yoksa? Prens saatinle baktı. Hepsini anlamadım tabii. Cinayeti gördüm. O başka da esas olan işin psikolojik yönü. Yalnız öğle vakti geldi. Kardeşler randevuya kimsenin gelmediğini görünce plaja inecekler. O zaman belki onların suç ortağını bulur, iki olay arasındaki ilişkiyi kurarım. Küçük köy evlerinin önündeki meydanlara doğru ilerlediler. Balıkçılar buraya bocurgatla kayıklarını çekerlerdi. Evlerden birinin önüne meraklılar toplanmıştı. İki jandarma eri kapıda nöbet bekliyor... Halkın içeriye girmesini önlüyordu. Az sonra belediye başkanı da geldi. Alga'da bulunan savcılık makamıyla telefonda görüştüğünü, sorgu yargıcıyla bir savcının el yoluna doğru çıktıklarını bildirdi. Öyleyse yemeğimizi yiyelim, daha 2-3 saat vaktimiz var. Acele adımlarla otelin yemek salonuna geldiler. Oradan yorulmuştu fakat bilgi edilmek arzusuyla durmadan reynini soruşturuyordu. O, gözleri meydanlığa dikili, kaçamaklı cevaplar veriyordu. ''Kimleri gözetliyorsunuz?'' ''Kardeşlerin gelmesini bekliyorum. Geleceklerine emin misiniz?'' ''Hah, işte, geliyorlar.'' Aceleyle sokağa fırladı. Ana caddenin başında bir bey ile bir kadın çevrelerine bakınarak ilerliyorlardı. Buraların acemisi oldukları belliydi. Erkek ufak tefek cılız bir adamdı. Başında kasketi vardı. Kadın da kısa boyluydu fakat şişmandı. Orta yaşlı görünüyordu. İnce bir tülle örttüğü yüzü hala güzeldi. Korkak adımlarla kalabalığa doğru yürüdüler. Kadın bilgi edinmek amacıyla tayfalardan birine yaklaştı ve olayı duyar duymaz bir çığlık atarak kalabalığı yarmaya çalıştı. Erkek de söylenenleri duymuştu. Jandarmalara kartını uzatarak ''Adım Frederick Estan'' dedi. ''Kardeşim Germain Estan. Damrevellerin dostuyuz. Bizi bekliyorlardı. Bırakın geçelim.'' İçeriye girdiler. Arkalarında duran Hortense, Ye, Reynin'de bir şey demeden onların peşi sıra içeriye daldılar. İkinci katta dört küçücük oda ve bir salon vardı. Kadın odalardan birinde bir kar da yatırdıkları ölünün önünde diz çöktü. Teres, Dambreville salonda birkaç tanıdığın yanında hıçkırarak ağlıyordu. Erkek kardeş onun ellerini avuçlarının arasına alarak titrek bir sesle ''Zavallı dostum'' diye birkaç kez tekrarladı. Renin ve Hortense onları bir an süzdükten sonra Hortense prens'e dönerek alçak sesle ''Bu cılız herif için mi kocasını öldürdü?'' dedi. ''Hayır bu imkansız. Frederic Estenle kız kardeşinin suç ortakları olan bir üçüncü şahısla buluşacaklarını biliyoruz. Öyle ki imkansız.'' diye tekrarladı Hortense. Genç kadına karşı büyük bir sempatisi vardı. Onun katil olabileceğini ummuyordu. Nitekim Frederic Esten uzaklaşınca... Yerinden kalkıp Dampreval'ı teselli etme arzusuyla yanına oturdu. Zavallı kadının döktüğü gözyaşları ona çok etkilemişti. Renin daha çok kardeşlerle ilgileniyordu. Bilhassa Frederic Esten'den gözünü ayırmıyordu. Bu sonuncusu bir şeyden habersiz odaları tetkik etmeye başladı. Önce salonu gezdi. Birkaç kişiyle konuşup cinayetle ilgili bilgi topladı. İki kez kız kardeşi yanına gelip bir şeyler söyledi. Sonra... Anlaşmış kişilerin mutluluğu yüzünde başka bir odaya gitti. Germain Estan'ın Madame d'Ambreval'in yanına yaklaşmaması, elini sıkmaması René'nin gözünden kaçmadı. Frederic Estan az sonra evi terk etti. Bu esnada kapıda bir araba durdu. Sorgu yargıcı ve savcı arabadan indiler. Onları bu kadar erken beklemeyen Renin, acele Hortense'ye dönüp Madame d'Ambreval'in yanından ayrılmamasını tembih etti. Sorgu yargıcının bilgi toplayabilmesi için görgü tanıklarının plajda toplanmaları istendi. Daha sonra Madame d'Ambreval sorguya çekilecekti. Evde bulunanların hepsi çıktı. İki nöbetçi ve Germain Estan evde kaldı. Bu sonuncusu bir kez daha ölünün yanına giderek başını ellerinin arasına alıp uzun uzun dua etti. Sonra da evi terk etmek amacıyla kapıya doğru yürüdü. Reynin ona yaklaşarak Size söyleyecek bir çift sözüm var madame, dedi. Kadın şaşırmıştı fakat cevap verdi. Söyleyin Mösyö, dinliyorum. Burada olmaz. Nerede Mösyö? Salonda. Hayır, salona gelmem. Neden? Madame D'Ambreval'in eline sıkmadığınız halde arkadaşınız değil mi? Prens fazla düşünmesine vakit bırakmadan kolundan tutup salona götürdü. Madame D'Ambreval odasına geçmek üzereydi. Renin ona yaklaşarak gitmesini engelledi. ''Hayır, madem, dinleyin.'' dedi. ''Madame Estan odaya girdiği için sizin kaçmanız doğru değil. Bir saniye bile kaybetmeden önemli şeyler konuşmalıyız.'' İki kadın karşılıklı durmuş, birbirlerine kin ve nefretle bakıyorlardı. Onları dost ve bir bakıma suç ortağı sanan Hortense bu duruma şaşıp kalmıştı. Terestan Prevel'in yanına gidip onu oturmaya zorladı. Renin odanın ortasında durarak konuşmaya başladı. Doğruyu söyleyerek, bilgi vererek, bana yardımcı olmaya söz verirseniz, ikinizi de bu tehlikeli durumdan kurtarabilirim. Tehlikeyi her ikiniz de biliyorsunuz. Fakat karşılıklı duyduğunuz kin ve nefret daha kuvvetli basıyor. Yarım saate varmaz yargıç buraya gelir. Daha önce biz anlaşmış olmalıyız. Sonra Madame Damrevel'e dönüp sözlerine devam etti. Sizin, Madame, iki kızınız var. Onların korunması ve çıkarı için size yardım etmek istiyorum. Bir yanlış, bir fazla kelime... Onları mahvedebilir, bunu önlemeliyiz. Çocuklarından bahsedildiğini duyan Terestan Breville'in tekrar hıçkırmaya başladı. Jerman Esten, omuz silkeleyerek kapıya doğru birkaç adım attı. Ren'in hemen karşı koydu ve ''Nereye gitmek istiyorsunuz?'' diye sordu. Yargıç tanıklık yapmamı istedi. Hayır, evet herkesi olay yerine çağırdı. Siz orada değildiniz, olanları bilmiyorsunuz, zaten kimse bilmiyor. Ben cinayeti kimin işlediğini biliyorum bilemezsiniz. Katil Teres Dampreval'dir. Alçak diye kükredi Madame Dampreve. Üstüne yürüyerek. Defol, defol evimden pis kadın. Ortense genç kadını yatıştırmaya çalışıyordu. Rey'nin alçak sesle "Bırakın, istediğim oluyor." dedi. Onları kışkırtıp doğruyu öğrenmek istiyorum. Hakaret karşısında öfkeden Madame Esteng'in dudakları titremeye başladı. Alaycı bir gülüşle Alçak, neden acaba? Seni ihbar edeceğim için mi? dedi. Her şey için, alçaksın. Anladın mı Jermaine, alçak. Therese Brevel hakareti tekrarlayarak sanki içini boşaltmış, ferahlamıştı. Öfkesi geçiyordu. Belki de artık mücadele edecek gücü kalmamıştı. Bu kez Madame Estang, yüzü allak bullak olmuş, yirmi yıl yaşlanmış gibi yumruklarını sıkarak Madame Damrevel'in üstüne yürüdü. ''Sen, sen ha, bana bu lafları demeye cesaret ediyorsun. Daha öldürdüğün adamın cesedi içerideyken bana kıvfa tutmaya kalkışıyorsun. Eğer bir alçak varsa aramızda, onun da sen olduğunu biliyorsun Teres. Kocanı öldürdün.'' Tırmalamak ister gibi elini uzattı. ''Ah, sakın öldürmedim deme, diyemezsin, anladın mı? Bıçak hala çantanda duruyor. Kardeşim seninle konuşurken ona dokunmuş ve eli kana bulanmış. Kocanın kanı Teres.'' ''Zaten benim ilk saniyeden bunu anlamadığımı mı sanıyorsun?'' ''Hemen Teres, hemen doğruyu keşfettim. Buraya gelmeden, tayfalardan birine sorup olayı öğrendiğim an, kendi kendime, ''Odur, Teres kocasını öldürdü.'' dedim. Madame Damprevel cevap vermiyordu. Karşı koyacak gücü kalmamıştı. Ona endişeyle gözleyen Hortense, kendini kaybolmuş bilenlerin uyuşukluğu içinde bulunduğunu keşfetti. Yanakları çökmüştü. Yüzü ümitsizlik ifadesi taşıyordu. Ortense ona acıdı. Kendini savunması için birkaç söz söylemesini istedi. ''Rica ederim, konuşun.'' dedi. ''Cinayet esnasında balkonda olduğunuzu neden söylemiyorsunuz? Peki bu bıçak meselesi doğru mu? Konuşun.'' ''Konuşsun mu?'' diye alay etti Jermaine's'ten. ''Söyleyecek sözü yok ki. Cinayetin görünüşüne önem vermeyin siz. Esas olan delildir. Bıçağı çantasında taşıyor ya yeter.'' ''Evet Teres.'' ''Evet, sonunda onu öldürdün işte. Kaç kez kardeşimi ikaz ettim. Öldürecek. Öldürecek Frederick. Bir şey yapmalıyız.'' diye. ''Frederick seni koruyordu. Sana karşı zaafı vardı. Esasında o da biliyordu ya. Kabul etmek istemiyordu. Sonunda olan oldu. Sırta vurulan bıçak darbesi. Alçak. Başka söyleyeceğim yok şimdilik fakat delil elimizde. Seni ihbar edeceğim. Bitti artık Terez. Her şey bitti. Mahvoldun kurtulamazsın.'' Yargıç neredeyse gelir. Bıçak ve kocanın para cüzdanı çantada duruyor. Onları bulacaklar. Daha çok konuşamadı. Üzüntüden, heyecandan asabı gerilmiş. Eli ayağı titremeye başlamıştı. Renin, Teres'e yaklaşarak çantayı elinden almak istedi. Fakat genç kadın ona sıkıca sarılmıştı. Prens ısrar etti. Jermaine Estang'ın haklı hakkı var, dedi. Yargıç birkaç saniyeye kalmaz gelir. Eğer bıçağı çantanızda bulacak olursa... Tutuklanmanız için başka delil aramaz. Bırakın size yardım edeyim. Prens konuştukça adam d'Ambreville'in direnci azaldı. Parmakları yavaş yavaş gevşemeye başladı. Ren'in çantayı aldığı açtı. İçinden abanoz saplı bir kamayla, Marokyan kaplı bir cüzdan çıktı. Onları cebine koyup çantayı iade etti. Jermaine Estan şüpheyle genç adama bakıyordu. Deli misiniz monsieur? Ne hakla karışıyorsunuz? Bunları ortalıkta bırakmamak gerek. Şimdi rahatladım. Yargıç benden şüphelenip ceplerimi karıştırmaz. Sizi de ihbar edeceğim, Mösyö. Adalet yerini bulmalı. Sakin olun, madame, sakin olun, dedi prens gülerek. Adaletin bu işle ilgisi yok. Aramızdaki mesele burada çözümlenmeli. Adaleti sizin günlük işlerinize karıştırmayın. Madam Estan boğuluyormuş gibi elini boğazına götürdü. Böyle konuşmaya sizin de hakkınız yok, Mösyö. Kimsiniz? Bu kadının dostu mu? Onu suçladığınızdan bu yana doğal olarak olduk. Emin olmazsam konuşmam, Mösyö. Suçlu işte. Siz de tanıksınız bıçak cebinizde. Olabilir, dedi Renin gayet sakin. Aksini iddia etmiyorum. Hepimiz tanığız. Jacques d'Ambreval, karısı tarafından öldürüldü. Fakat tekrar ediyorum, adalet bunu bilmemeli. Bilecek Mösyö, bilecek. Çünkü ben söyleyeceğim. Hain cezasını çekmeli. Renin ona yaklaşarak omzuna dokundu. Az önce dedi, benim ne hakla bu işe karıştığımı sordunuz. Aynı soruyu ben de size sorabilir miyim? Jermaine ağlamaklı bir sesle, Jean d'Ambreville'le arkadaştık dedi. Yalnız arkadaş mı? Madame Estan şaşırmış gibi göründü fakat hemen toparlandı. Evet arkadaştık, İntikamını almak benim görevim. Of sırrını sakladığı gibi siz de konuşmayacaksınız. O ölmeden bilmiyordu ki. Yanılıyorsunuz. Karısını suçlayabilirdi. Suçlayacak vakti vardı fakat yapmadı. Neden yapmasın? Çocukları yüzünden. Kime? Estan'ın yüzündeki kin ve nefret ifadesi duruyordu. Kolay kolay yenilgiye uğrayacak değildi. Yine de Reyni'nin sözleri onu etkilemişti. Prens yavaş yavaş duruma hakim oluyordu. Jermaine, Madame d'Ambreville'in uçurumun kenarındayken genç adamın yardımıyla bu işten sıyrılmasına nasıl göz yumabilirdi? ''Teşekkür ederim Mösyö.'' dedi Teres. ''Evet çocuklarım için adalete teslim olmadım yoksa o kadar bitik düştüm ki.'' Böylece sahne değişiyor, suçlu güven kazanıp soğukkanlılığını elde ederken suçlayan tereddüte düşüp endişeli görünüyordu. ''Şimdi'' dedi Renin tatlılıkla. ''Teres tam brevel, artık her şeyi anlatabilirsiniz.'' ''Evet evet sırası geldi.'' diye cevap verdi genç kadın. ''Doğruyu konuşacağım.'' Tekrar ağlamaya başlamıştı. Bir koltuğa çökmüş, ısrapla dolu yüzü yaşlanmış, büzülmüştü. Kesik kesik kısa cümlelerle konuşmaya koyuldu. Dört yıldan beri Jermaine Estan kocamın metresiydi. Çektiğim acıyı anlatamam. Jacques'la olan ilişkisini kendi söyledi. Kötülük için, bana azap vermek için. Kocamı daha çok sevdikçe benden o denli nefret ediyordu. Her gün beni kışkırtıyor, telefonla randevularını haber veriyordu. Sonunda ömitsizliğe kapılıp intihar edeceğimi düşünüyordum. Bazenler bunu da düşünmedim diyemem. Fakat çocuklarım gözümün önünde canlandıkça kendime geliyor ve bu fikirden cayıyordum. Jack'ın durumu da kötüydü. Kadın benden boşanması için onu zorluyordu. İki arkadaş birleşmişler, komplo kuruyorlardı. Frederik'in daha da tehlikeli olabileceğini biliyordum. Kocamın bana karşı tavrı değişmişti. Evini terk etme yürekliliğini gösteremiyor fakat engel teşkil ettiğim için bana da içerliyordu. Tanrım ne günler yaşadık. Boşanmalıydın diye haykırdı Germain. Karısını bırakmak istiyordu diye adamı öldürmezler. Teres başını sallayanarak cevap verdi. Boşanmak istemesi öldürmeme sebep değildi. Daha önemlisi vardı. Benden ayrılması yetmiyordu size. Bu korkunç bir şey. Korkunç bir şey istediniz ondan o da... Bunu alçakça kabul etti. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Jermen. ''İsteğimiz neymiş?'' ''Ölümünü istediniz.'' ''Yalan!'' diye bağırdı bu kez Madame Estan. ''Ölümünü istedin Jermen. Son mektuplarını okudum. Kocamın cüzdanında bulduğum altı mektup. Kesin olarak beni öldürmesini yazmamıştın fakat her satırı bunu ifade ediyordu. Bunu utançla okudum. Kocamın hesabına utandım. Jacques bu hale mi gelecekti?'' Gene de onu öldürmeyi tasarlamadım. Benim gibi bir kadın bu işi isteyerek yapamaz. Daha sonra irademe sahip olmayıp bu işi yaptımsa... Gene de suç sende. Renine baktı. Konuşmasının, olayı anlatmasının sakıncalı olup olmadığını öğrenmek istiyordu. ''Korkmayın, devam edin.'' dedi prens. ''Sorumluluğu kabul ediyorum.'' Elini alnına götürdü. Korkunç sahnenin gözünün önünde canlandığı belliydi. Jermaine ellerini göğsünde kavuşturmuş, gözleri bulanık, hareketsiz oturmuştu. Ortense, Danielse, cinayetin bir an önce aydınlanmasını, esrarın çözülmesini heyecanla bekliyordu. Teres sözlerine devam etti. ''Evet Jermaine, evet, her şey senin yüzünden oldu. Cüzdanı çekmeceye Jack'ın gizlediği yere koymuştum ve bu sabah kocama hiçbir şey demedim. Bildiğimi, öğrendiğimi ona söylemek istemedim. Yalnız acele etmem gerekiyordu.'' Mektuplarında bugün gizlice buraya geleceğini yazmıştın. İlk önce kaçmayı, trene binip uzaklara gitmeyi tasarladım. Kendimi korumak için düşünmeden hançeri çantama attım. Fakat Jack'la plaja indiğimde kaderime boyun eğmiştim. Evet, ölmeyi kabul ediyordum. Ölmek benim için kabusun bitmesi, azaptan kurtulması demekti. Yalnız Jack'ın suçlu görülmesini, tutuklanmasını istemiyordum. Aksi takdirde çocuklarım ortada kalırdı. Bu nedenle. Ölümünün kaza sonucu olduğu kanısına varılmalıydı. Senin tasarladığın kayalıklarda gezinti planı işime yarıyordu. Ayağımın kaymasıyla uçuruma düşmem tabii görünürdü. Jacques kabine gitmek için benden ayrıldı. Daha sonra Trometheil'de buluşacaktık. Yolda taraçanın altında kabinin anahtarını düşürdü. Ona yardım etmek, aramak için ben de indim. Ve işte orada... Senin yüzünden Jermaine, senin yüzünden olan oldu. Kocamın fark etmeden... Cüzdanın ceketinin cebinden kaymış yerde açık duruyordu. Yanında bir resim gözüme ilişti. Bu resmi hemen tanıdım. Ailece çektirmiştik. Ben kocam ve çocuklarım. Yerden kaldırmamla beynimden vurulmuşa döndüm. Ne gördüğümü biliyorsun değilmiş Ermen. Benim yerimde sen vardın resimde. Beni sildirtmiş. Kendini koydurtmuştun. Kolunu büyük kızımın omzuna atmış. Ufak kucağına almıştın. Demek ben ölmeden yerimi kapmıştın. Kocamın karısı sen. Çocuklarımın annesi sen, onları büyütecek olan gene sen. Sen, hep sen ve işte aklımı kaçırdım. Bıçak çantamdaydı, jak eğilmişti, alıp sırtına sapladım. Dediklerinin hepsi doğruydu. Reyni'nin ve senin gözleri önünde bir trajedi oynanıyordu. Sesi gitgide kısılmıştı, fısıldıyor gibiydi. Söylediklerini duyabilmek için kulak kabartmak gerekiyordu. Çevremdekilerin bağıracağını, beni tutuklayacaklarını sanmıştım. Hiçbir şey olmadı. Yakınımızda kimsenin bulunmadığını, yalnız olduğumuzu sonra fark ettim. Dahası var. Jack aniden doğruldu. Hayret, yere düşmüyordu. Hayır, düşmüyordu. Acaba düş mü görmüştüm? Hemen merdivenleri tırmanmaya başladım ve tam taraçadan baktığımda tekrar onu gördüm. Yarasını örtmek için ceketi sırtına almış kabine doğru ilerliyordu. Hatta yolda arkadaşlarla bir iki laf da etti. Sonra kabine girdi. Ben eve döndüm. Onu öldürmediğime inanmıştım. Yarası hafifti. Balkona çıkıp tekrar görünmesini bekledim. Acaba yardıma muhtaç olduğunu bilseydim. Hemen yanına koşmaz mıydım? Bilemedim, tahmin etmedim. İçgüdü diye bir laf vardır. Demek yalanmış. Sükunetimi bulmuştum. İnanın, ant içiyorum bilemedim. Haberi aldığım ana dek. konuşmasına ara verdi. Hıçkırıklar boğazını sarmıştı. Sonra devam etti. Kötü haberi alınca yaptığımın farkına vardım, çılgına döndüm. Herkese ben yaptım, boşuna aramayın, işte bıçak, suçlu benim diye bağırma kaykırmak istedim. Evet, tam bunları söyleyeceğim an kocamın yüzünü gördüm, ona eve taşıyorlardı. Sakin, yumuşak bir ifade vardı yüzünde, o görevini anlamış ve yapmıştı, ben de yapmalıydım. Çocukları için susmuştu, ben de susacaktım. Ölmeden önce yüceliğe erişmiş, ağır yaralı olduğu halde yürümek konuşmak yürekliliğini göstermiş ve ölmek için kabine kapanmıştı. Bu son davranışıyla bütün suçlarını affettirmiş, beni ihbar etmeyerek susmamı kendimi herkese karşı bilhassa sana karşı korumamı istiyordu Jermen. Son sözleri kendinden emin söylemişti. İradesine sahip olmak yumruklarını sıkıp savaşmaya hazırdı. Jermen istifini bozmamıştı. Tek kelime konuşmadan Teres'in itirafını dinlemişti. Yalnız yüzünün hatları zaman zaman değişmiş, daha sert bir ifade almıştı. Heyecanlanmadığı ve vicdan azabı çekmediği belliydi. Bilakis sonuna doğru dudakları hafif bir tebessümle gerilmişti. Avını elinde tutuyordu. Aynaya bakıp şapkasını düzeltti. Yüzüne pudra sürdü. Sonra kapıya doğru yürüdü. Teres arkasından seslendi. Nereye gidiyorsun? Canımın istediği yere. Sorgu yargıcını görmeye mi? Belki. Gitmeyeceksin. Olur, onu burada beklerim. Söylediklerini anlatmak için mi? Şüphesiz, şimdi olayı bütün inceliklerini biliyorum. Terez, ona yaklaşarak omuzlarından yakaladı ve ''Peki, öyle olsun.'' dedi. Yalnız benim elimde de delillerin bulunduğunu unutma. Sana ait deliller, Jermen. Senin de sonun geldi, dostum. Bana karşı bir şey yapamazsın. Seni ihbar eder, mektupları gösteririm. Ne mektupları? ''Beni öldürmesi için kocama yazdığın mektuplar.'' ''Hepsi yalan, Teres. Bunu sen hayalinde yaşatıyorsun. Böyle bir şey yok. Başından beri senin ölmeni istemiyorduk ki.'' ''İstemiyordun, pekala. Mektuplarında bunu belirtmiştin.'' ''Yalan. Onlar arkadaşça yazılan mektuplardı. Arkadaş değil, kocamın metresi ve suç ortağının mektupları. İspat edemezsin. Nasıl edemem? Onlar Jack'ın cüzdanında.'' ''Hayır. Ne dedin?'' Mektupların bana ait olduğunu ve kardeşimin yavaşça çantandan aldığını söylemek istedim. Jermaine'in omuzlarından tutup sallayarak ''Hırsız, pis hırsız, çabuk onları bana geri ver.'' diye haykırdı Teres. ''Yanımda değil.'' diye cevap verdi. soğuk soğukkanlılıkla. ''Kardeşim beraberinde götürdü. Geri alacağım onları. Kardeşimi bulursan alırsın. Bulacağım onu. Frederic'i bulabilirsin fakat mektupları asla böyle belgeler hemen yok edilir.'' Teres sendeledi. Düşer gibi oldu. Ellerini Reniye doğru uzattı. Reni lafa karıştı. Evet, Madame Estanin dedikleri doğru. Çünkü kardeşinin davranışlarını izledim. Cüzdanı çantadan nasıl aldığını, kız kardeşine götürdüğünü, mektupları çıkarıp cebine attığını, sonra cüzdanı geri getirip tekrar çantaya koyduğunu. Evet, her şeyi gözlerimle gördüm. Renin bir an durakladı, sonra devam etti. Galiba aldığı mektuplar beş taneydi. Son sözleri önem vermeden söylemişti, fakat. Dinleyenler önemini kavramışlardı. İki kadın ona yaklaştılar. Ne demek istemişti? Eğer Frederic Estan beş tanesini almışsa altıncısı neredeydi, dedi Ray'nin. Cüzdan cebinden kaydığında altıncı mektup resimle birlikte yere düşmüş olmalı. Madame d'Ambravel alıp alelacele cebine koymuştur. Madame Estan'ın yüzü sararmıştı. Buna nasıl emin olabilirsiniz, diye tekrarladı. Ölüyü odasına taşıdıklarında ceketini yatağının yanı başına astılar. Kimse yokken bir ara ceplerini karıştırdım ve mektubu buldum. İşte dışarıda. Altta sizin imzanız var madem. İçinde okuduklarım sizi suçlu çıkarmaya yeterli. Bu kadar becerikli olduğun halde nasıl böyle bir yanlış yaptınız? Madame Estan, prensin sözleri üzerine bitik düşmüş, kendini savunacak gücü kalmamıştı. Reynin sözlerine devam etti. Bence madam olayın tek sorumlusu sizsiniz. Paranız kalmamıştı. Monsieur Damprevel'in size karşı olan zaafından yararlanıp servetine sahip olabilmek için onu sizinle evlenmeye zorladınız. Para hırsınızı ispat edecek delillerim var elimde. Benden birkaç dakika sonra ceketin ceplerini siz de aradınız. Altıncı mektubun kaybolmasından haberiniz yoktu. Sizin aradığınız başka bir kağıt parçasıydı. Kıymetli bir kağıt parçası. Madame Damprevel'in düğün hediyesi olarak kardeşiniz adına imzaladığı yüz bin franklık bir çek. Onu bulunca ferahladınız. Kardeşiniz aceleyle evi terk etti, bir arabaya atlayıp bankalar kapanmadan parayı alabilmesi için Laevge'ye gitti. Fakat üzülerek söylüyorum, parayı alamayacak madam. Çünkü bankaya telefon edip mücevher prevel'in öldürüldüğünü söyledim. Onun adını artık işlem yapılamaz. Siz eğer madame almayı tasarlıyorsanız, adaletin elinde de sizi ve kardeşinizi suçlayacak birçok deliller var. Geçen haftaki kardeşinizle yaptığınız telefon konuşmasını dinleyen arkadaşımı da. Tanık olarak getirebilirim. Fakat bana zorluk çıkarmayacağınıza eminim. Anlaştık değil mi? Rin'in gayet sakin konuşuyordu. Söylediklerine karşı koymayacaklarını biliyordu. Yanılmadığına yüzde yüz emindi. Olayları olduğu gibi anlatmış, kaçınılmaz sonuçları mantığıyla bulmuştu. Boyun emekten başka çare yoktu. Madame Estan da bunu anlamış olacak ki hiç karşı koymadı. Mücadelenin devamında zor kullanan, her çareye başvuran kişiler... Ümitlerini yitirince yenilgiyi kolay kabul ederler. Jermen oldukça zekiydi. Herhangi bir isyanın teşebbüsünün böyle kuvvetli bir rakip karşısında boşa gideceğini biliyordu. Artık onun eline düşmüştü. Uzlaşmaktan başka çaresi yoktu. ''Peki'' dedi. ''Benden ne istiyorsunuz? Buradan gitmenizi istiyorum. Tanıklık yapmamı isterlerse istemeyeceklerine eminim. Ya düşündüğünüz gibi olmazsa? Bir şey bilmediğinizi söylersiniz.'' Gidecek oldu sonra geriye dönüp, çek işi ne olacak diye mırıldandı. Renin, Madame D'Ambrevelle baktı. Saklasın, bu parada gözüm yok, dedi genç kadın. Prens, Therese D'Ambrevelle, yargıcının sorularını nasıl cevaplandıracağı hakkında bilgi verdikten sonra, Hortense ile beraber evi terk etti. Savcı ve sorgu yargıcı, olayın geçtiği yerde tanıkları teker teker sorguya çekip aralarında konuşuyorlardı. "Monsieur Damprevel'in kamasını ve cüzdanını üstünüze taşıdığınızı düşündükçe bir garip oluyorum, dedi Hortense. Renin gülerek cevap verdi. Onların tehlikeli olabileceğini düşünüyorsunuz. Halbuki oldukça komik, dedi. Korkmuyor musunuz? Neden korkacakmışım? Ya sizden şüphe ederlerse? Benden niçin şüphelensinler? Şimdi bize gider tanıklık ederiz. Gördüklerimizi anlatır. Aslında bir şey görmedik ya. Ortalık püsbütün karışır. Bir iki gün daha burada kalırız fakat biz işi çözümledik. Onların bir şey bulacakları yok. Nasıl oldu da siz her şeyi ilk andan anladınız? Çünkü işi fazla uzatmadan problemi pratik yönden ele aldım. Gereken soruyu kendime sorup cevabını mantığımla buldum. Bir bey kabine giriyor ve yarım saat sonra orada ölü bulunuyor. Kimse içeriye girmediğine göre ne olmuş olabilir? Cevap hazır. Düşünmem gerekmez. Cinayet kabinde işlenmediğine göre daha önceden işlenmişti. Demek Bey kabine girdiğinde yaralıydı. Ve olay hemen gözümde canlandı. Madame Dame Réval. Bu gece öleceğini biliyordu ve kendi daha önce davranmıştı. Yalnız aradaki bazı sebepleri öğrenmemiz gerekiyordu. Onu da becerdik. İşte bütün hikaye. Hava kararmaya başlamıştı. Gökteki mavi renk gitgide koyulaşıyordu. Deniz daha da sakinleşmişti. Ne düşünüyorsunuz? Diye sordu Renin. Düşünüyorum ki, diye cevap verdi Hortense. Ben de böyle bir olayla karşılaşacak olsam, size olan güvenimle korkuyu yenerim. Var olduğumu bildiğim gibi bütün engelleri aşıp beni kurtaracağınıza eminim. İradenizin sınırı yoktur. Ren'in genç kadının kulağına mırıldandı. Sizi mutlu kılma isteğimin sınırı olmadığını, Madrid Hotel rolündeki adama dikkatle bakın, dedi Ren'in. Dikkat edeyen bir şey var mı, diye sordu Hortense. Sinemada bulunuyorlardı. Hortense bu filmi görmeleri için ısrar etmişti. Başrolü oynayan artist Rose Andre V kardeşiydi. Babaları iki kez evlenmişti. Birkaç yıldan beri dargın bulunuyor, mektuplaşmıyorlardı. Güzel, güler yüzlü bir kadın oldu Rose Andre. İlk önce tiyatroyu denemiş, başarıyı kazanamayınca da sinemaya geçmişti. İstikbalinin parlak olduğu söyleniyordu. Mutlu Prenses adını taşıyan film esasında kötüydü fakat Rose Andre güzellik ve oyun kabiliyetiyle ona renk katıyordu. Renin hemen cevap vermedi. Adından Ortense'ye dönerek, kötü filmleri seyrettiğimde hep ikincil roller dikkatimi çeker. Bu zavallılara aynı sahneyi 20-30 kez tekrarlattırınca sonunda rollerinden başka şey düşünmelerine imkan yok. İşte kendi dünyalarına daldıkları an, ruhları, içgüdüleri, yüz hatlarında ve davranışlarında belli olur. Bu ayrıntıları görüp ortaya çıkarmak zevklidir. Film tekrar başlamıştı. Reynin mutlu prensesi ve sayısız sevgililerini görkemle kurulmuş bir masanın çevresinde toplanmış yemek yerken gösteriyordu. Kalın kaşlı, adi görünüşlü bir adam olan Metrotel'in idaresinde yanında düzine kadar garson servis yapıyorlardı. Kaba bir herif, dedi Hortense. Dikkat eder nesi var anlayamadım. Kardeşinize nasıl baktığını, gözünün yemeğinden fazla o yöne kaydığını fark etmediniz mi? Doğruyu söylemem gerekirse fark etmedim. ''Evet, evet.'' dedi Reynin ''Kardeşinize karşı rolüyle ilgisi olmayan özel duygular taşıdığı belli. Sinemanın dışında kimse bunun farkına varmayabilir fakat sahnede sırrı ortaya çıkıyor. Bakın, işte.'' Yemek sona ermişti. ''Prenses şampanya içiyor. Mettret Hotel.'' Parıldayan gözlerle onu süzüyordu. Reynin birkaç kez bu bakışları değişik sahnelerde yakaladı. Ortense oh, önem vermemiş, inanmamış görünüyordu. Sonunda ''Adamın bakış tarzı buysa ne yapsın?'' dedi. Birinci kısım sona ermişti. İkinci kısımda bir yıl geçmiş, mutlu prenses beş parasız bir müzisyenle hayatını birleştirmiş, sarmaşıklarla çevrili bir kulübede yaşamını sürdürüyordu. Daha mutluydu. Gene güzeldi ve hayranları çevresinde pervane gibi dönüyorlardı. Asil olsun, köylü olsun, paralı veya parasız, hepsi ona aşıktı. Bunların arasında tek başına yaşayan vahşi bir de oduncu vardı ve her an karşılarına çıkıyordu. Elinde baltası eksik değildi. Ve prensin tehdit altında olduğu belliydi. Ah, dedi reynin. Oduncunun kim olduğunu anladınız mı? Hayır. Medert Hotel'in ta kendisi. İki rolü de aynı kişiye vermişler. Bu kambur, sakalı saçı birbirine karışmış vahşi adamın az önceki Medert Hotel olduğunu anlamak için reyninin dikkati ve zeka, zekası gerekiyordu. Uzakta prenses kulübesinden çıktı. Oduncu ağaç kümelerinin ardında saklandı. Sahnede seyircileri heyecanlandırmak için zaman zaman... Yalnız adamın kana bürünmüş gözleri ve kocaman kaba elleri gösteriliyordu. Korkuyorum dedi Ortense. Cidden korkunç adam. Kendi hayatını yaşıyordu ondan dedi Reynin. Şüphesiz filmin ikinci kısmı da sona çevrilmişti. Bu müddet zarfında aşkı daha da gelişmiştir. Onun için önemli olan prenses değil, Rosandera'dır. Adam çömelmişti. Kurbanı yaklaşıyordu. Tanık ağaçların önünden geçeceği an, prenses bir gürültüyle irkildi. Önce gülümseyerek, sonra dikkatli, daha sonra dehşetle baktı. Adam saklandığı yerden çıkmış, kendisine doğru geliyordu. Şimdi karşılıklı bakışıyorlardı. Oduncu kollarını açtı, onu kucaklamak istedi. Prenses bağırmak, imdat istemek için çevresine bakındı. Boğuluyor gibiydi. Adamın kolları yavaş yavaş vücuduna dolandı. Gücü karşı koymaya yetersizdi. Oduncu... Genç kadını omuzlayıp koşmaya başladı. ''Şimdi emin misiniz?'' dedi Reynin ''Zavallı, karşısında sevdiği kadın olmasaydı, rolünde bu denli başarılı olur muydu?'' Oduncu geniş bir nehrin kenarına vardı. Bir kayaya atladı. Korkudan bayılmış olan Roseanne yatırdı ve nehrin kıyısını izleyerek yola koyuldu. Sonra karaya çıktı. Ormanı geçerek, kayalarla çevrili bir mağaraya girdi. Kıymetli yükünü gene omzunda taşıyordu. Öte yandan karısının kaybolduğunu fark eden koca, çılgına dönmüş onu aramaya koyulmuştu. Kırılmış ve yere düşmüş ufak ağaç dağları, ayak izleri, mutlu prensesin geçtiği yolu belirliyordu. Daha sonra vahşi adamla, prensesin mücadelesi, bu sonuncusunun tam yenilgiye uğradığı an, kocasının aniden içeri girip oduncuya ateş etmesiyle kurtarılışı gösterildi ve film son buldu. Sinemadan çıktıklarında saat 4'tü Arabada onları bekleyen şoförüne, Rey'nin. Biraz yürüyeceklerini ve kendilerini izlemesini söyledi. La Paya caddesinden geçiyorlardı. Uzun müddet sustuktan sonra Prens Hortense'ye sordu. ''Kardeşinizi sever miydiniz?'' ''Evet, neden sordunuz?'' ''Dargınsınız da ondan.'' ''Kocamdan kıskandım onu.'' ''Erkek gördüğümü fındıkçılık yapmadan duramaz. Gerçi bu kez kıskanmama sebep yoktu. Fakat neden bunları anlatmamı istiyorsunuz?'' ''Bilmem, filmi unutamıyorum. Adamın bakışlarını hiç beğenmedim.'' Hortense rehnini kolundan yakaladı. ''Konuşun beni de meraklandırıyorsunuz. Belki bir şey yok fakat gene de şüpheleniyorum. Sanki kardeşiniz tehlikedeymiş gibi geliyor bana. Bu sizin tahmininiz.'' ''Evet, filmin etkisinden kurtulamadım. Oduncunun Mutlu Prenses'i kaçırmasıyla bir aşığın her ne pahasına olursa olsun sevdiği kadını elde etmek istemesi arasında bir bağlantı kurdum. ''Tabii, adamın davranışları rol icabıydı. Belki de Rose Andre bir şeyler sezinlemiştir.'' O ihtiras dolu bakışlar, o öldürme, boğazlama hırsı, daha bir sürü ayrıntılar, adamın sahip olamadığı kadını öldürebileceğini gösteriyordu. Filmin çevirilişinden bu yana aylar geçtiğine göre tehlike kalmamıştır, dedi Ortense. Olabilir, gene de bilgi edinmem gerek. Kime sorabilirsiniz? Filmi çeviren şirkete, işte tam da önünden geçiyoruz. Siz beni birkaç saniye arabada bekler misiniz? Şoförü Clement'i çağırdı ve kendisi bürodan içeri daldı. Esasında Hortense, prensin dediklerine inanmıyordu. Bütün bu aşk gösterileri, bazen baygın, bazen vahşi bakışlar, iyi bir aktörün yapacağı işlerdi. Bazen Reni'nin, hayal gücünün fazla ileri gidip gitmediğini kendi kendine soruyordu. Öyle ki prens geri döndüğünde yarı şaka yarı ciddi, ''Eh anlatın bakalım işin esrarı neymiş, bir şeyler öğrenebildiniz mi?'' dedi. Renin endişeli görünüyordu. ''Oldukça önemli şeyler öğrendim.'' diye cevap verdi. Hortense meraklanmaya başlamıştı. ''Ne diyorsunuz?'' Prens durumu şöyle özetledi. ''Adamın adı Dalbu Gag. Daima arkadaşlarından uzak duran, oldukça garip ve huysuz biri. Kardeşinize olan zaafını pek fark etmemişler. Yalnız filmin ikinci kısmında çok başarı gösterdiğinden yeni bir film için angaja etmişler. Son zamanlarda tekrar oynamış, bazı sahneler Paris'te geçiyormuş. Ondan memnunmuşlar. Sonra beklenmedik bir olayla karşılaşmışlar. 18 Eylül Cuma günü sabahleyin şirketin garajını açıp bir arabaya atlayarak kayıplara karışmış. Bu arada gene şirkete ait 25 bin frankı da ceplemeyi unutmamış. Hemen polise haber vermişler. Pazar günü araba düğü yakınlarında terk edilmiş olarak bulunmuş. Ortense dinledikten sonra düşüncesini açıkladı. şimdi dek bir bağlantı kuramadım. Rosandrenin nerelerde olduğunu sordum diye sözlerine devam etti Ren'in. Kız kardeşiniz bu yaz yolculuk etmiş ve dönüşünde 15 gün... Öyde bulunan villasında kalmış. Daha sonra bir film anlaşması için Amerika'ya çağrılınca Paris'e gelip bagajlarını St. Lazare Garı'ndaki yük bürosuna kaydettirmiş ve 18 Eylül Cuma günü bir gece kalıp ertesi gün gemiye binmek amacıyla Avgay'a gitmiş. ''18 Eylül mü?'' dediniz. ''Adamla aynı gün. Sakın kardeşimi kaçırmış olmasın.'' ''Şimdi anlarız.'' dedi Reynin. ''Clement, bizi Compagian'a götür.'' Bu kez Ortense de prensle beraber büroya girdi ve bilgi edinmek için müdüre çıktı. Gayretleri boşa gitmedi. Rosandre, La Penvers adlı gemide kendine bir kabin ayırmıştı. Fakat son ana dek gelirim dediğinden gemi yolcuyu almadan limandan ayrılmıştı. Ertesi gün genç kadın hanıma bir telgraf çekip gemiyi kaçırdığını söylemiş, bagajlarının kalmasını istemişti. Telgraf Rayden geliyordu. Ortense sendeleyerek bürodan ayrıldı. Bütün bunlar rastlantı sonucu olamazdı. Ren'in düşüncelerinde yanılmamıştı. Genç kadın arabada büzülmüş kalmıştı. Prensin şoföre Emniyet Müdürlüğü'nün adresini söylediğini duydu. Paris'in geniş caddelerinden geçip hedefe vardılar. Ren'in kapıyı açarak ''Buyurun'' dedi. ''Gidip müfettiş suyu bulalım. Onun bu işlerden haberi olmalı. Bu saatlerde şu köşedeki kahvede bulunur.'' Baş müfettiş bir masaya oturmuş gazete okuyordu. Gelenleri tanımadı. Renin Mogison'un elini sıktıktan hemen sonra konuya geçti. Size ilginç bir olaydan bahsetmeye geldik müfettiş bey. Belki de haberiniz vardır. Ne olayı? Dalbuke. Müfettiş bir an tereddüt etti. Sonra çekingen bir sesle. Evet biliyorum dedi. Gazeteler bu olaydan bahsetti. Araba hırsızlığı, bunun yanı sıra 25 bin frank para. Yarın daha da önemli bir haber okuyacaksınız. Belki hatırlarsınız. Geçen yıl kuyumcu Buge öldürülmüştü. Katilin Dalbuke olduğunu tespit ettik. Ben başka bir olaydan bahsetmek istedim, dedi Renin. Başka olay mı? 19 Eylül'de vuku bulan bir kaçırma olayı. Ah, onu da mı biliyorsunuz? Evet biliyorum. Öyleyse, dedi Müfettiş sözlerine devam etti. Olayı şöyle özetleyebiliriz. 19 Eylül cumartesi sabahı bir hanım alışveriş ederken 3 aydut tarafından zorla arabaya bindirilip kaçırılmış. Gazeteler kurbanın adını bilmedikleri için yazamadılar. Dün yardımcılarımla Avga'ya gidip ancak haydutlardan birini tespit edebildik. 25.000 bin frankla beraber arabayı çalan, kadını kaçıran hep aynı adam, dalboge Fakat kurbanın adı henüz bilinmiyor. Ortense müfettişin dediklerini dikkatle dinlemişti. Çok üzgündü. Alçak sesle, korkunç, galiba ümit yok, dedi. Renin müfettişe dönüp açıkladı. Kurban, madamın üvey kardeşidir, tanınmış bir artisttir. Adı Rosandre. Sonra Mutlu Prenses filmini seyrederken nasıl şüpheye düştüğünü kısaca anlattı. Özel araştırmalarda bulunduğunu da sözlerine ekledi. Bir an sustuktan sonra müfettişe ''Arabada üç kişi olduklarını söylediniz değil mi?'' diye sordu. Düyü de tekrar üç kişi miydiler? Hayır, ancak iki kişinin izini bulduk. Aralarında olmamalı. Verilen eşgal onun. Renin bir an düşündü ve cebinden çıkardığı yol haritasını masanın üstüne serdi. Müfettişe dönerek Arkadaşlarınızı avgada mı bıraktınız diye sordu. Evet ikisi orada kaldı. Bu gece onlara telefon edebilir misiniz? Müdüriyetten iki müfettiş daha isteyebilir misiniz? Evet. Öyleyse yarın öğlen buluşalım. Nerede? Burada deyip haritada bir yeri parmağıyla işaret etti. Bu yer Broton Ormanı'nda bulunuyordu. İşte diye sözlerine devam etti prens. Daabuke kaçırma olayından sonra avını buraya getirmiştir. Yarın randevuya geç kalmayın Monsieur Mogisu... ''Böyle bir kabadayı yakalamak için beş kişi fazla gelmez sanırım.'' Müfettiş ben cevap verdi. ''Bu şeytan zekalı adam hoşuna gidiyordu. Garsona parayı ödeyip ayağa kalktıktan sonra askerce bir selam verip ''Orada olacağız monsieur.'' dedi. Ertesi gün saat sekizde Hortense ve Renin Paris'i terk ediyorlardı. Arabayı Clement kul sürüyordu. Yolculuk oldukça sakin geçti. Ortense Prense güvendiği halde bütün gece gözünü kırpmamış ve esrarın çözümünü düşünmüştü. Yaklaşıyorlardı. Reynine dönerek Galbuken'in kardeşimi bu ormana getirdiğini nereden biliyorsunuz?" diye sordu. Prens tekrar haritayı açarak "Avga'dan Düy'e arabanın bulunduğu yer bir doğru çekildiğinde bu doğrunun Bruton Ormanı'nın bitiş sınırına ulaştım." Şirketin verdiği bilgiye göre Mutlu Prenses filmi bu ormanda çekilmiş. Ben de iki haydut düğüye doğru yollarına devam ederlerken daha avını bu ormandaki mağaraya sakladığını düşündüm. O filmdeki serüveni tekrar yaşıyor olmalı. Rosandreyi esir aldı. Orman ıssız. Kimse yardıma koşamaz. Belki bu gece belki yarın sevdiği kadın ona teslim olacak. Ortense kuşkulu gözlerle prense baktı ve ''Ya öldürürse? Galiba çok geç kaldık. Neden?'' ''Düşünün bir kere, üç hafta, bu müddet zarfında avın orada saklamış olamaz ki.'' ''Olamaz tabii, zaten mağaranın bulunduğu yer pek emin sayılmaz. Çünkü yol kavşağına yakın. Gene de bir ipucu buluruz kanısındayım.'' Yolda bir lokantada yemek yedikten sonra Bruton ormanına daldılar. Ren'in burasını iyi tanıyordu. Arabayı açık ve geniş dalları bir tekneye andıran ünlü meşe ağacına doğru sürdü. Az uzakta indiler ve ağacın bulunduğu yere dek yürüdüler.'' Müfettiş dört arkadaşıyla birlikte onları bekliyordu. Gelin, detirenin. Mağara hemen yakında. Onu kolayca buldular. Büyük kayalar giriş kapısını yarı yarıya kapamıştı. Prens içeri girip el fenerini yaktı ve ipucu aramaya koyuldu. Duvarlarda imzalar ve resimler vardı. Galiba işimize yarayacak bir şeyler buldum, dedi. Dal Buge gibi mutlu prenses yani Rosandra de filmdeki serüvenini yaşamış olmalı, Köşede duran şu yeni koparılmış ufacık ağaç dalları, Mutlu Prenses'in filmde oduncuya rastlamadan gezinti esnasında kopardığı dallara benziyor. ''Olabilir.'' diye cevap verdi Ortense. ''Bu deliller onların buraya geldiğini ispatlar fakat üç hafta önce, o günden bu yana...'' ''Kardeşiniz şimdi daha emin bir yere kapatılmış olmalı. Belki de ölmüş ve cesedi birikmiş yaprakların altında kalmıştır.'' ''Hayır hayır.'' dedi Ren'in ayağını yere vurarak Adam onu öldürmek için mi bu kadar zahmete katlandı? Sabredecek, tehdit edecek, aç bırakacak. Öyleyse ne yapmalı? Arayalım. Nasıl? Filmi gözümüzün önünde canlandıralım. Oduncu, Mutlu Prenses'i buraya taşımadan bir nehri geçmişti. Sen nehri bir kilometre uzakta. Oraya gidelim. Yola koyuldular. Prens arabayı yavaş sürüp çevresine bakınıyordu. Nehrin kıyısına vardıklarında birkaç ev gözlerine ilişti. Ren'in arabadan inip evlerden birinin kapısını çaldı. Kapıyı açan adam kayıkçıydı. Müşterileri nehrin karşı kıyısına geçirirdi. Prensin sorusunu hemen cevaplandırdı. Üç hafta önce bir pazartesi sabahı kayıklardan birinin kayıplara karıştığını fark etmişti. Daha sonra bu kayığı az ötede bulmuştu. ''Bu sene film çevirdikleri kulübenin yakınında mı?'' diye sordu Renin. ''Evet. Acaba kulübede kimse oturuyor mu?'' ''Sanmıyorum.'' Renin Ortense'ye dönerek ''Şüphemiz kalmadı. Adam avını oraya taşımıştır.'' Takip başladı, sessiz yürüyorlardı. Ağaç kümelerini geçip sonunda çitlerle çevrili kulübeye vardılar ve Mutlu Prenses'in evini tanıdılar. Panjurlar kapalı duruyordu. Az uzakta durup beklemeye koyuldular. Belki yarım, belki de bir saat böylece geçti. Ortense ümidini yitirmiş, müfettiş ve arkadaşları sabırsızlanmışlardı. Fakat Renin inat ediyordu. Oradadır, dedi. Bunu kesin olarak biliyorum. Bu bir matematik hesabı. Galbuke evi avını buradan başka bir yere taşımış olamaz. Bildiği tanıdığı bir yerde onun daha uysal olacağını sanmıştır. Aniden bir ayak sesi duyuldu ve bir silüet göründü. Dar yoldan ilerliyordu. Yüzünü tanıyabilmeleri için henüz çok uzakta bulunuyordu. Fakat heybeti kendine has ağır yürüyüşü şüphe kaldırmıyordu. Bu adam Ortense'nin ve Reni'nin filmde gördükleri oduncunun ta kendisiydi. Böylece 24 saat zarfında Ren'in bir artistin filmdeki davranışlarını inceleyerek mantığını kullanarak dramı ortaya çıkarmıştı. Dalbuge Rencberg gibi giyinmişti. Üstü başı yara ve kirliydi. Sırtında bir heybesi vardı ve içindeki şişenin ağzı görünüyordu. Omzunda oduncu baltası taşıyordu. Çitleri geçip kulübenin önündeki meyve bahçesine daldı ve ağaçların arasında kayboldu. Eve gidiyordu. Ren, ileriye atılan müfettişe kolundan tuttu. ''Neden bırakmıyorsunuz?'' diye sordu Ortense. ''Haydut'u kaçırmamalıyız yoksa?'' ''Ya suç ortakları da varsa?'' dedi Renin ''Bilmemiz gerekir. Ne yapalım? Kardeşimi kurtarmalıyız. Ya kurtarmaya gittiğimizde adam atik davranıp baltasıyla onu öldürürse? Yok olmaz. Haydut'u kapana kıstırmalıyız.'' Beklediler. Bir saat daha geçti. Hareketsizlik müfettiş ve arkadaşlarını kızdırıyordu. Ortense zaman zaman ümitsizliğe kapılıp ağlıyordu. Fakat Raynin'in dediği dedikti. Kimse ona karşı koyma yürekliliğini gösteremiyordu. Hava kararmaya başladı. Artık ağaçların yalnız suhuletleri görünüyordu. Birden kulübenin kapısı açıldı ve bir çiftçi dışarıya fırladı. Adamın attığı galibiyet çığlıklarıyla, kadının korku ve dehşet çığlıkları birbirine karışıyordu. Haydut avını omzunda taşıyordu. ''Ah, işte o! O ve Rose!'' diye kekeledi ortense. ''Renin yalvarırım, kurtarın onu!'' Dalbuge ağaçların arasından naralar atarak deli gibi koşmaya başladı. Yüküne rağmen büyük hamleler yapıyor ve vahşi, yırtıcı bir hayvan andırıyordu. Boş eliyle baltayı havada sallıyor, böylece galibiyetini kutluyordu. Rose haykırıyor, tepiniyor, yumruklarını adamın sırtına indiriyordu. Dalbuge çitleri açtı ve aniden bir kuyunun önünde durdu. Kurbanını oraya atmak istiyor gibiydi. Korkunç saniyeler, acaba bu zır deli aklından geçeni yapacak mıydı? Fakat bu fikrinden caydı ve koşarak eve döndü. Bir sürgü sesi, kapı kilitlenmişti. Garip olan Ren'in yerinden kıpırdamamıştı. İki eliyle siper kurup müfettişlerin de adım atmasını engelliyordu. Ortense koluna yapışmış, kurtarın onu, adam deli öldürecek diye durmadan yalvarıyordu. Bu kez adam başka bir şey denemeye kalkıştı. Samanla örtülü damın iki kanadı arasındaki ufak pencereden ışık sızıyordu. Haydut, kurbanıyla birlikte pencerede göründü ve korkunç manevra başladı. Rozandra'yı kollarından tutup aşağıya sarkıttı ve boşlukta birkaç kez salladı. Bu da mı bir tehditten ibaretti? Öyle olsa gerek, zira avını geriye çekip pencereyi kapadı. Bu kez Hortense korkudan titreyerek, buz gibi elleriyle Renne'nin elini sıkmaya, tekrar yalvarmaya koyuldu ve sonunda onu ikna edebildi. ''Prens, hadi gidelim.'' dedi. Gene de çok acele etmeyip, biraz düşünsek iyi olur. Ortense, düşünmek mi diye karşılık verdi. Rose, Rose ne olacak? Adamın elindeki baltayı görmediniz mi? Daha vaktimiz var. Sorumluluğu kabul ediyorum. Ortense'nin yürüyecek gücü kalmamıştı. Prense yaslanarak ilerliyordu. Çitlere gelince Ren'in genç kadının kollarından tutup geçmesine yardım etti. Meyve bahçesini geçip evin arka tarafına gittiler. Karanlık iyice basmıştı. Görünmelerine imkan yoktu. Burada bir kapı gözlerine ilişti. Mutfak kapısı olmalıydı. Ren'in müfettişlere dönerek ''Vakti gelirse birkaç omuz darbesiyle kapıyı kırabilirsiniz.'' dedi. Müfettiş biraz kızgın. ''Vakti geldi de geçti bile.'' diye cevap verdi. Daha gelmedi. Evin ön tarafına geçip bir şeyler öğrenmek istiyorum. Islık çaldığım an hemen kapıyı kırıp tabanca elinizde adamın karşısına çıkarsınız. Daha önce davranmak yok anlaşıldı mı? Sonra başımıza iş açarız.'' ''Ya çarpışırsa adamda hayvan gücü var. Bacaklarına ateş edin. Onu canlı yakalamak istiyorum. Beş kişisiniz. Bunu başarmalısınız.'' Ortan senin kolundan tutup ön tarafa doğru sürükledi ve ''Acele edelim. Davranma vakti geldi. Bana güvenmelisiniz.'' dedi. Genç kadın iç çekerek ''Anlayamıyorum.'' diye kekeledi. ''Ben de.'' dedi Reynin. ''Bütün bu işler beni şaşırtıyor. Kötü bir şeyin olmasını önlemeliyim. En kötü ihtimal Rose'un ölümüdür.'' ''Hayır, polisin işe burnunu sokması. Onlardan önce davranmalıyım.'' Ağaçların arasından süzülerek evin ön cephesine geldiler. Reynin kapının önünde durup kulak kabarttı. ''Dinleyin.'' dedi. İçeriden sesler geliyor. Pencerelere yükselen bitkileri eliyle ayırınca kapalı panjurların iki kanadı arasından ışığın sızdığını fark etti. Cebinden çıkardığı çakının ucunu bu aralığa sokup içteki süzgüyü yukarı doğru itti. Panjurlar açıldı. Ağır kumaş perdeler camları örtmüştü fakat tepede bir aralık kalmıştı. Pencerenin kenarına tırmanacaksınız, diye sordu. Evet, camı biraz kesip açılan delikten tabancamı sokacağım. Siz de düdüğü ötürürsünüz. İşte düdük alın. Dikkatle yukarıya tırmandı ve pencereden bıraktığı aralığa doğru uzandı. Tabancayı cebine yerleştirmişti. Elinde camı kesebilmesi bir elmas parçası tutuyordu. Ortense alçak sesle, bir şeyler görebiliyor musunuz? Jane'in alnını cama dayadı hayretten gözleri açıldı. İnanılır gibi değil. Çabuk dedi Ortense tabancanıza davranın. Hayır düdüğü ötüreyim mi? Sakın ha. Ortense merakla kafasını pencerelerin kenarına dayadı. Prens onu yukarı çekip gö görebilmesi için kendi yanına doğru kaydı. Bakın dedi. Genç kadın içeriye baktıktan sonra bağırdı. Ne dersiniz ha bunu düşünmemiştiniz. Lüks döşenmiş bir oda, lamba ve 20 mum ışığıyla aydınlanmıştı. Yerde bir acemalısı seriliydi. Divanda Rosandre yarı uzanmıştı. Üstünde Mutlu Prenses filminde giydiği elbise vardı. Omuzları çıplaktı. Başı inci ve mücevherlerle süslenmişti. Dalbuke yerde bir yastığa diz çökmüş. Arzu ve şehvet dolu bakışlarla onu süzüyordu. Temiz giyinmişti. Üstünde bir avcı elbisesi taşıyordu. Rose mutlu, gülümsüyor ve adamın saçlarını okşuyordu. İki kez eğilip Dalbuge'yi önce alnından sonra dudaklarından uzun uzun öptü. Gözleri istekle dolu pırıl pırıl parlıyordu. Aşk dolu bir sahne. Bakışlarıyla, dudaklarıyla, titreşen elleriyle, karşılıklı duydukları aşk ve istekle çarpan iki kişi. Kulübenin sakin havası içinde sevgi ve okşayışlarından başka bir şeyin onlar için önemsiz olduğu hissediliyordu. Ortense gözlerini bu inanılmaz sahneden ayıramamıştı. Bu adam az önce gördükleri ölüm dansına çıkmış o vahşi yaratık mıydı? Ya kadın? Kendi kardeşi olabilir miydi? Nedenle ne değişmişti. senin çok iyi anladığı ve kudretini hissettiği bu duyguyla canlanmış, daha da güzelleşmişti. ''Tanrım'' diye mırıldandı. ''Nasıl da seviyor. Hem de böyle şüpheli bir adamı. İnanılır şey değil. Ona daha bu genin ne mal olduğunu söylemeli.'' dedi Renin. ''Evet, evet.'' diye tasdik etti Ortense. Adının sıkıntıla karışmasını istemiyorum. Bir an önce burayı terk etsin. Kimsenin haberi olmadan. Yumruklarıyla cama vurmaya başladı. İki sevgili korkuyla yerlerinden fırlamışlardı. Şaşkın şaşkın çevrelerine bakınıyorlardı. İlk kez Rosandre davrandı. Sevgilisinin polis tarafından arandığını biliyor olmalıydı. Onu mutfak kapısına doğru itti. Bu davranışıyla adamı kaçmaya zorluyordu. Renin neler olabileceğini sezdi. Da Bougue tuzağa düşecekti. Belki çarpışma sonucu ölebilirdi. Hemen yere sıçrayıp koşarak arka tarafa geçmek istedi. Yol karanlık ve ağaçlarla doluydu. Tam evin arka cephesine geldiği an bir silah sesi duydu. Ardından bir çığlık. Mutfağın eşiğinde dalpuge yerde uzanmış ıstırapla kıvranıyordu. Bacağı kırılmıştı. Odada rozandra elleriyle yüzünü örtmüş hıçkırıyordu. Ortense ona yaklaştı. Sarılarak kulağına fısıldadı. Benim, kız kardeşin, seni kurtarmak istedim. Tanıyamadın mı? Ruz bir şey anlamamışa benziyordu. Boş gözlerle çevresine bakınıyordu. Sonra aniden karar verip müfettişlere doğru ''Onu tutuklamaya hakkınız yok.'' dedi. ''Kötü bir şey yapmadı.'' Renin ortense kollarından tutup bir hasta gibi onu içeriye odaya götürdüler. ''Ruz öfkeyle çırpınıyor. Hakkınız yok. Neden onu tutukladınız?'' ''Evet, Kuyumcu Buge hakkında bu sabah gazetede okudum. Fakat hepsi yalan. İspat edilebilir hepsi yalan.'' diye durmadan tekrarlıyordu. Ren'in divana oturması için onu zorladı ve sert bir sesle ''Sakin olun lütfen'' dedi. ''Bu adamın araba ve yirmi bin frank çaldığını biliyoruz.'' Amerika'ya gidişini onu çılgına çevirdi. Araba bulundu. Parayı geri vereceğiz. Bir kuruşuna dahi el sürmedi. Hayır, hayır hakkınız yok. Ben buraya kendi isteğimle geldim. Seviyorum onu. Her şeyden, herkesten çok deli gibi seviyorum. İnsan hayatta bir kez sevebilir. Seviyorum işte. Zavallının gücü tükenmişti. Düşteymiş gibi konuşuyor, sesi gittikçe kısılıyordu. Sonunda yere serildi, bayılmıştı. Bir saat sonra Dalbuke yatakta, bilekleri birbirine bağlı, bahşi gözlerle çevresine bakınıyordu. Reni'nin arabayla acele gidip çağırdığı doktor ayağını sarmış ve ertesi güne dek istirahat etmesini salık vermişti. Müfettiş ve arkadaşları yanında sırayla nöbet tutuyorlardı. Ren'in elleri arkasında odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Ara ara gözü iki kardeşe kayıyor ve arz ettikleri tablo hoşuna gidiyordu. ''Bunun farkına varan Hortense ne var?'' diye sordu. Ren'in gülümseyerek garip dedi. ''Sizce garip olan ne?'' ''Eh, durum hoşuma gitti de. Rozandra'ya aşk serüveni yaşıyor. Hem kiminle? Tanrım. Oduncuyla, ehlileşmiş, süslenmiş, avcı elbisesi giyen bir orman adamı tasavvur ediyor musunuz? Hem de dudaklarından nasıl öpüyor? Bizde bir biçare kadın diyor. Onu mağarada veya mezarda arıyoruz.'' ''Ah!'' Tutsaklığın bütün acılarını çekmemiş değil, İlk gece bir mağaraya hapsedilmiş, aç susuz kalmış, ertesi gün hala yaşıyormuş. Bir tek gece onu uysal yapmaya kâfi gelmiş, Dalbuge gözüne masallardaki prens gibi görünmeye başlamış. Bir tek gecede birbirleri için yaratılmış olduklarını anlamış ve hiç ayrılmamaya karar vermişler. Bunun için de herkesten uzak bulunan bu kulübeyi kendilerine barınak seçmişler. Sanki başına gelecekleri sezinlemiş gibi filmden sonra Rose Andre burasını satın almış, onarmış ve villa gibi lüks döş etmiş. Adını da Close Jolly koymuş. Balayılarını geçirmek için buraya gelip Mutlu Prense, Prenses'i anmamak olur mu? Hem Dalbuge o filmde başardı, başarılı olmamış mıydı? Neden artistliğe devam etmesin? İşte gördüğünüz o korkunç sahneleri film denemesi olarak çeviriyorlarmış. Nereden bilelim? Renin cidden eğleniyor gibiydi. Sözlerine devam etti. Serüven boyunca mutlu, pre mutlu prensesteki olayları izledim. Sonucunda filmdeki gibi olacağını düşünmüştüm. Fakat yanılmışım. Bizim kurban gözüyle baktığımız prenses, meğerse ormanlar kralına aşıkmış. Hem ne aşk. Bizi kandırdılar. Bu oduncu değil. Don Juan da ta kendisi. Prens, orten senin dinlemediğini görüp, sözlerini yarıda kesti. Ruzun uyuşuk hali gitmişti. Ayılıyordu. Kardeşi ona sarılarak, "Rose, benim korkacak bir şey yok.'' diye fısıldadı. Alçak sesle onu yatıştırmaya devam etti. Fakat Rose kendine geldikçe yüz hatları değişiyor, acıyla doluyordu. Heykel gibi dimdik divanda oturmuştu. Renin ona yaklaşarak, ''Sizi anlıyorum adam" dedi. ''Göreviniz sevdiğiniz adamı korumaktır. Fakat acele etmeyin. Hislerinizde yanılmış olabilirsiniz. Yarın sabaha dek bekleyin. Şimdi odanıza çıkın, eşyalarınızı hazırlayın. Adınız skandala karışmasın. Güvenin bana.'' Uzun süre ısrar ettikten sonra genç kadını ikna edebildi ve ertesi sabaha dek bekleyeceğine dair ondan söz aldı. Geceyi geçirmek için hazırlıkları başladılar. Müfettişlerden biri yiyecek bir şeyler bulup sofrayı kurdu. Rose Laortense aynı odada, Ren'in, müfettiş ve iki müfettiş de zemin katta yattılar. Diğer iki polis yaralının yanında nöbet tutuyorlardı. Gece olaysız geçti. Sabahleyin Clement'in haber verdiği jandarmalar erkenden geldi. Dalbuge, hapishanenin hasta koğuşuna nakledilecekti. Reni'nin şoförü arabayı kapıya getirdi. İki kardeş gürültüden uyanıp aşağı indiler. Rosandre bir şeyler yapmak istiyor gibiydi. Ortense kuşkulu gözlerle onu süzüyordu. Sıra Dalbuge'yi kaldırıp götürmeye gelmişti. Bu görevi müfettiş üzerine aldı. Fakat odaya girdiğinde iki nöbetçinin kaldığını, ve yatakta Dalbuge'nin yerinde yerler estiğini fark etti. Adam kaçmayı başarmıştı. Olay pek heyecan uyandırmadı. Kırık bacağıyla uzaklara gidemeyeceğinden emindiler. Belki de bahçede ağaçların arasında saklanmıştı. Hemen arama başladı. Rosandre sevgilisinin yakalanacağından kuşkulu baş yaklaşıp bir şeyler demeye hazırlanırken Ren'in onu eliyle susturdu. ''Bulacaklar onu, öldürecekler.'' dedi genç kadın boğuk sesle. ''Bulamazlar.'' diye cevap verdi Ren'in. ''Nereden biliyorsunuz?'' ''Çünkü şoförümün yardımıyla onu bu gece ben kaçırdım.'' ''Müfettişlerin kahvesine uyku ilacı koyup uyuttuk.'' Rose Andre şaşırmıştı. ''Yaralı olarak nereye gidebilir? Yolda yürüyüp ölecek.'' ''Hayır.'' Hortense bu işlerden bir şey anlamamıştı fakat Renine güveni vardı. Prens sözlerine devam etti. ''Madam, iki ay sonra iyileştiğinde polise suçsuz olduğunu açıkladıktan sonra onunla beraber Amerika'ya gideceğinize ant içer misiniz?'' ''Evet, onunla evleneceğinize söz verir misiniz?'' ''Evet, öyleyse gelin. Tek kelime söylemek yok. Yüzünüzün ifadesini değiştirmeyin. Aktrist olduğunuza göre rol yapmak sizin için güç değil.'' Yavaş yavaş ümitsizliğe kapılmakta olan Mugeso'yu yanına çağırıp ''Müfettiş Bey'' dedi. Madam'ı Paris'e götürüp tedavi ettirmeliyiz. Azabı çok bozuk. Bu olayın sonucu ne olursa olsun önünüzden bir şey kaybetmeyeceksiniz. Bu gece Emniyet Müdürlüğü'ne gidip her şeyi anlatacağım. Orada çok iyi tanıdıklarım var.'' kolunu Rosandra'ya uzatıp arabaya davet etti. Yürürken genç kadının zendelediğini ve ona tutunduğunu hissediyordu. Ah tanrım, çok şükür kurtuldu, görüyorum onu, diye fısıldadı Rosandra. Arabanın şoför mahall mahallinde, Clement'in yerinde, onun elbiseleri sırtında, kasketi gözlerine doğru inik, kocaman gözlükler takmış Dalbuge oturuyordu. Sevgilisi Dalbuge. Buyurun girin, dedi Renin. Şoförün yanına oturdu. Ortense ile Prens arkaya geçtiler. Baş müfettiş şapkası elinde arabanın çevresinde dolaşıyordu. Yola koyuldular. İki kilometre kadar ileride Dalbugen'in dayanma gücü eksildi. Başı dönmeye, gözleri bulanık görmeye başladı. Bayılacağını sezmişti. Hemen arabaya yatırdılar. Ren'in direksiyona geçti. Ortense onun yanına oturdu. Lüve'ye varmadan yolda Dalbugen'in elbiseleri içinde Clement'i görüp onu da arabaya aldılar. Saatler birbirini izledi. Kimse konuşmuyor, hızla yollarına devam ediyorlardı. Ortense söyleniyor, geceki olaylar hakkında soru sormuyordu. Ayrıntıların ne önemi vardı, önemli olan sonuçtu. Kız kardeşine bakıp, onun Dalbuge'ye olan aşkının nedenli güçlü olduğunu düşünerek duygulanıyordu. Paris'e yaklaştıklarında Ren'in, ''Gece Dalbuge'ye ile konuştum.'' dedi. Buge olayıyla ilgisi olmadığını bana beni inandırdı. Görünüşüne aldanıp, onun nedenle yumuşak, sadık, sevgilisi için her şeyi göze alan biri olduğunu anlamadık. Hakkı da yok değil. İnsan sevdiği kadın için canını vermekten çekinmemeli. Yeryüzünde mevcut olan şeylerin en güzelini, mutluluğu ona hediye etmeli. Ortense memnundu. Gözleri sevinçten yaşarmıştı. Şimdiye dek böyle şeylerden prens hiç bahsetmemişti. Bu sözleriyle aralarındaki bağın, her serüvenden sonra daha da güç kazandığını ima etmek istiyor muydu? Bu garip adamın yanında kendini emniyette hissettiği kadar korkuyordu da. Onu bazenler düşman gibi görüp, kendini korumak ihtiyacını duyuyor, fakat çoğu zaman cazibesine kapılıp, sevgi dolu gözlerle ona bakmaktan kendini alıkoyamıyordu. John Louis'nin durumu Bu olay basit koşullar altında vuku buldu ve o kadar az zamanda gelişti ki, Ortense'nin aklı kalmadı. Nehrin kıyısında ikisi gezinirken bir kadın silüetinin aniden köprünün kenarından atlayıp boşluğa atıldığını fark ettiler. Her yandan çığlıklar, bağrışmalar derken Hortense Reyne'nin kolunu yakalayıp ''Ne? Atlayamazsınız, delirdiniz mi?'' diye haykırdı. Arkadaşının ceketi elinde kaldı. Prens atlamıştı bile ve sonra, sonra o da insan seline kapılıp ilerlemeye başladı. Nehrin kıyısındaki merdivenlere dek sürüklenmişti. Rey'nin kollarında ıslak siyah saçları yüzüne yapışmış bir kadınla basamakları çıkıyordu. Ölmemiş, dedi prens. Çabuk, az ötedeki eczacıyı çağırın korkulacak bir şey yok. Bu arada iki polis de olay yerine gelmişti. senin kolundan tutup meraklıları ve gazetecileri yararak bir taksiye dek ilerledi ve heyecandan titreyen genç kadını arabaya iterek kendi de yanına oturdu. Of, bu da mı başımıza geldi? Ne yapayım dostum elimde değil. Birisinin tehlikede olduğunu görünce yardım etmeden duramam. Eve gidip üstünü değiştirdi. Ortense onu arabada bekliyordu. Döndüğünde şoföre, tilsiz sokağına dedi. Nereye gidiyoruz? Gazeteden haber almaya. Adresi var mı? Evet. Bileziğinde adı ve adresi yazılıydı okuyabildim. Adı Jönevye ve Eyma. Sakın mükafat istemeye gidiyorum sanmayın. Yersiz bir merak işte. Bugüne dek belki bir düzine kadını bu durumdan kurtardım. Yani sudan çıkardım. Hepsinin sebebi aynı aşk gözü. Şimdi görürsünüz dostum. Tilsiz sokağındaki eve vardıklarında doktor da kapıdan çıkıyordu. ve Eyma babasıyla yaşıyordu. Uşak, genç kadının iyi olduğunu ve uyuduğunu söyledi. Renin Eyman'ın kurtarıcısı olarak kendini tanıtınca bunu duyan gözleri yaşlı baba koşarak geldi ve genç adama iki elini birden uzattı. Yaşlı ve cılız bir adamdı. Daha kimse bir şey sormadan hüzünlü bir sesle anlatmaya başladı. Bu ikinci teşebbüsü Mösyö, geçen hafta kendini zehirlemek istedi zavallı yavrum. Ben onun için canımı vermekten çekinmem, yaşamak istemiyorum deyip duruyor. Ah, tekrar bir delilik yapar diye nasıl korkuyorum bilseniz. Zavallı Geneviyev, neden yapsın bunu bilmem ki. Evet neden, diye sordu Renin. Nişanlısından mı ayrıldı? İyi bildiniz, evet. Nişanlısından ayrıldı. Yavrucak o kadar hassas ki. Adamın açıklamalarda bulunacağını anlayan Renin, onun boş laflarla vakit kaybetmesini önlemek için sözünü yarıda kesip, sırayla gidelim Mösyö, dedi. ''Jenevye nişanlı mıydı?'' Monsieur Eyman'ın gizleyecek bir şeyi yoktu. Evet.'' diye cevap verdi. ''Ne zamandan beri?'' ''İlkbahardan beri. Pascal'ya tatilini geçirmek için Nice'e gitmiştik. Jean-Louis Dogwimie'yi orada tanıdık. Paris'e döndüğümüzden hemen sonra, esasında annesi ve teyzesiyle köyde oturan genç adam bizim muhitimize yerleşti. İki nişanlı birbirlerini her gün görmeye başladılar.'' Doğruyu söylemem gerekirse, John Lee Vobua'yı gözüm pek tutmuyordu. Az önce John Lee Dogmey ve den bahsettiniz dedirenin aynı adam da ondan. İki adı mı var? Bilmem ki işin esrarlı yönü bu. Size ne adla kendini tanıttı? John Lee Dogmey mi? John Lee adını ne zaman duydunuz? Onu tanıyan bir bey kızıma bu adla tanıştırmış. Vobua olmuş. Dogmi olmuş. Ne fark eder? Kızım ona tapıyordu. O da karşılık veriyor gibiydi. Yazı deniz kıyısında yanından hiç ayrılmadı. Geçirdiler. Geçen ay annesi ve teyzesiyle görüşmeye gittiğinde kızım ondan şu mektubu aldı. Jöneviye birleşmemiz imkansız. Mutluluğumuzu gölgeleyecek çok engeller var. Ben de deli gibiyim. Seni her zamankinden fazla seviyorum. Affet beni. Birkaç gün sonra kızım ilk intihar teşebbüsünü yaptı. Neden kızımızdan ayrılmayı istesin? Acaba başka bir kadın mı vardı? Hayır Mösyö sanmam. Jönevyev'in dediğine göre Jean-Louis'in hayatında bir esrar var. Şundan kurtulamıyor. Yüzü daima kederli bir ifade taşıyor. En mutlu olacağı anlarda bile bu hüzün yüzünden hiç eksilmiyor. Ona neden iki isim kullandığını hiç sormadınız mı? Evet sordum. Hem de iki kez. İlkinde teyzesinin Vubua, annesininse Dogmi ve adını taşıdıklarını söyledi. Sonra... Sonra ikinci kez sorduğumda tersini dedi. Yani annesinin vuba, teyzesinin dokmisi ve olduğunu. İlk verdiği cevabı ona hatırlatınca kızardı. Ben de üstüne varmadım. Paris'ten uzakta mı yaşıyor? Bu Gitanya'da, Kah'eden 8 kilometre uzakta bulunan El Seven köşkünde. Renin birkaç dakika düşündükten sonra kararını verip yaşlı adama Matmazel Geneve'yi rahatsız etmek istemem dedi. Yalnız uyandığında ona aynen şu sözleri tekrarlayın. Jönevyev, seni kurtaran bey, nişanlını üç gün zarfında sana getireceğine dair namusu üzerine söz veriyor. Sen yalnız ona vermesi için bir pusula yaz. Yaşlı baba şaşırmıştı. Yapabilir misiniz diye fısıldadı. Zavallı yavrum ölümden kurtulur, mutlu olur. Sonra utanarak devam etti. Ah Mösyö! ''Yalnız onu hayata kavuşturmuş olmaz. Aynı zamanda namusunu da kurtarmış olursunuz. Nişanlılık sınırlarını aştıklarından ve yakında kızımın herkesin ayıplayacağı bir duruma düşeceğinden şüpheleniyorum.'' ''Susun, Mösyö!'' diye emretti reynin. Bazı şeyleri söylememek daha iyi. Aynı akşam Ortenze ile Renin, ''Bugitanya'ya gitmek için trene bindiler. Sabah on dakika varmışlardı.'' Öğle de orada yedikten sonra bir araba kiralayıp yollarına devam ettiler. Elseven köşküne vardıklarında ''Renginiz soluk dostum'' dedi reynin gülerek. ''Kuşkuluyum da ondan'' diye cevap verdi Ortense. ''İki kez kendini ölümün kucağına atmak ne demek?'' ''Korkuyorum.'' ''Neden korkuyorsunuz?'' ''Başaramayacağımızdan. Siz üzgün değil misiniz?'' ''Sevgilim adam, aksine sevinçliyim dersen bana inanır mısınız? Neden seviniyorsunuz?'' ''Ben de bilmem.'' Belki de sizi kuşkulandıran olay bana komik geliyordu ondan. ve Voboa. Biraz küf kokmuyor mu? İnanın dostum korkacak bir şey yok. Hadi gelin şimdi. Köşkün çevresinde geniş toprakları vardı. Bu topraklar tahta perdeyle çevriliydi. İki ayrı kapının birinde Madame Dogmive'nin, diğerinde Madame Voboa'nın ismi yazılıydı. Bu kapıların her birinden içeri girdiğinizde ana yoldan sağa ve sola ayrılan şimşir ağaçlarıyla çevrili iki patika vardı. Ana yol eski alçak bir köşke dek uzanıyordu. Köşkün iki yanında çirkin, ağır görünüşlü ilave kısımlar göze çarpıyordu. Patikalardan biri sağ kısma, diğeri sol kısma varıyordu. Şüphesiz solda Madame Dormy ve sağda ise Madame Voboa yaşıyordu. Köşkten gelen sesler Hortense ile Veren'ini durdurmaya zorladı. Kulak kabarttılar. Beyaz güllerle çevrili zemin katın penceresinden dışarıya akseden bu hızlı ve yüksek sesli konuşma içeride birilerinin kavga ettiğini belirtiyordu. ''Daha fazla ilerleyemeyiz.'' dedi Ortense. ''Ayıp olur.'' ''Neden ayıp olsun? Biz buraya gezintiye değil bir şeyler öğrenmeye geldik.'' diye cevap verdi Reyni. Bu arada daha da yükselen sesler kavganın devam ettiğini gösteriyordu. Öyle ki giriş kapısının yanındaki açık pencerenin önüne vardıklarında içeride iki yaşlı kadının yumruklarını sıkarak birbirlerinin üzerine yürüdüğünü bağırıp çağırdığını gördüler. Burası geniş bir yemek odasıydı. Ortadaki masanın üstünde bulunan tabaklar, yemek artıkları henüz sofranın kalkmadığını gösteriyordu. Masanın yanında bir sandalyede oturmuş piposunu tüttürüp gazetesini okuyan genç adam John Louis'den başkası olamazdı. Kendi dünyasına dalmış iki kadının kavgasına kulak asmıyordu. Kadınlardan biri zayıf uzun boyluydu. Üstünde erik rengi, ipek bir elbise vardı. Buruşuk yüzünün çevresinde uçuşan lüle lüle açık sarı saçlarıyla palyaçoya benziyordu. Diğeri daha da zayıf fakat kısa boyluydu. O da patiska'dan ince bir sabahlık giymiş, yüzünü alabildiğine boyamıştı. ''Uyuz karı seni!'' diye bağırıyordu. ''Pis hırsız, hırsız mı?'' diye kükrüyordu diğeri. ''Ya 10 on franktan sattığın örtekler ne olacak? Hırsızlık değil de ne?'' Sus, namussuz. Tuvalet masamın üstünden yok ettiğin elli frank ne olacak tanrım? Senin gibi pis karıyla nasıl yaşanır bilmem ki. Öteki bu hakarete dayanamayıp genç adama dönerek, Jean, nasıl bu dogme cadısının bana bu lafları etmesine göz yumarsın diye sordu. Bu kez uzun boylusu, genç adamı tanık tutarak, cadıymış. İşitiyor musun Louis? Yaşlı vubuğa orospunun dediklerini duyuyor musun? Sustursana onu, ne diyorsun? Aniden Jean-Louis yerinden fırlayıp masaya yumruğuyla vurdu ve çiftte deriler rahat bıraksanıza be diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Bu kez ikisi bir olup genç adama hakaret lafları yağdırmaya başladılar. Alçak, iki yüzlü yalancı, kötü evlat orospu çocuğu, piç. Jean kulaklarını elleriyle tıkamıştı. Masanın önünde durmuş, sabrı tükenmiş, iki kadını boğazlamamak için kendini zor tutuyordu. Renin alçak sesle ortenseye, ben size söylememiş miydim? Paris'te dram seyrettik. Burada ise komedi. Hadi gidelim. Bu deliler koğuşuna mı? Tabii. Ama dostum, biz buraya casusluk yapmaya değil, iş görmeye geldik. Maskesizken onları daha iyi anlarız. Emin adımlarla kapıya doğru yürüdü. Onu açtı ve ikisi birlikte odaya girdiler. Odadakiler bu beklenmedik konukları görünce şaşırdılar ve hemen sustular. Jean-Louis. Solgun ayağa kalktı. Rehin konuşmaya başladı. İlk önce kendimi tanıtayım. Ben Prens Reynin. Arkadaşım Madame Hortense. Daniel, Mail, Genevieve, Eyman'ın arkadaşıyız ve onun tarafından elçi olarak geliyoruz. İşte Monsieur size yazdığı bir mektup. Onların içeriye girmeleriyle şaşkına dönen genç adam Genevieve adını duyunca daha da şaşırdı. Ne söyleyeceğini bilmeden yaşlı kadını yeni gelenlere tanıştırmaya koyuldu ve ağzından şu garip tümce çıkıverdi. Madame Dorvime, annem. Madame Vubo, annem. Uzun bir sessizlik oldu. Renin ev sahiplerini selamladı. Ortense ile ilk önce hangi anneye elini vereceğini bilemedi. Yaşlı kadınların aklı zaten başka yerdeydi. Jean-Louis'e uzanan mektubu kapmak istiyorlardı. İkisi birden, Maile mail -ey -ma, Maile Eyma'yı delirttiniz. Bu ne cüret, ne yüzsüzlük, diye bağırdılar. Sabrı tamamıyla tükenen Jean-Louis, İki kadını kollarından tutup birini sağ kapıdan, diğerini sol kapıdan dışarıya itti ve kendi konuklara dönerek mektubu açtı ve okumaya başladı. Jean-Louis, bu mektubu getiren beyi iyi karşılayın, ona güvenin, sizi seviyorum, Geneviyev. Genç adam ağır görünüşlüydü, zayıf, kemikli ve esmer yüzünde Geneviyev'in babasının dediği gibi kederli ve hüzünlü bir ifade vardı. Gözleri ruhi bunalım içinde bulunduğunu belirtiyordu. Çevresine bakınarak Geneviyev, diye birkaç kez tekrarladı. Onu arıyor gibiydi. Konuşmak istiyor fakat konuşamıyordu. Daha doğrusu ne söyleyeceğini bilemiyordu. Birkaç aydan beri hem şahsıyla hem ailesiyle yaptığı mücadele onu bitik düşürmüştü. Şimdi özel yaşamına karışan bu yabancılara ne diyebilirdi? Reynin aniden söze başladı. "Monsieur," dedi. Ayrıldığınızdan bu yana iki kez Geneviyev kendini öldürmek istedi. ''Üçüncü bir teşebbüste bulunacağından korkuyoruz.'' Ölümü size bir şey kazandıracak mı? İşte bunu öğrenmeye geldim. Louis yanındaki sandalyeye yıkıldı ve yüzünü iki elinin arasına alarak mırıldandı. Kendini öldürmek mi istedi dediniz. Olamaz, hayır. Renin ona yaklaşarak omzuna dokundu ve Emin olun Mösyö, bize güvenip her şeyi açıklamanız sizin yararınıza. Biz Jöneviye ve Eyman'ın dostlarıyız. Yardım edeceğimize dair ona söz verdik. Hadi çekinmeyin, konuşun. Genç adam başını kaldırıp ''Çekinmeyeceğim artık.'' dedi. ''Çekinmeyeceğim ve konuşacağım. Az önce burada görüp duyduklarınız hayatım hakkında size az çok bilgi verebilmiştir sanırım. Anlatacaklarım size belki de gülünç gelecek. Kader insana bazen öyle oyunlar oynuyor ki.'' Bundan 27 yıl önce El Seven Köşkü'nde bir doktor yaşıyormuş. Adamın geliri fazla olmadığından odalardan birini veya ikisini her yaz kiraya verirmiş. Böylece bir yıl... Madame Ogmi ve yazı burada geçirmiş. Ertesi yılda Madame Vubois köşkte kiracı olarak kalmış. İki kadın birbirlerini tanımıyorlarmış. Biri bir kaptanla, diğeri bir tüccarla evliymiş. İkisi de hamileyken aynı yıl kocalarını kaybedip dul kalmışlar. Şehirden uzak yerlerde yaşadıkları için doktora haber yollayıp doğum için köşke geleceklerini bildirmişler. Doktor kabul etmiş ve sonbaharda ikisi de el sevine damlamışlar. Bu yemek odasının arkasındaki iki ufak odaya yerleşmişler. Doktorun bir de bekçisi varmış. İki hanım oturur hem sohbet eder hem doğacak çocuklarına kundak bezitik yerlermiş. İkisi de erkek evlat istiyorlarmış. Adlarını da önceden kararlaştırmışlar. Birinin ki John, diğerinin ki Louis olacakmış. Bu gece uzak bir köyden doktora hastaya çağırmışlar. Adam ancak ertesi gün eve dönebileceğini söyleyerek ve uşağını da yanına alarak yola koyulmuş. Bunu fırsat bilen hizmetçi kız hemen sevgilisine koşmuş. Kaderin cilvesi mi desek, aksi rastlantı mı desek, Madame Dogwimel'in o gece sancısı tutmaz mı? Bekçi kadın. Bu sinyal az çok ebelikten anlıyormuş. Hemen yardımına koşmuş. O sancıdan kıvranıp inliye dursun. Öte yandan Vubua'da da ilk belirtiler görünmüş. Bu kez... Hizmetçi kadın şaşkına dönmüş. Bir odadan diğerine koşuyor. Pencereyi açıp doktor diye bağırıyor. Daha olmazsa diz çöküp tanrım diye yalvarıyormuş. İlk önce madame Vobua doğum yapmış ve bir oğlan dünyaya getirmiş. Bekçi kadın çocuğu hemen alıp yıkamış, sarmalamış ve bu odaya getirip beşiye yerleştirmiş. Madame dormi ve hala inleyip duruyormuş. Öte yandan çocuk bağırmaya başlamış. Bütün bu kargaşalık içinde bir de lambanın gazı bitmez mi? Kalmışlar mum ışığına. Bir yandan rüzgarın sesi, bir yandan çocuğun viyaklaması, kadın inleyişleri, bir de karanlık derken bu signal çılgına dönmüş, ne yapacağını şaşırmış. Neyse, sabahın beşinde Madame Dogmivelle de muradına ermiş, bir erkek çocuk da o doğurmuş. Bu signal onu da yıkayıp sarmaladıktan sonra getirip yavru Vubua'nın yanındaki beşe yatırmış. Sonra tekrar lohusaların yanına gidip odayı temizledikten, odaları topladıktan sonra yorgun, bitik, beşiklerin yanına dönünce dehşetten gözleri dışarı fırlamış. İkisini de aynı cins kundak bezine sarıp karanlıkta yanlışlıkla aynı beşiye yan yana yatırdığını görmez mi? Aklı karışmış. Hangisinin dogmival, hangisinin vubu olduğunu ayırt edememiş. Birini kucağıma alayım derken ellerinin buz gibi olduğunu fark etmiş. Nefes almıyormuş. Ölmüş mü? Demiş kendi kendine ve büsbütün paniğe kapılmış. Üç saat sonra doktor eve döndüğünde çılgına dönmüş. İki anneyle diz çökmüş yakaran bu signolu görüp şaşırmış. Zavallı bense bir anne Dogmiva'nın bir anne Vubo'nun kolları arasında viyaklayıp duruyormuşum. Doktor işi halletmek için araya girmiş. Birinden birinin hiç olmazsa kanuni yönden hakkından feragat etmesi için ayrı ayrı yalvarmış. Fakat nafile ikisi de inat edip duruyormuş. ''Neden Jean-Louis olacak eğer hakiki Dorvimel ise?'' diye soruyor. Öteki, ''Neden Louis Dorvimel olacak eğer hakiki Vubo ise?'' diye cevap veriyormuş. Sonunda anasız babası sayılıp Jean-Louis olmuş çıkmışım. Rinin sessiz dinlemişti fakat ortense gülmemek için kendini zor tutuyordu. Jean-Louis bunun farkına varmış olacak ki genç kadına dönüp ''Anlatacaklarımı gülünç bulacağınızı size önceden söylemiştim madam dedi. Fakat görünüşte komik olan durum benim için çok acı. İki kadın bir yandan içlerini şüphe kemirirken bir yandan beni öz evlatları sanıp seviyor ve paylaşamıyorlardı. Ayrı karakterde olup ayrı eğitim görmüş fakat benden ayrılamadıkları için beraber yaşamak zorunda kalan bu zavallılar sonunda birbirlerinden nefret etmeye başladılar. İşte ben bu ortamda büyüdüm. Öğrendiğim iki şey kin ve nefret duygusu oldu. Şefkate muhtaç çocuk kalbim beni... Birinden birine koşmaya zorlarken diğeri kıskançlık ve nefretle bakıyordu. Doktor ölünce bu köşkü satın aldılar. İki yanına da ilaveler yaptılar. Isırap dolu bir çocukluk devresinden sonra korkunç koşullar altında geçen gençlik yıllarım. İşte bütün hikayem bu. Benden daha çok acı çeken birinin var olduğunu sanmıyorum. Onlardan ayrılmalıydınız, dedi Hortense. Artık gülmek istemiyordu. İnsan annesini terk edemez, diye cevap verdi Jean-Louis. ''Bu kadınlardan birinin annem olduğunu biliyorum. Bir anne de oğlunu bırakamaz. İkisinin de benim üstümde hakları var. Üçlü yaşantımızı sürdürmek zorundayız. Kürek mahkumları gibi acıyla, ümitle birbirimize bağlandık. Bu yaz Jöneviye ve karşı duyduğum aşk bana kuvvet verdi. Anne diye hitap ettiğim iki kadına durumu anlattım. Ağlayıp sızlandılar. Nişanlıma düşman gözüyle bakmaya başladılar. Jöneviye'yi nasıl buraya getirebilir? Onların arasına bırakabilirdim.'' Onu da kurban etmeye hakkım yoktu. Jean-Louis gitgide coşmuştu. Bu son sözleri söylediğinde görevini yapmış gibi bir tavır takınmıştı. Esasında çektiği acılar onu uyuşturmuş, kendine güveni sarsılmış, alın yazısıymış sandığı bu gülünç durumu, yük gibi sırtında taşımayı kabullenmiş ve bir an önce ondan kurtulmayı düşünmemişti. Yazı masasının önüne oturup bir mektup yazdı ve uzattı. Bu iki satırlık pusulayı... Jenevye ve götürmek zahmetine katlanır mısınız? Tekrar ondan özür dilerim. İlk önce Rey'nin yerinden kıpırdamadı. Sonra aniden mektubu alıp yırttı. Bu da ne demek? Bu mektubu götürmeyeceğim demek. Neden acaba? Siz de bizimle birlikte geleceksiniz de ondan. Ben mi? Evet. Yarın Jenevye'nin yanında olup ona evlenme teklifinde bulunacaksınız. Jean-Louis şüpheyle Ren'ine baktı. Anlattıklarımdan hiçbir şey anlamadı bu adam diyordu aklından. Sonra omuz silkip... Kendinizden pek emin konuşuyorsunuz. Böyle konuşmam için sebeplerim var. Ne sebebi? Size bir tanesini söyleyeceğim. Bir tek fakat bu araştırmalarıma yardımcı olmanız için yeterlidir. Araştırmalar mı? O da neden? Hikayenizin tamamıyla doğru olmadığını ispatlamak için. Jean-Louis alınmıştı. İnanın Mösyö, doğruyu olduğu gibi anlattım size. Yanlış anladınız, diye cevap verdi Renin. ''Siz doğru olduğuna inandığınız için öyle anlattınız. Fakat doğru başka türlü olmalı.'' Jean-Louis kollarını göğsüne kavuşturdu. ''Benim doğruyu bilme şansım sizden fazla.'' ''Neden fazla olsun? Doğduğunuzda olanlardan haberiniz yoktu herhalde. Size sonradan anlattılar. Ne sizin, ne de Madame Dogvime, Madame Vauban'ın elinde delil var.'' Sabrı tükenen Jean, ''Ne delili?'' diye haykırdı. ''Karışıklığı kanıtlayacak herhangi bir delil demek istiyorum.'' Nasıl? Şüphe kaldıracak bir durum yok ki. Çocuklar yan yana beşiğe yatırılmış ve birbirlerinden ayırt edilecek hiçbir işaret yokmuş. Bekçi kadın ne bilsin? Kadının anlattıkları bunlar. Kadının anlattıkları mı? Onu suçluyorsunuz demek. Hayır suçlamıyorum. Evet evet. Yalan konuştuğunu söylemek istiyorsunuz. Neden yalan desin? Bir çıkarı yok ki bu işte. Konuşmalar şüphesiz kapıdan dinlemiş olan Madame Dogmille ve Madame Vobua. Yavaşça kimse fark etmeden içeriye girmişlerdi ve ''Hayır, olamaz, o günden bu yana belki yüz kere kadını soruşturduk, hep aynı cevabı verdi.'' diyorlardı. ''Konuşun, konuşun Mösyö.'' diye emretti Jean-Louis. ''Düşüncelerinizi açıklayın. Neden şüpheye düştüğünüzü onlara da anlatın.'' ''Anlatılanlar mantığa uygun değil de ondan.'' dedi Renin. ''Hepsi rastlantı olamaz. Doktorun, uşağın, hizmetçinin evde bulunmadığı gece iki kadının aynı anda sancılanması.'' İkisinin de erkek doğurması, lambanın yanmaması gibi olayların bir araya gelmesini hayli garip bir rastlantı olarak kabul edelim. Ama ebenin çocukları karıştırmasını asla kabul etmem. Onları yan yana yatırmış olsa da biri sağda biri solda olmalı. Aynı cins bezde sarılı olsalar da aralarında doldukları an ebenin hafızasında olmuş ve düşünmeden bulabileceği bir ayrıntı olmalı. Romanlarda belki böyle olaylara rastlarız fakat hayatta asla... Bu signolün de çocukları karıştırdığını kabul etmiyorum. O gece kendi de gibi emin konuşuyordu. İkna kabiliyeti o kadar yüksekti ki dinleyenlerin 27 yıllık inancı sarsılmıştı. İki kadın oğulları prensin çevresini sarmışlar, kuşkulu gözlerle ona bakıyorlardı. İçlerinden biri, öyleyse, bu signolu bir şeyler biliyor fakat doğruyu söylemiyor, dedi. Renin cevap verdi, kimse olmadan bir şey diyemem, yalnız... ''O günkü davranışında sözlerine ve doğruya uymayan bir şey olmalı. İçinde bulunduğumuz esrar onun bir saniyelik dalgınlığından değil de bizim fark edemediğimiz fakat yalnız onun bildiği başka bir şeye bağlı.'' Jean-Louis ümitlenmişti. ''Yaşıyor, kalede oturuyor. Onu buraya çağırabiliriz.'' diye bağırdı. ''Annelerden biri ben gidip getireceğim.'' dedi. ''Hayır.'' dedi Renin. ''Sizin gitmenizi istemiyorum.'' ''Benim gitmemi ister misiniz?'' diye sordu Orten'si. Arabayla hemen gider, kadını benimle gelmeye ikna ederim. Nerede oturuyor? Karen'in merkezinde ufak bir tuhafiye dükkanına sahip, dedi Jean-Louis. Şoför size yolu gösterir. Herkes tanır onu. Sevgili dostum, diye ekledi Renin, Ortense'ye dönerek. Sakın onu ne neden aradığımızı söylemeyin. Meraklanırsa meraklansın, fakat hiçbir şeyden haberi olmamalı. Bilhassa buna dikkat etmeliyiz. Hortense'nin gidişini izleyen dakikalar derin bir ümitsizlik içinde geçti. Ren'in, Jean-Louis'nin ince zevkini belirten kıymetli halılar, antika koltuklar ve güzel, zarif biblolarla döşenmiş bu odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Burası cidden jean Louis'a aitti. Halbuki bitişik odalara açılan kapılardan iki annenin zevksizliği göze çarpıyordu. Ren'in genç adama yaklaşarak alçak sesle, ''Zengin midirler?'' diye sordu. ''Evet, Yasiz." Köşkün ve çevresindeki toprakların bana ait olmasını istediler. Böylece maddi bağımsızlığımı kazandım. Aileleri var mı? İkisinin de birer kız kardeşi var. Gerektiğinde onlara güvenilebilir mi? Bazen buradan ayrılıp öz kardeşleriyle yaşamayı düşünmediler değil fakat bu bir tasarıdan ibaret kaldı. Tekrar ediyorum Mösyö, boşuna vakit kaybediyorsunuz. Bunlarla başa çıkılmaz. Dışarıda bir fren sesi duyuldu. Kadınlar hemen yerlerinden sıçradılar. Durun, dedi Renin. ''Bırakın ben konuşayım. Soru sormak işe yaramaz. Onu şaşırtmalıyız. Kapana kıstırmalıyız.'' Araba çimenliğin yanından dönüp pencerenin önünde durdu. Ortense yere atlayıp elini kadife bir bluzla büzgülü bir etek giymiş olan yaşlı kadına uzattı. Kadın şaşkın odaya girdi. Uzun çenesi ve sivri dişleriyle bir tazıyı andırıyordu. ''Ne var madame dogmimi ve?'' diye kuşkuyla sordu. ''Günaydın madame bu bu Kadınlar cevap vermedi. Renin ona yaklaşarak sert bir sesle ''Meseleyi ben açıklayacağım. Matmazel Busignol" dedi. ''Lütfen söyleyeceğim. Her kelimeyi dikkatle dinleyin.'' Karşısındakinin suçluluğundan hiç şüphe etmeyen bir sorgu yargıcı tavrıyla sözlerine devam etmi. Matmazel Busignol, ''Bundan 27 yıl önce bu köşkte vuku bulan bir drama aydınlatmak için Paris Emniyet Amirliği tarafından görevle buraya gönderildim. Verdiğiniz yanlış ifadelerle ilgili delillerim var.'' ''Doğruyu gizleyerek üç kişinin kaderini elinizde tuttunuz. Bu yaptığınızın adaletin nezdinde suç sayıldığını biliyorsunuz. Öyle ki şimdi sizi avukatınızla birlikte sorguya çekebilmeleri için Paris'e götüreceğim.'' Parise mi, avukatım mı?'' diye sızlanmaya başladı yaşlı kadın. ''Evet, sizi tutuklamak için komut aldım. Fakat şimdi suçunuzu itiraf edip olayı olduğu gibi anlarsanız belki bir hal çaresi buluruz.'' Kadın korkudan tir tir titriyordu. Trenine karşı gelecek gücü yoktu. ''Diğer şeyi söylemeyi kabul ediyor musunuz?'' diye sordu prens. ''Söyleyecek bir şeyim yok ki. Kötü bir şey yapmadım ben. Öyleyse hazırlanın gidelim. Hayır.'' diye yalvarmaya başladı yaşlı kadın. ''Konuşmaya karar verdiniz mi?'' ''Evet.'' ''Hemen şimdi değil. Zira vaktim yok. Trene yetişmeliyim. Bu iş burada hallolmalı. Kaçmak yok anlaşıldı mı?'' diyerek Jean-Louis'i işaret etti ve ''Bu monsieur kimin oğludur?'' diye sordu. Madam Dogville'in mi?'' ''Hayır.'' ''Öylese Madame Vubo'nun.'' ''Hayır.'' Bu cevaplar herkesi şaşırttı. ''Açıklayın.'' dedi Ren'in saatine bakarak. Bu signal diz çöküp ağlamaya başladı. Kısık kısık cümlelerle konuşabiliyordu. Hepsi bir şeyler duyabilmek için ona yaklaştılar. O akşam bir bey geldi. Elinde doktora emanet etmek istediği battaniyeye sarılı yeni doğmuş bir çocuk vardı. Doktor evde olmadığından... Onu beklemek için bu odada oturdu. Bütün işleri o yaptı işte. Ne? Ne yaptı diye ısrar ettirenin yaşlı kadın ellerini, avuçlarını almış onu konuşmaya davet ediyordu. Jean-Louis ve iki anneler kuşkulu gözlerle kadına bakıyor, ağzından çıkacak ve hayatlarının yönünü değiştirecek kelimeleri merakla bekliyorlardı. Sonunda bir cinayeti açıklar gibi ellerini birbirine kavuşturmuş, beklenilen kelimeleri söyledi. Çocukların ikisi de ölmüştü. Odada doktoru bekleyen Mönsio bunu görünce bana yaklaşarak bütün söyledikleri sesinin tonu hepsi, hepsi daha kulaklarımda. Rastlantılar beni görevimi yapmaya zorluyor. Oğlumun mutlu olması için bu durumdan faydalanmalıyım. Alın çocuğu, ölenlerin yerine koyun deyip oğlunu bana uzattı. Ağzımı sıkı tutmam için de para teklif etti. Böylece hem çocuğun mutlu olacağına inanmış hem de oğlunun aylık masraflarını karşılamak için ödeyeceği paradan kurtulmuştu. Anlaşmayı kabul ettim. Yalnız bana zor bir görev düşüyordu. Çocuğu hangisinin yerine koyacaktım? Louis Dogmirmam'ı Jean Wubuan'ın mı? Adam ne yapmam gerektiğini açıklayarak bana yardımcı oldu. Ben de onun dediği gibi davrandım. Sonra adam ölü çocuklardan birini aldı. Oğlunun battaniyesine sarıp evden ayrıldı. Bu signal başını önüne eğmiş ağlamaya devam ediyordu. Renin ona yaklaşarak tatlılıkla, ''Söyledikleriniz kişisel araştırmalarıma uyuyor. Sizi sonuç için daha sonra haberdar edeceğiz.'' ''Paris'e gitmeyecek miyim?'' ''Hayır. Evime gidebilir miyim?'' ''Şimdilik evet. Şehirde dedikodu olmaz ya.'' ''Hayır.'' Ah, az daha son sorumu unutuyordum. Bu az önce bahsettiğiniz adamın adını biliyor musunuz? Sormayı akıl etmemiştim. Ona daha sonra rastladınız mı? Hayır. Başka aldı, anlatacaklarınız var mı? Başka şey yok. İtiraflarınızın yazılı metnini imzalar mısınız? Evet. İyi. Bir iki haftadan tekrar sizi rahatsız ederiz. Bu arada bu konuştuklarımızdan kimseye bahsetmeyin. Yaşlı kadın ayağa kalkıp istavroz çıkardı. Gücünü yitirdiğinden reynine yaslanmak zorundaydı. Prens onu kapıya dek götürdü. Geri döndüğünde Jean-Louis ve iki kadın el ele tutuşmuş olduklarını hayretle gördü. Kendilerinin farkına varmadan birbirlerine karşı besledikleri nefret ve kin duygusu kaybolmuş, yerini sükünete bırakmıştı. ''Acele edelim'' dedi Hortense'ye. ''Jean-Louis şaşkınlığından sıyrılmadan onu beraberinizde götürmeliyiz.'' Ortense düşünceli görünüyordu. Alçak sesle, kadının neden koymadınız? anlattıklarıyla sizi ikna edebildi mi?'' diye sordu. ''Hayır, tatmin olmadım. Fakat daha başka bir şey bilmiyorsa ne yapsın?'' ''Bilmiyor mu acaba? Daha sonra konuşuruz sevgili dostum. Şimdi ilk iş, Jean-Louis'i beraber götürmek. Hemen şimdi. Yoksa...'' Sonra genç adama dönerek düşüncelerini açıkladı. ''Son olaylar. Sizi...'' Madam Vuba'yı ve Madame Dogmimo'yı bir süre ayrı yaşamaya zorluyor. Böylece düşünecek ve kişisel bir karara varacak vaktiniz olur. Siz bizimle gelin, Mösyö. Şu anda sizin için en önemli şey nişanlızı Genevye Eyma'yı kurtarmaktır. Jean-Louis kararsızdı. Bu kez Renin kadınlara dönerek, ''Siz de benim gibi düşünüyorsunuz sanırım.'' dedi. Başlarıyla tasdik ettiler. ''Gördünüz mü, Mösyö?'' diye sözlerine devam etti. ''Hepimiz fikiriz. ''Böyle anlarda ayrılık en iyi çaredir. Birkaç gün için fazla değil. Sonra eğer isterseniz tekrar Jonevyevi terk edip yaşantınıza devam edebilirsiniz. Fakat bu birkaç gün önemlidir. Acele edin Mösyö.'' Fazla düşünmesine imkan vermeden, hazırlanması için genç adamı kapıya doğru itti. Yarım saat sonra Jean-Louis köşkü terk ediyordu. ''Artık buraya evli olarak döner.'' dedi Ren'in yolda Ortense'ye. ''Nemnun musunuz?'' ''Evet.'' ''Zavallı Jöneviye ve Eyma mutlu olur.'' diye cevap verdi genç kadın. Trene binince ikisi yemek yemek için arka vagona geçtiklerinde Ren'in şimdiye dek sorularına hep kesik cevaplar veren Ortense'ye dönerek ''Ne var sevgili dostum, neden düşüncelisiniz?'' diye sordu. ''Ben mi?'' ''Yok canım, size öyle geliyor.'' ''Evet, evet, sizi iyi tanıyorum, kaçamak yok.'' Ortense gülerek ''Peki öyle olsun.'' dedi. ''Madem ki ısrar ediyorsunuz, söyleyeyim.'' ''Sonuç...'' Genevyev Eyma için tatmin edici fakat esrarın bu şekilde çözümlenmesi bilmem ki pek ikna olmadım. Yani bu kez size hayal kırıklığına uğrattım demek istiyorsunuz. Galiba öyle. Esasında ikinci bir rol oynadım. Ne yaptım ki? Geldik, John Louis'nin sızlanmalarını dinledik, eve kadını çağırdık ve iş sona erdi. İşte beni düşündüren de bu ya. İşin bittiğine pek emin değilim. Aslında yaşadığım diğer serüven benim üstümde daha iyi bir etki bırakmıştı. ''Nasıl söyleyeyim? Daha açık, daha bariz. Ve bu size karanlık görünüyor. Karanlık belki bitmemiş gibi. Nasıl bitmemiş? Bilmem ki kadının itirafları o kadar beklenmedik ki. Sözlerini yarıda kestiğimin farkına varmadınız mı? Fazla aydıntılara girmesini istemedim. Nasıl? Daha uzun konuşsaydı sözlerine kimse inanmayacaktı. İnanmayacak mı? Ne? Eh, söyledikleri pek inanılır şeyler değildi de ondan.'' Gece bir bey geliyor, kollarında bir çocuk derken bir ceset alıp gidiyor. Daha bir sürü palavra. Ne yapalım dostum kısa zamanda ancak bu kadar laf uydurulabilir. Hortense ses şaşkın prense bakıyordu. Ne demek istiyorsunuz diye sordum. Eh, bu kadınları ikna etmek için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Eve kadınla acele bir senaryo hazırladık. Rolünde de başarılı oldu sayılır. Ses tonu şaşkınlık ifadesi, gözyaşları hepsi yerindeydi. İnanılır şey değil. Daha önce görmüş müydünüz onu? Görmem iyi cevap ediyordu. Peki ne vakit? Sabahleyin kare vardığımızda siz otelde makyajınızı hazırlarken ben bu işte uğraştım. Çevrede Dogminal ve Vubua olayını bilmeyen yok. Hemen Eben'in yerini gösterdiler. Onunla çabuk anlaştık. 10 bin frankın adını duyunca hiç zorluk çıkarmadı. Anlattıkları pek uydurma şeylerdi. O kadar da değil dostum. Siz de değerleri gibi pek güzel inandınız. Esas olan buydu. Bir omuz darbesiyle 27 yıllık inançlarını yıkmak gerekiyordu. Şarlatanlık işe yaradı. İki çocuğa yürüte edememek mi? Yalan. Asla kabul etmem. Hepiniz bir esrarın kurbanlarısınız. Aydınlatmamız gerek ve daha birçok palavra. jean Louis hemen söze karıştı. Kolayı var. Bostog Nil yaşıyor. Gidip çağıralım. Ve Ebe Hanım sahneye çıkıp rolünü başarıyla oynadı. Ben de şaşkınlıklarını bir fırsat bilip genç adamı bizimle gelmeye ikna ettim. Hortense başını salladı ve şaşkınlıklan Şaşkınlıkları geçtiyen, an işin farkına varacaklar diye düşündü. Hayır, belki şüphe edebilirler fakat doğruyu hiçbir zaman öğrenemezler. Zaten fazla düşüneceklerini de sanmıyorum. Çeyrek yüzyıldan beri şüphe içinde yaşayıp cehennem azabı çekmişler. Tekrar o hayata dönmeyi istemeyecekler. Bu durumdan kurtulabilmeleri için daha neler yutmaya hazırlanırlar. Son anlattıklarımız asıl olaydan daha gülünç değildi. Esas şimdi olayın doğruluğuna inandılar. Yola çıkmadan Madame dogue ve Madame Vubon'un başka evlere taşınma kararı verdiklerini duydum. Artık birbirlerini göremeyeceklerinden memnundular. Jean-Louis ne olacak? Jean-Louis de çifti annelerinden bıkmıştı. Annesiz kalmayı tercih edecek. Sonra Geneviye Eyma'yı seviyor. ''Hadi artık rahatlayabilirsiniz. Amacımız genç kızın mutlu olmasıydı. Onu da başardık sayılır.'' ''Önemli olan kullanılan metotlar değil, sonuçtur.'' Bazı olaylar tutuşan şapka kutusu veya sürahi gibi ipuçlarıyla aydınlanırken bazıları da psikolojiyle çözümlenir. Ortense biraz düşündükten sonra bir sorusu daha sordu. Ren'in yarı şaka yarı ciddi, ''Hala orada mısınız? Yeter dostum, artık Jean-Louis'i unutun. Bu iki anneli genç adam beni ilgilendirmiyor.'' dedi. Ortense gülümsemeye başladı. Ha şöyle, dedi prens, gülümseyin, gülün dostum, gülmek ağlamaktan iyidir. Sonra gülmeniz için başka bir sebep de var. Ne sebebi? Dişleriniz çok güzel, bana onları seyretme imkanı verin. Baltalı kadın Baltalı kadın olayı savaşı izleyen yıllarda rastladığımız en esrarengiz olaydı. Çözüm yolu bulunamamıştı ve kötü bir durum eğer rehinin araya girmeye zorlamasaydı, belki de bugüne dek esrar aydınlanmamış olacaktı. Baştan alalım. 18 ay zarfında 5 kadın kayboldu. Paris veya çevresinde yaşayan değişik hayat şartlarına sahip 20 ile 30 yaşları arasında 5 kadın. Adları şunlar Madame Ladu doktor hanımı. Mademoiselle Agdon, bir bankacının kızı. Mademoiselle Kavugi, çamaşırcı. Mademoiselle Onogin-Vegnise, terzi ve Madame Galanji Ressam. Bu yukarıda adlarını saydığımız kadınlar ne sebeple evlerinden çıkmışlardı, neden geri dönmediler, nasıl ve nerede kayboldular bilinemedi. Her olaydan 8 gün sonra Paris'in güney Güneybaniyosu'nda ayrı ayrı yerlerde cesetleri bulundu. Beşi de başlarına yedikleri balta darbeleriyle öldürülmüşlerdi. Çevrelerinde bulunan tekerlek izleri kurbanların arabayla buraya taşındıklarını gösteriyordu. Bu beş ayrı cinayetin arasında olan benzerlik, failinin aynı kişi olduğunu belirttiği o halde Gene de bütün araştırmalar boşa gitti. Tekerlek izleri kafaya dikey olarak vurulan ve alnın tam orta yerine rastlayan balta darbeleri beş cinayette de aynıydı. Sebebi mi? Kurbanların mücevherleri cüzdanları çalınmıştı. Bu basit bir hırsızın işi miydi? İntikam almak için mi işlenmişti? Çeşitli tahminler yürütüldü. Bazı ipuçları elde etmeye çalışıldı. Fakat sonunda iş bu kadarla kaldı. Ve sonra bir gün, Yolları süpüren çöpçülerden beri bir yerde bulduğu bir not defterini komşu karakola gidip bıraktı. Defterin bütün sayfaları boştu. Yalnız bir tanesinde cinayetlerin vuku bulduğu tarih sırasıyla öldürülen kadınların adları yazılıydı. Her adın yanında da üçlü bir sayı vardı. Lodu 132 Wegne ise 118 gibi olay herkes tarafından tanındığı için herhangi biri de bu adları yazmış olabilir kanısıyla belki de önem verilmeyecekti. Fakat defterde beş kişi yerine altı kişinin adları yazılıydı. Evet, Galaji 128'in altında Williamsın 114 okunuyordu. Acaba bir altıncı cinayet daha mı işlenecekti? Adından anlaşıldığına göre altıncı kurban bir İngiliz olacaktı. Aramalar sonucu bir ailenin yanında hasta bakıcılık göreviyle bulunan Herbert Williams'ın adında bir bayanın 15 günden beri kayıp olduğu öğrenildi. Aslında bu bayan iki hafta önce işinden ayrılıp İngiltere'ye ailesinin yanına dönmek için yola çıkmıştı. Geleceğinden haberdar edilen kız kardeşleri meydana çıkmadığını görünce endişelenmişlerdi. Cesedi bir posta memuru tarafından Mood'un ormanında bulundu. Onun da başı baltayla yarılmıştı. Olayın Paris'te yaşayanlar arasında nasıl heyecan uyandırdığını tahmin edebilirsiniz. Bu defter katilden başkasına ait olamazdı. Tüccar hesabı gibi bilanço tutmuştu. Bu tarihte bunu öldürdüm, şu tarihte şunu öldürdüm vesaire gibi toplam olarak elinde 6 ceset kalıyordu. Bütün yazı uzmanları şu sonuca vardılar. Kültürlü, sanatkar ruhlu, hayalperest ve hassas bir kadının el yazısıydı bunlar. Gazeteler onu baltalı kadın diye adlandırdılar. Mecmualarda onun hakkında tahminler yürütüldü, makaleler yazıldı. Bu arada genç bir gazeteci yaptığı araştırmalar sonucu, Doğruyu ortaya çıkarabilecek ve esrara ışık tutacak bir ipucu bulur gibi oldu. Adların yanına konmuş olan sayılara bir anlam verebilmek için uğraştı ve şu sonuca vardı. İki cinayeti birbirinden ayıran günlerin sayısıydı bunlar. Tahmininde doğru olduğunu hemen ispatladı. Luton'un yanında 132 yazılıydı ve cidden 132 gün sonra Vegniz kaybolmuştu. Onun adının yanında yazılı olan 118 sayısı da 118 gün sonra money Kavuru'nun kayboluşuyla denk geçiyordu. Baltalı kadının hesabında hiç yanlış yoktu. 26 Haziran günü kaybolan son kurbanın yani Miss Williamson'ın adının yanındaki 114 sayısı da acaba 114 gün sonra 18 Ekim'de yeni bir cinayetin işleneceğini mi belirtiyordu? Mantık bunu kabul ediyordu. Öyle ki 18 Ekim sabahı Reynin'le Hortense telefonla akşam için randevulaştıklarında Reynin genç kadına takılarak ''Dikkat edin'' dedi. ''Yolda baltalı kadına ararsanız yolunuzu değiştirin. Ya kadın beni kaçırırsa ne yapayım?'' ''Sizi bulabilmem için yollara çakıl taşı serpin. Baltayı tepenizde gördüğünüz son dakikaya dek. Korkmuyorum o beni kurtaracak.'' deyin. ''O yani ben.'' ''Ellerinizden öperim. Akşama görüşürüz sevgili dostum.'' Öğleden sonra Reynin işleriyle uğraştı. Bu arada gazetelere de göz atmayı ihmal etmedi. Hiçbirinde kaçırma olayı diye bir şey yazılmamıştı. Saat dokuzda Hortense ile buluşmak üzere randevu yerine gitti. Dokuz buçukta genç kadın henüz gelmemişti. Bir haber alabilmek için evine telefon edince hizmetçi madamın eve dönmediğini söyledi. Endişeye düşen Reynin Hortense'nin kiraladığı daireye koştu. İşçi kadın... Hanımın postaya mektup atmak için evden saat 2'de çıktığını ve bir daha da geri dönmediğini açıkladı. ''Bu mektup kime hitap edilmişti, bilmiyor musunuz?'' diye sordu Reynin. ''Üstünde sizin adınız ve adresiniz yazılıydı.'' dedi kadın. Gece yarısına dek bekledi, boşuna, ortansa ertesi günde eve dönmedi. ''Madamın nerede olduğunu sorduklarında yolculuğa çıktı dersiniz.'' dedi Reynin. Reni'nin hizmetçiden artık şüphesi kalmamıştı. Ortense'nin ortadan kayboluşu 18 Ekim tarihiyle açıklanıyordu. Genç kadın, Cani'nin yedinci kurbanı olacak, cinayet, kaçırılma olayından sekiz gün sonra işleniyor diye düşündü Reni'nin. Demek daha yedi günüm var, hadi altı diyelim. Bugün cumartesi olduğuna göre haftaya cuma günü öğleye dek Ortense'yi bulmuş olmalıyım. Aynı gün çalışma odasına kapanıp uşağına da yalnız yemek ve mektup dağıtma saatlerinde gelmesini tembih etti. Yerinden hemen hemen hiç kıpırdamadan dört gün öylece orada kaldı. Bu arada gazetelerin cinayetle ilgili bütün yazılarını okudu ve sonra perdeleri kapayıp kapıyı sürgüledi, divana uzanıp düşünmeye koyuldu. Salı gecesi henüz kafasında hiçbir tasarısı yoktu. En ufak bir ipucu dahi bulamamıştı. Kendine son derece güveni olduğu halde endişeye de kapılmıyor değildi. Vaktinde yetişebilecek miydi? Ya yetişemezse? Zavallı Hortense diye düşünüyor ve acı çekiyordu. Demek genç kadına karşı beslediği duygu göründüğünden daha kuvvetliydi. Başta onu kurtarmak istemişti, sonra oyalamak, mutlu kılmak derken iş aşka dönüşmüştü. Başkalarıyla ilgili olayların dışında pek birbirlerini görmedikleri için ikisi de bu duygunun farkına varmamışlardı. Fakat işte şu anda genç kadının hayatı tehlikedeyken onun kendi yaşamında ne derece geniş bir yer tuttuğunu fark etmiş ve henüz elinde onu kurtarabilme imkanlarını bulmadığından ümitsizliğe kapılmıştı. Gece sabaha dek uyuyamamıştı. Çarşamba sabahı ilginç bir ilerleme kaydetmişti. Havasızlıktan boğuluyor gibiydi. Pencereleri açtı ve odada dolaşmaya başladı. Daha sonra sokak kapısına kadar gitti ve geri döndü. Ortense acı çekiyor. Ortense uçurumun dibinde. Balta tepesinde sallanıyor. Beni imdadına çağırıyor. Ve ben bir şey yapamıyorum diye kendi kendine konuşmaya koyuldu. Akşam saat beşte. Gazetede tekrar maktullerin adlarını okurken kalbi yerinden hoplar gibi oldu. Kafasında şimşek çaktı. Hemen nasıl işe başlayacağını planladı. Şoförü Clement'le ertesi gün basılması için gazeteye ufak bir ilan yolladı. Clement'in bir başka görevi daha vardı. İkinci kurbağanın yani Mükevere'nin eskiden çalıştığı Kubura'daki çamaşırhaneye gidip bilgi toplayacaktı. Perşembe günü reynin yerinden kımırt, kıpırdamadı. Öğleden sonra verdiği ilandan ötürü bir sürü mektup gelmeye başladı. İki de telgraf aldı. Fakat hiçbiri onu tatmin etmedi. Saat üçte, Trekkoro'dan atılmış kısa bir mektup eline geçti. Evirdi, çevirdi, yazıyı inceledi. Gazeteye tekrar bir göz attıktan sonra, ''Galiba bu yoldan ilerleyebiliriz.'' dedi. Adres rehberine baktı. Monsieur de Luhdi Venuf kolonilerde eskiden valilik yapmış.'' Avenue Klebe B 47. Hemen arabasına atlayıp şoförün adresi tekrarladı. Kıymetli kitaplarla dolu bir kütüphanenin bulunduğu çalışma odasına buyur edildi. Monsieur de Luthi Venuf henüz genç sayılacak yaştaydı. Kibar davranışları, güler yüzü, emniyet ve sempati uyandırıyordu. Vali Bey diye söze başladı Renin. Baltalı kadının kurbanlarından olan Onogin ve Ignisi'yi tanıdığınızı gazetelerde okudum ve bu nedenle sizi rahatsız ettim. Evet tanırdık diye cevap verdi Monsieur Deluhti. Karım dikiş için gündelikçi olarak çağırırdı zavallı kızım. Vah! Arkadaşlarımdan bir hanım diğer altı maktul gibi aniden ortadan kayboldu. Ne dediniz? Bütün günlük gazeteleri izledim. 18 Ekim'de böyle bir olaydan bahsedilmiyordu. Monsieur Deluhti son derece heyecanlanmıştı. Evet, 18 Ekim günü sevdiğim kadın kaçırıldı. Bugün ayın 24'ü. İşte iki gün sonra cinayet işlenecek. Korkunç bir şey bu. Bir şeyler yapmalıyız, önlemeliyiz. Bana yardımcı olsanız belki de başarırız Vali Bey. Polise haber verdiniz mi? Hayır. Bundan önceki altı olayda polis bir şey yapamadığına göre bunda da başarı gösteremeyeceğini düşünüp haber vermedim. Anlaşılan düşmanımız son derece zeki ve işini bilen biri. Cinayetlerden sonra polisin kolaylıkla bulabileceği hiçbir iz bırakmıyor. Öyleyse ne yaptınız? Dört gün düşündüm. Monsieur de Luthi Venuf, alaylı bir ifadeyle muhatabını süzdükten sonra, "Düşüncenizin sonucu ne?" diye sordu. "İlk önce dedirenin olayı baştan başa inceledim. Cinayetlerin sebebi şimdiye dek bulunamadığına göre, benden önce yürütülen tahminlerin hepsini bertaraf ettim ve bu işin sebepsiz yapılacağı kanısına vardım." "Ne demek? Bu bir delinin işidir demek vali bey?" Luhtivanif şaşırmıştı. Deli mi diye haykırdı. Evet, baltalı kadın dedikleri kişi bir akıl hastasıdır. Öyleyse tımarhanede bulunması gerekirdi. Belki de oradadır. Belki de zararsız göründüğü için ara sıra sokağa çıkma izni vardır. Zaten bu cins deliler en tehlikeli ve korkunç insanlar değil mi? Bence baltalı kadın da bunlardan biri. Bir fikri sabit ve bir işin aynı düzenle tekrarı işte delilerde en karakteristik olan yön. Baltalı kadının ne düşünceyle bu cinayetleri işlediğini bilmiyorum fakat yaptığı iş hep aynı. Kurban, kaçırılma olayından 8 gün sonra öldürülüyor. Aynı darbe yiyor, aynı araç kullanılıyor ve darbe dikeyini alnın ortasına indiriliyor. Herhangi bir cani çeşitli cinayetler işler. Aynı tarz öldürmediği düşünülse bile eli titrer, yanılabilir. Baltalı kadının eli titremiyor. Sanki ölçüyor ve işini öyle görüyor. ''Bilmem ki daha başka açıklamalarda bulunmam gerekiyordu. Pek sanmıyorum. Siz de bu cinayetlerin bir makine veya saat düzeniyle işlediğine inandınız.'' M. Lutvi, Venov Venuf, başıyla tasdik etti. ''Evet, evet. Görüşünüz doğru olmadı. Peki, baltalık kadında Hesap hastalığı var diyelim fakat kurbanlarında hiçbir benzerlik öze çarpmıyor. Onları hesapla değil, gelişi güzel seçmiş.'' ''Ah, vali bey.'' dedi Reynin. ''İşte benim de kafamı kurcalayan bu değil mi?'' Neden ortenseyi kaçırsın? Milyonlarca kadın arasında neden onu seçsin? Neden Wegne'se? Neden William'sın? Neden? Eğer kadın cidden akıl hastasıysa kurbanları arasında da bir tercih yapması gerekiyor. Bu kadınlarda bulunan hangi meziyet, hangi kusur, hangi işaret baltalık kadını vurmaya zorluyor? Bunu bulabildiniz mi? Renin derin bir nefes aldıktan sonra sözlerine devam etti. Evet Vali Bey buldum fakat bulabilmem için birkaç kez kurbanların listesini gözden geçirmem gerekti. İşte doğruyu bulmaya yarayan bu ayrıntıları. Beyin ancak haddinden fazla düşünce ve çaba sonucu kaydedebiliyor. Açıklar mısınız lütfen? Vali Bey, listede kurbanların bazılarının yalnız soyadları yazılıydı. Halbuki Wagnese ve Williamson'dan Onogin ve Herbert diye bahsediliyordu. Bu adları Hortense'den Daniel karşılaştırılınca mesele aydınlandı. Anlayamadım. Aslında çok basit. Fakat liste beni şaşırttı. Eğer hepsini adlarıyla yazmış olsalardı, bakar bakmaz benzerliği fark edecektim. Şimdi biraz anlar gibi oldunuz mu? Ne diyorsunuz? Demek istediğim şu. Gözümüzün önünde üç ad var. Üçü de H harfiyle başlıyor ve üçünü de harf sayısı aynı. O da bu düşüncemi kanıtlıyor. Artık daha fazla aramam gerekmez. İkna olabildim. Sonra dikkatimi çeken bir nokta var. H harfi alfabede 11. A harf 8. Sırada 8 sayısı da Fransızca'da H harfiyle başlıyor. Gördüğünüz gibi Vali Bey Cani her yerde H harfini aramış. Dahası var. Cinayet aracını baş harfini düşünün. İşte bir H daha. Bu açıklamalardan sonra siz de Baltalı Kadının bir akıl hastası olduğuna kanaat getirdiniz sanırım. Renin sözlerini burada keserek Luhti ve Nufa yaklaştı ve hasta mısınız renginiz çok soluk?'' diye sordu. Cidden adamın alnında ter damlacıkları birikmişti. ''Hayır hayır'' dedi vali. ''Anladıklarınız beni çok etkiledi de düşünün kurbanlardan birini tanıdım.'' Öyle ki prens sehpanın üzerinde duran sürahiden bir bardağı su doldurarak valiye uzattı. Bu sonuncusu birkaç yudum içtikten sonra doğruldu ve sözlerine şöyle devam etti. ''Peki, tahminlerinizin doğru olduğunu kabul ettik diyelim. Bunların bir sonuca varması gerekir. Bir şeyler yaptınız mı bari?'' Bu sabah gazetelere şöyle bir ilan yolladım. ''İyi aşçı, iş arıyor. Akşam beşten önce Hermine'ye yazın. Hausmann bulvarı vesaire. H harfiye başlayan uzun adlar çok az ve modası geçmiş. Hermine, Hilary, Herbert. Katilin bu adlara ihtiyacı var. İlandan faydalanmaya bakacak.'' Şimdi her an tetikte, yeni bir kurban ar arama çabasında. Büyük puntolarla yazılı herminiğin gözünden kaçırmasına imkan yok diye düşündüm. Düşünceniz doğru çıktı mı bari? Birçok mektup ve bazı telgraflar aldım. Fakat aralarından birkaç satırlık ufak bir mektup bilhassa dikkatimi çekti. Kimden geliyordu? Buyurun okuyun Vali Bey. Mr. Dmitri Venov mektuba göz atmadan imzaya baktı. İlk önce şaşırdı, sonra kahkahalarla gülmeye başladı. ''Neden gülüyorsunuz? Pek memnun görünüyorsunuz. Memnun mu? Fakat bu, bu karımın imzası. Başka şeyden mi korkuyordunuz?'' Ha, ''Hayır. Fakat karımın imzası olduktan sonra. Sözlerini bitirmeden, Renine dönerek, ''Özür dilerim ama Mösyö, ilanınıza çeşitli cevaplar aldığınızı söylediniz. Neden bunların arasından bir tanesini bilhassa seçtiniz?'' Çünkü Madame de Lutti Venuf'un imzasını taşıyordu ve Madame de Lutti Venuf kurbanlardan birini. Onoji Wegnes'i dikiş için evine çağırıyordu. Size bunu kim söyledi? Gazeteler. Bu mektubu seçmenizin başka bir nedeni yok muydu? Hayır. Sizine görüştükten sonra da buraya gelmekle doğru yolu seçmiş olduğumu anladım. Nereden anladınız? Bilmem. Bazı işaretler, bazı ayrıntılar. Madame de Lutti ile görüşebilir miyim Mösyö? Ben de size bunu teklif edecektim, dedi vali. Buyurun gidelim. Koridordan geçip ufak bir salona vardılar. Sarı saçlı, güler yüzlü bir hanım çocuklarını çevresinde toplamış ders çalıştırıyordu. Gelenleri görünce yerinden kalktı. Mösyö de Luhne, kısaca Reni ile karısını tanıştırdıktan sonra Madame de diye dönerek ''Suzan, bu mektup senden mi?'' diye sordu. ''Osman bulvarı.'' Matmazel Hermini'ye yazılan mı? Evet, benden, dedi genç kadın. Hizmetçi yakında bizden ayrılıyor, yenisini aradığımı biliyordu. Gazetede bir ilan okumuş, mektup yazmam için adresi bana telefonla bildirmişti Felicina. Felicina mi? Evet. Mösyö de alnında tekrar ter damlacıkları birikmeye başlamıştı. Konuşmayı yarıda kesip fazla soru sormaması için René'ni kolundan tuttu ve çalışma odasına götürdü. Gördünüz mü Mösyö? dedi. Felicina, benim emektar dadım, banyoda oturur ve verdiğim aylıkla geçinir. O, bize iyilik yapmak amacıyla adresi karıma vermiş. Sonra gülmeye çalışarak sözlerine devam etti. Herhalde ma ma Madame de baltalı kadın olduğunu sanmıyorsunuz. Hayır, öylesi artık boyda bulunacağınız bir ipucu yok. Size yardımcı olamadığımdan dolayı üzgünüm. Reynini bir an önce başından sağmak istediği her halinden belliydi. Fakat aniden bayılmak geçirir gibi oldu. Bir yudum su içip biraz kendine geldiyse de yüzü sapsarı kesilmişti. Düşmemek için kendini zor tuturuyordu. Renin ona düşman gözüyle bakıyordu. Onu oturmaya zorlayarak kendi yanına oturdu ve koluna yapıştı. Vali Bey, konuşmazsanız eğer, orten size yedinci kurban olacak. Söyleyecek bir şey yok ki. Doğruyu söyleyin bana. Onu bildiğiniz ve ondan korktuğunuz her halinizden belli Sağduyum beni hiç aldatmaz. Bana yardımcı olabileceğinizi önceden sezmiştim. Vakit kaybetmeyelim lütfen. Bilseydim Monsieur susar mıydım hiç? Evet, skandal korkusu daha üstün geliyor. Hayatınızda gizlemeniz gereken bir sır var, buna eminim. Açıklamalarda bulunduğum an yüzünüz değişti. Doğruyu keşfettiniz. Fakat şerefinizi kaybetme korkusu sizi susmaya, görevinizi yapmamaya zorluyor. Monsieur de Lüthi susuyordu. Renin üstüne eğilip gözlerini gözlerine dikerek fısıldadı. Skandal olmayacak. Yalnız ben bileceğim. Sevdiğim için Ortense'nin adını da bu işe karışmasını istemem. Birkaç saniye daha geçti. Reni'nin yüzü sert bir ifade taşıyordu. Mesut Oluhti konuşması gerektiğini biliyor fakat bir türlü söze başlayamıyordu. Sonunda yanılıyorsunuz. Benim bildiğim bir şey yok dedi. Prens muhatabının susmasıyla Ortense'nin ölüme her an biraz daha yaklaştığını düşünerek öfkeden çılgına döndü. Luthi'yi boğmak istiyor gibi boğazından yakalayıp, yeter artık bu yalanlar, diye bağırdı. Bir kadının hayatı tehlikedeyken itibarınızı kaybetmemek için susuyorsunuz. Konuşun diyorum, yoksa… Mesya'da dayanma gücü gittikçe azalıyordu. Aslında onu konuşmaya zorlayan Reyni'nin tehditleri değildi, vicdanı rahatsız etmeye başlamıştı. Alçak sesle, hakkınız var, dedi. Konuşmalıyım, her şeye rağmen konuşmalıyım. Aortenseyi kurtarabilme yeteneği sizde, sorumluluğu da ben üzerim alıyorum. Yalnız vaktimiz az. Ayrıntılara girmeden konuşun. Mösyö Luhdi dirseklerini yazım masasına dayayıp alnını ellerinin arasına alarak konuşmaya başladı. Madamda Luhdi karım değildir. Bu adı taşıma hakkına sahip olan kadınla yıllar önce kolonilerde memurken evlenmiştim. Garip bir kadındı, bazı fikri sabitleri vardı. İkiz çocuklarımız doğduktan sonra dengesini de bulur gibi oldu. Onları taparcasına seviyor ve kaybetmekten korkuyordu. Korktuğu da başına geldi. İkisi gözlerinin önünde bir arabanın altında kalıp ezildiler ve kendisi de tamamıyla delirdi. Az önce bahsettiğiniz gibi zararsız görünüyordu. Bir müddet sonra Cezayir'in bir şehrine görevle çağrıldım. Onu Fransa'ya götürüp emektar dadıma teslim ettim. İki yıl sonra da bana mutluluğu tattıran kadınla tanıştım. Çocuklarımız oldu ve herkes onu karım olarak bildi. Şimdi onu kurban mı vereceğim? Adımız bu dehşet verici, çılgınlık ve kan kokan drama mı bulacak? Brain'in bir an düşündükten sonra, ötekinin adı neydi diye sordu. Hermans. Hermans? Tekrar H harfi, tekrar sekiz sayısı. Az önce açıklamalarda bulunduğunuzda hemen Hermans aklıma geldi ve doğruyu keşfettim. Kurbanlarının nasıl seçtiğini öğrendik fakat neden öldürdüğünü henüz bilmiyoruz. Sizce deliliği neye dayanıyor? Acı çekiyor mu? Şimdi artık pek acı çekmiyor. Çocuklarının ölümünden sonra gördüğü o korkunç sahne sabah akşam gözlerinin önünden bir an bile ayrılmıyor. Ve günlerce bir saniye bile uyuyamıyordu. Ne işkence bir düşünün. Her an, her an aynı korkunç olayı yaşamak bu sahneyi gözlerinin önünden silmek için öldürüyor herhalde. Ancak cinayet işledikten sonra uykuya dalabiliyor. Anlayamıyorum. Delinin işinden akıllı ne anlar? Normal işlemeyen bir beyinle karşı karşıya olduğunuzu düşünün. ''Doğru hakkınız var. Bu tahminlerinizi bazı olaylar kanıtlıyor mu?'' ''Evet. Zamanında önem vermediğim bazı ufak olaylar bugün kıymet kazandı. Bunlardan ilki birkaç yıl önce oldu. Bir sabah dadım uyandığımda Hermans'in ilk kez uyuduğunu görmüş. Yanı başında boğduğu köpeğin leşi duruyormuş. Bu tarz olaylar sık sık tekrarlanmış. Her seferinde uykuya mı dalıyormuş?'' ''Evet ve bu uyku günlerce devam ediyormuş.'' ''Ne sonuca vardınız?'' Cinayet esnasında gerilen asabı daha sonra gevşiyor ve bitik düşüp uykuya dalıyor diye düşündüm. Renin birden ürperdi. Ortense aklına gelmişti. Tamam, dedi. Artık şüphemiz yok. Cinayet için harcadığı çaba onu uykuya zorluyor. Hayvanlarda kazandığı başarıyı kadınlarda devam ettiriyor. Bütün deliliği bir noktada toplanmış. Uyuyabilmek için öldürüyor. İki yıldan beri de artık acı çekmiyor. İki senedir uyuyor, diye kekeledi Luiti. Ve siz de uyuyabilmesi için işlediği cinayetlere göz yumdunuz değil mi? Korkunç, cidden korkunç. Artık acele etmeliyiz. İkisi de kapıya doğru yürüdüler. Tam bu esnada telefonun zili duyuldu. Oradan arıyorlar, dedi Mösyö de Luhdi. Oradan mı? Evet, her gün aynı saatte adım bana haberlerini iletir. Telefonu açıp konuşmaya başladı. Reynin yanında durmuş konuşulanları izliyordu. Sen misin Felicine, nasıl gidiyor? Fena değil Mösyö, iyi uyuyor mu? ''Birkaç günden beri uykusuzluğu gene baş gösterdi. Asabı da çok bozuk. Şu anda ne yapıyor?'' ''Odasına çekildi. Yanına git, onu yalnız bırakma. Gidemem kapı kilitli. Gitmelisin kır kapıyı. Geliyorum, alo.'' Telefonu kestiler. Hiç konuşmadan ikisi de sokağa fırladılar. Renin, Luhti ile arabaya binerek ''Adresi söyleyin, çabuk.'' dedi. Wildevga. İşlediği cinayetlerin merkezi, ağının ortasında duran örümcek gibi.'' İhreniyordu. Olayın korkunçluğunu şimdi idrak ediyor gibiydi. Evet, uykularını çalmak ister gibi kurbanlarının başlarını yarıyor. Adlarının da kendi adına benzemesi şart. Deli mantığı. Bu benzerliği bulabilmek için arıyor, buluyor, kurbanının yerini tespit ediliyor, ediyor, kaçırıyor, bir süre elinin altında bulunduruyor. O an gelene dek, sonra başlarına vurduğu balta darbesiyle uykularını çaldığına inanıyor. Rahatlayıp, gevşeyip, uzun süre kendi kendine uyuyor. Neden kaçırdıktan sonra öldürmek için sekiz gün bekliyor? Neden cinayetler arasında çeşitli gün farkları koyuyor? Hepsi deli hesabı. Ah Mösyö, nasıl altı kişinin canına kıymasına göz yumdunuz. Böyle bir canavar devamlı göz hapsinde tutulmalı. Mösyö de Luhdi mahcuptu susuyordu. Titreyen elleri solgun yüzü, nedenle üzgün olduğunu, vicdan azabı çektiğini belirtiyordu. Aldandım. O kadar uysal görünüyordu ki sonra hem akıl hastalarına ait bir sağlık yurdunda kalıyor. Öyleyse nasıl olur? Bu yurt çok büyük bir bahçenin içinde bulunan tek katlı ufak evlerden meydana gelmiştir. Hermensinkin epeyce uzaktadır ve çevresinde başka bina yoktur. Dört odadan birinde Felicin, Neyavşar birinde Hermens, diğer ikisi arka taraftadır. Kurbanlarını da bu odalarda saklıyor sanırım. Cesetleri arabayla kim taşıyor? ''Sağlık yurdunun ahırı Hermense'nin evinin yakınındadır. Orada bir atla bir araba vardır. Cinayetten sonra gece kalkıp kendi götürüyor olmalı. Ya ona bakan'' dedi. ''Ne? Ee, hem çok yaşlı hem biraz sağırdır. Fakat gündüz bir şeylerden kuşkulanmıyor mu? Belki de suç ortaklığı yapıyor. Nah katiyen Hermense son derece kurnazdır. Onu da aldatmış olmalı.'' Madame de Loup diye ilan için telefon eden o olmuş ama... Pek tabii. Hermes gazetede ilan görünce benim hizmetçi aradığımı bilerek telefon etmesi için onu zorlamıştır. Tamam. Ben de bundan kuşkulanmıştım. Kurbanlarını kendi seçiyor. Ortense'yi öldürdükten sonra sekizinci kurbanı hazır tutacaktı. Fakat onları nasıl kapana kıstırıyor? Mesela Ortense'yi kaçırabilmek için hangi çareye başvurdu? Araba hızla ilerliyordu. Renin gene de huzursuzdu. Kendi kendine şöyle düşündü. Delilerin işi belli olmaz. Uykusuzluğa dayanamayıp ya bu kurbanını saatinden önce öldürürse? Acaba onun için mi odasına kapanmıştı? Tanrım, ortansiyeye bir şey olmasa? Yoksa kendimi hiçbir zaman affetmem. Sonunda Vildevga'ya vardılar. Sağda bir yol, yokuş aşağı iniyordu. Bahçeyi çevre saran demir parmaklığın ardından evlerin duvarları görünüyordu. Fazla yaklaşmayalım. Hermense'nin evi hangi tarafta? ''Arka tarafta baştaki. Arabayı az uzakta bıraktılar. Ren'in yokuşu koşarak indi. Karanlık basmıştı. Yol bozuk ve kaygan olduğundan Lühti zorlukla yürüyordu. ''İşte şu bina.'' dedi. ''Aa, arka odalardan birinde ışık yanıyor. O korkunç şeyi görmek için her sefer pencereden atlıyordur, kuşkusuz. Garip, pencerelerde demir parmaklık var.'' ''Evet, onun için kimse şüphelenmeyecek. Herhalde geçebileceği kadar bir aralık bulmuştur.'' Rinin az daha yaklaşarak pencerenin kenarına tırmandı. Parmaklıklardan biri eksikti. Başını içeri sokup odayı seyretmeye koyuldu. Oda yarı karanlığa boğulmuştu. Yine de yatakta bir kadının uzanmış olduğunu, başka bir kadının da alnını ellerinin arasına almış yanında durduğunu fark etti. Cebinden bir elmas parçası çıkarıp camı kesmeye koyuldu. Gürültü etmemeye gayret ediyordu. Sonra sağ elini içeri sokup pencerenin kolunu çevirdi. Sol elinde bir tabanca tutuyordu. ''Öldürmeyin onu.'' diye yalvardım Özcedeluhdi. Gerekirse öldürürüm, diye cevap verdi Renin. Yavaşça pencereyi itti. Fakat arkasında bulunan sandalyeyi yere düşüp gürültü yaptı. Hemen içeri atlayıp, deliği yakalamak istediyse de deli kadın atik davrandı ve kapıyı açtığı gibi dışarıya fırladı. Renin yatağın önünde diz çöküp derin bir nefes aldı. Hortense yaşıyordu. İlk işe ellerindeki bağları çözüp ağzındaki tıkacı çıkarmak oldu. Gürültüyü duyan yaşlı dadı elinde lambayla kapıda göründü. Prens lambayı kaptığı gibi ışığı Hortense'nin üstüne tuttu. Birden dona kaldı. Bembeyaz ve zayıflamış bir yüz, solgun ve titreyen dudaklar, ateşten parlayan gözlerle Hortense gülümsemeye gayret ediyordu. Bekliyordum, diye fısıldadı. Bir saniye bile ümitsizliğe kapılmadım. O kadar emindim ki. Sözlerini bitiremedi, bayılmıştı. Bir saat Deli'yi her yanda aradılar, sonunda tavan arasında bir dolapta buldular, kendini asmıştı. Ortense artık bir saniye bile bu ölüm tuzağında kalmak istemiyordu. Reynin onu, Mescideli Uhti'nin ve şoförü Clement'in de yardımıyla arabaya taşıdı ve evine götürdü. Bu arada yaşlı dadıya neler yapması gerektiği de söylemeyi unutmamıştı. Ortense çabuk toparlandı. Ertesi gün prens ona bazı sorular sorabildi. En çok merak ettiği şey Deli'yi nasıl ve nerede tanımış olmasıydı. Bunu ona sorduğunda ''Çok basit'' dedi genç kadın. ''Kocam dün size söylediğim gibi akıl hastasıdır B Vildev Gay'da tedavi görür. Bazen kimseye bir şey demeden onu ziyarete gelirim. Geçen gün bu zavallı deliyle tanıştım. Biraz konuşmak için beni evine davet etti. Yanında kimse yoktu, ben de kabul ettim. Fakat içeriye adımımı atar atmaz üstüme çullanıp elimi ayağımı bağladı. O kadar da güçlüydü ki karşı koyamadım. Önce şaka sandım, herhalde... Kendi de şaka yaptığını sanıyordu. Bana çok tatlı davranıyordu fakat gene de yiyecek bir şey vermediğinden açlıktan ölecektim. Korkmadınız mı? Açlıktan öleceğime inanmadım. Bazen bir şeyler de veriyordu ağzıma. Sonra sizden o kadar emindim ki. Evet ama hiç tehdit etmedi mi? Ne tehdidi? Dedi Hortense Safça. Renin ürperdi. Birden genç kadının hiçbir şeyden kuşkulanmamış olduğunu anladı. Durumunu pek tehlikeli görmemişti. Baltalı kadınla kendi serüveni arasında bir bağlantı kuramamıştı. Prens şimdilik bir şey demeyip susmayı uygun buldu. Zaten birkaç gün sonra doktorun tavsiyesiyle rahat etmek ve başını dinlendirmek için genç kadın akrabalarından birinin yanına gitti. Basidu'dan Lagodeye 14 Kasım Prens Reynin, Huzman Bulvarı Paris. Sevgili dostum, biliyorum benim nankör bulacaksınız. Üç haftadan beri burada olmama rağmen ne bir mektup ne de bir teşekkür sözü yazdım. Beni nasıl dehşet verici, nasıl korkunç bir ölümden kurtardığınızı sonunda anladım. Fakat ne yapabilirim? Öyle bitik düşmüş, öyle yalnızlığa ve istirahate muhtaçtım ki. Paris'te kalmak mı? Sirvenlere devam etmek mi? Hayır, bin kere hayır. Yetti artık. Başkalarıyla ilgili olayları rahatça izleyebildim. Fakat ölümle yüz yüze geldiğim bu son olay... Ah sevgili dostum, nasıl unutabilirim onu? Burada, Lagone'de her yan, her yer sakin. Kuzenim Ermel'in beni nasıl şımartıyor bilemezsiniz. Rengim düzeldi, sağlığımı buldum. Kendimi o derece iyi hissediyorum ki artık başkalarının işi beni ilgilendirmiyor. Mesela sizin nedenli meraklı olduğunuzu, böyle işlere burnunuzu sokmadan yaşayamayacağınızı bildiğimden bunları anlatıyorum. Mesela dün garip bir karşılaşma oldu ile birlikte lokantada oturmuş karşılıklı çay içiyorduk. Çevremizde hep köylüler vardı. Çarşı günüydü. Birden üç kişinin içeri girmesiyle bütün sesler kesildi. Gelenlerin ikisi erkek, biri kadındı. Erkeklerden yaşlısının köylü olduğu kılık ve kıyafetinden belliydi. Bir de önlüğü vardı. Beyaz favorileri yuvarlak ve babacan yüzünün iki yanını süslüyordu. Genç olanı üstünde kadifeden bir takım taşıyordu. Sarı benizli ve asık suratlıydı. İkisinin de sırtında av tüfeği vardı. Aralarında duran ufak tefek genç kadınsa, solgun fakat sevimli yüzü başındaki kürtten şapkası ve koyu renk peleriniyle ile zarafet ve inceliğin numunesiydi. Baba, oğul ve gelin diye fısıldadı Ermelin. Ne, bu güzel ve zarif kadın o kaba saba herifin karısı mı? Ve baron da gomun gelini. Baron mu, şu yaşlı köylü mü? ''Evet, eskiden şatonun sahipleri olan asil bir aileden gelme. Fakat daima köylü gibi yaşar, iyi avcı, çok içten kavgıcı olup parasının tümünü mahkemelerde harcamıştır. Oğlu Metyas daha ihtiraslıdır, toprağa bağlılığı yoktur ve hukuk okumuştur. Bir ara Amerika'ya gitmiş, beş parasız kalıp geri dönmüş ve sonunda şehirden bir kızı sevip onunla evlenmiş. Zavallı kadın, beş yıldan beri şu yakındaki köşkte rahibe hayatı yaşıyor.'' Babası da mı onlarla oturuyor? Hayır, babası ıssız, uzak bir çiftlikte yaşar. Mösyö Meityas kıskanç olmalı. Tam bir kaplan kesilmiştir kadının başına. Sebepsiz mi? Sebepsiz sayılır. Birkaç aydan beri yakışıklı bir atlı köşkün çevresinde dönüp dolaşıyorsa, bunda Natalie ve Gom'un suçu ne? Ama Gom'lar öfkelerinden kuduruyorlar. Babası da mı? Bu yakışıklı genç şatoyu eskiden satın alanların oğludur. Yaşlı Gom'un asıl öfkesi bundan... J. Gambin yafı tanır ve severim. Yakışıklıdır, çok da zengindir. Gomu dediğine göre genç adam içkiliyken hep Nataliyi kaçıracağından bahsediyormuş. Bakın dinleyin. Köylüler yaşlı adamı aralarına almış, onu içirtip konuşturmaya zorluyorlar. Adam kafası yeteri kadar tütsülü, komik hareketler yapıyor ve anlatıyordu. Boşuna zahmet ediyor bizim tüysüz. O buralarda gezine dursun. Benim gibi avcı varken ne yapacağımı bilirim ben. Biraz daha yaklaşsın hele. Tetiğe bir dokundun mu... Değil mi Matias? Gelininin ellerini avuçlarının arasına alarak sonra bizim kız da kendini korumasını bilir diyerek güldü. <gülüyor> Natali, ne yapacaksın böyle paralı kafasızları? Genç kadın mahcubiyetinden kızardı, kocası da bir yandan. Ağzınızı kapalı tutsanız daha iyi edeceksiniz baba, dedi öfkeyle. Böyle şeylerden herkesin önünde bahsedilmez. Namusla ilgili davalar alenen görünür, diye cevap verdi babası. Benim için... Gomların şerefi her şeyden üstündür ve Parisli tavrı takınarak kendini beğendirmek isteyen şu. Birden sözünü yarıda kesti. Kapıdan giren adam Tümce'nin sonunu duymuş gibi görünüyordu. Bu yeni gelen, elinde kırbacı, atlı kıyafeti giymiş, uzun boylu, sağlam yapılı genç bir adamdı. Güzel gözleri alaylı bir ifade taşıyordu. İşte, işte Jérôme Vignal, dedi kuzenim. Genç adam hiç çekinmeden Nathalie'yi nezaketle selamladı. Yerinden fırlayıp ona doğru birkaç adım atan Medyas, ''Benden ne istiyorsunuz?'' der gibi yukarıdan aşağı şöyle bir süzdü. Bu cüretkar ve küstah tavır karşısında baba oğul hemen silahlarına sarıldılar. Avlarını tetikte bekliyorlardı. Jegom bu tehdidi hiç umursamadı bile. Hancı'ya dönerek ''Vesu Usta'yı görmeye gelmiştim.'' dedi. ''Fakat dükkanı kapalı. Şu tabancamın kılıfını onarması için ona verir misiniz?'' Kılıfı Hancı'ya uzattıktan sonra gülerek ekledi. Tabancama belki ihtiyacım olur diye saklıyorum. Bilinmez. Sonra gümüş tabakasından bir sigara alıp çakmayla yaktı ve kapıdan çıktı. Pencereden onun yanına atlayıp gittiğini gördüler. İt oğlu it diye küfretti yaşlı adam. Bardağındaki konya bir yudum da ağzında boşaltarak. Oğlu eliyle babasının ağzını kapattı ve onu susmaya zorladı. Nateli ağlıyordu. İşte dostum hikayem bundan ibaret. Sizin için pek ilginç değil sanırım. Esrar falan yok. ''Öyle ki size iş düşmüyor. Bir bahane bulup araya girmenizi de bilhassa istemiyorum. Tabii bu zavallı kadının bir koruyucusu olmasını arzu ederdim. Fakat tekrar ediyorum. Bırakın kendi başlarının çaresine baksınlar. Bizim denemelerimiz de burada son bulsun.'' Reynin mektubu bitirdi. Bir kez daha okudu ve şu sonuca vardı. ''Anlaşılan korkuyor benden. Şimdi yedincideyiz. Sekizinci serüvenden sonraki mukaveleye hazırlıyor ve korkuyor.'' Hem istiyor hem istemiyor görünüyordu. Mutluydu. Bu mektup genç kadının hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtiyordu. Bu iş yavaş yavaş ve sabırlı olmuştu. Karışık bir hissi anlaşılan. Hayranlık vardı. Sonsuz bir güven vardı. Bazen korku ve bilhassa aşk vardı. Buna emindi artık. Evet, Ortense korkuyor ve kaçıyordu. Çünkü arkadaşlıkla başlayan iş aşka dönüşmüştü. Pazar günüydü. Reynin o akşam trene bindi. Sabahleyin Pogpignan şehrine indi. Basiku köyüne dek olan mesafeyi karla kaplı bir yoldan yolcu arabasıyla kat etti. Oraya varınca yolculuğunun boşa gitmeyeceğine inandı. Gece şatonun yakınında üç el ateş edilmişti. Aşk ve rastlantı tanrısı benim lehime çalışıyor diye düşündü. Aşıkla koca arasında kavga olduysa tam vaktinde yetiştim sayılır. Ren'in hana girdiğinde bu olaydan bahsediliyordu. ''Üç el ateş'' diyordu köylülerden biri jandarmalara. ''Kulaklarımla duydum. Kulaklarımla, sizi şimdi gözlerimle gördüğüm gibi.'' ''Ben de'' dedi hanın garsonu. ''Üç el ateş belki de gece yarısıydı. Saat dokuzdan beri yağan kar dinmişti. Ya birden pat pat pat diye ateş edildiğini duydum.'' Beş köylü daha tanıdık, tanıklık yaptılar. Karakol uzakta olduğundan jandarmalar hiçbir şey duymamıştı. O sırada içeriye bir erkekle bir kadın girdi. Medyazcom'un hizmetinde bulunduklarının, pazar günü iznin olduklarını ve şimdi görevlerine dönünce köşkten içeriye giremediklerini söylediler. ''Bahçenin kapısı kapalı.'' dedi adam. ''İlk kez böyle bir durumla karşılaştık. Her sabah Monsieur Metyas yaz-kış demez saat altıda bu kapıyı açar. Şimdi saat sekizi geçiyor. Seslendik kimse cevap vermedi. Öyle ki biz de buraya geldik. ''Gidip babasından bilgi almadınız mı?'' diye sordu jandarma onbaşası. ''Bunu düşünemedik.'' Hadi hep beraber gidelim. Köylüler, üç jandarma, yeni gelenler ve bir de çilingir yola koyuldular. Renin de kafileye katıldı. Gon'un arazisine vardıklarında Renin, Ortense'nin tasvir ettiği çiftliği hemen tanıdı. Adam arabaya hayvanları koşuyordu. Olaydan haberdar edilince şaşırdı. Üç el ateş mi dediniz? Demek pat pat pat. Metas'ın silahından olamaz, onunki iki el atar. Ya kapalı kapı? kalmıştır o kadar. Dün gece beraber birkaç şişe yuvarladık. Bu sabah yatandan kalkamamıştır. Arabaya atlayıp dizginleri eline aldı. Kamçıyı havada sıçaklattıktan sonra gelenlere dönerek, ''Hoşça kalın dostlar.'' dedi. ''Bugün pazartesi, üç ala testesi, Pompigrat pazarına gitmeme engellemez sanırım. Şu arabadaki iki danayı şahanelik olmadan satmalıyım. Tekrar hoşça kalın.'' Kafile bu kez köşke doğru yola koyuldu. Ren'in jandarma onbaşına yaklaşıp adını söyledikten sonra, ''Ben...'' Lagonsie'nin sahibi, Mylermel'in akrabasıyım. Oraya gidebilmem için henüz çok erken. Sizinle köşke gelmeme izin verir misiniz? Mylermel'in, Madame de Gomme, dostlar bu nedenle merak ediyorum. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Bir şey varsa da yerler karlı olduğundan ipuçları kolay bulunur, diye cevap verdi onbaşı. Genç sevimli bir adamdı. Zeki ve becerikli görünüyordu. Köşke varan yolda karın üstündeki ayak izlerini tespit etti. Mathyas'ın gece eve döndüğünde bıraktığı izlerden başka iki uşağın sabah köşke varıp geri dönerken bıraktıkları izler vardı. Çilingir, malikanenin bahçe kapısını kolaylıkla açtı. Bahçede yalnız Mathyas'ın ayak izleri göze çarpıyordu. Onlar da genç adamın neden sarhoş olduğunu belirtiyordu. Köşkün giriş kapısı açıktı. ''Girelim'' dedi jandarma ve girer girmez ''Ah, yaşlı Gomel gelmemekle hata etti. Burada kavga olmuş.'' Büyük salon karma karışıktı. Karılmış iki sandalye, devrik masa, porselen parçaları, kavganın şiddetini kanıtlıyordu. Yerde yatan büyük duvar saati 11:30'u gösteriyordu. Hizmetçi kızın belirttiği yoldan yukarı kata çıktılar. Metyasla karısı ortalıkta görünmüyorlardı. Odalarının kapısı çekiçle parçalanmış, araç da karyolanın altına bırakılmıştı. Renin'le jandarma onbaşısı tekrar alt kata indiler. Oda bir koridorla mutfağa bağlanıyordu. Mutfağın arkasında meyve bahçesine açılan bir kapı vardı. Bahçenin ucunda bir kuyu göze çarpıyordu. Bahçeyle kuyu arasındaki meşaleyi kaplayan ince kar tabakası aceleyle süpürülmüş. Fakat daha dikkatli bakılınca bunun süpürge değil de sürüklenen bir vücudun işi olduğu anlaşılıyordu. Kuyunun çevresindeki kar iyice basılmıştı ve kavganın burada başladığını kanıtlıyordu. Onbaşı Metyas'ın izlerini hemen tanıdı. Fakat onların yanında daha ince, daha zarif ayak izleri de vardı. Yalnız bu izlerin geriye dönüşü dikkate değerdi ve cidden 20-30 metre uzakta mutfak kapısına yakın yerde bir de Browning tabanca bulundu. Köylerden biri bunun birkaç gün önce handa Jerome Wignott'ın cebinden çıkardığı tabancanın aynısı olduğunu söyledi. Jandarma onbaşısı şarjörü tek etti. Üç kurşun eksikti. Böylece esrar yavaş yavaş aydınlanıyordu. Onbaşı köylülere bir şey karıştırmamalarını tembihledikten sonra reynine yaklaşarak, Artık her şey bariz, dedi. Renin onun kolunu tutarak alçak sesle, laf aramızda ben pek ikna olmadım, diye cevap verdi. Söylediğim gibi, Matmazel Ermeli'nin akrabasıyım. O da Madame de Gorme'nin ve Jérôme Vignal'i iyi tanır. Bana olaydan bahsetmişti. Tahminleriniz, tahmin filan yok. Yalnız dün gece birinin buraya geldiğini tespit ettik, o kadar. Peki nereden girdi? Köşke varan yolda. Yalnız, yalnız Mosiyo de Gommel'in ayak izleri vardı. Demek diğeri kar yağmadan, yani saat dokuzdan önce gelmiş. Öyleyse bir yerde saklanmış ya da onun dönüşünü beklemiş. Tamam. Metyas girer girmez de adam üstüne çullanmış, boğuşmuşlar. Metyas mutfak kapısından kaçmak isteyince adam peşini bırakmamış ve kuyunun yakınında üç el ateş etmiş. Ve ceset kuyuda olmalı. İnanılır gibi değil. Mosiyo. Yerdeki kar olayı bizden iyi açıklıyor ve şöyle söylüyor. Kavgadan ve üç el ateşten sonra bir kişi geri döndü. Bir kişi ve onun ince zarif ayak izleri. ki olamaz. Öyleyse bu sonuncusu nerede? Peki kuyuyu arayamaz mıyız? Hayır çünkü dibine varamayız. Köyde bu herkes tarafından bilinir. Demek sizce. Tekrar ediyorum. Kar yağdıktan sonra bir tek gelen Metyas. Bir tek giden yabancı. Ya Madame da Gaume? Oda mı öldürülüp kuyuya atıldı? Hayır, kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Oda kapısı çekiçle parçalanmıştı hatırlamaz mısınız? Bir dakika onbaşı. Az önce bir kişinin köşkten çıktığını söyleyen siz değil miydiniz? Buyurun adamın ayak izlerini bir kez daha tetkik edin. Bu izlerin tadibede gittiğinin farkına varacaksınız. Bu da neyi kanıtlıyor anladınız mı? Adamın bir yük taşıdığını. Evet, yabancı. Madame Gomeli omzunda götürmüştü. ''Başka bir çıkış yolu da var mı?'' ''Methias'ın anahtarını yanından hiç ayırmadığı bir başka kapı daha var. Bu kapıdan kırlara mı çıkılır?'' ''Evet, dar bir yol bir kilometre uzaktaki ana caddeye varır ve köşede ne bulunur biliyor musunuz?'' ''Hayır, şato. Jérôme Wignall'in şatosu. Öyle mi?'' Renin kendi kendine işler çatallaşıyor'' diye düşünüyordu. ''Ayak izleri oraya dek gidiyorsa hapı yuttuk.'' Ve cidden ayak izleri oraya dek varıyordu. Bununla da kalmıyor bir arabanın tekerlekleri de köyün aksi yönüne doğru ulaşıyordu. Jandarma onbaşısı kapıyı çaldı. Kapıcı kendine sorulan soruları cevaplandırdı ve böylece Jérôme Vignol'in atları bizzat arabasına koşturup sabah erkenden yola çıktığı anlaşıldı. Şu halde dedi Rey'nin tekerlek izlerini takip edelim. Değmez diye cevap verdi onbaşı. Trene binmişlerdir. Pompiknat istasyonuna gitmek için köyden geçmeleri gerekirdi. Esas merkeze, yani rapidlerin hızlı tren durduğu yerde aksi yönden gidilir. 11'den önce buradan tren kalkmaz, savcılık makamı yakınındadır. Oraya telefon edip istasyonu kontrol altında tutmalarını söylerim. Tebrik ederim onbaşı. Doğru yolu izleyip sonuca varıyorsunuz. Ayrıldılar. Renin hemen Labone'lere koşup Hortense'yi görmek istediyse de olayın az daha aydınlanmasını beklemeyi tercih etti. Hana gidip birkaç satır yazdı ve genç kadına yolladı. ''Sevgili dostum, mektubunuzu okuyarak vardığım sonuca göre hassasiyetiniz sizi Jerome'la Natalie'nin aşklarını korumaya zorluyor. Halbuki bu bayanla bu bay, koruyucularına sormadan Metyas'ı kuyuya atıp kaçmışlar. Sizi hemen ziyaret edemeyeceğimden ötürü özür dilerim. Bu iş bana karanlık görünüyor ve yanınızda olay hakkında düşünebilmem için fikri serbestliğe sahip olamayacağımdan korkuyorum.'' Saat on buçuktu. Reynin kırlara gezmeye çıktı. Öğle yemeğini yemek için hana döndüğünde düşünceliydi ve çevresinde konuşulanları dinlemiyordu. Daha sonra istirahat etmek için odasına gitti. Uzun süre uyumuştu ki aniden kapıya vurulduğunu duydu. Açtığında ''Siz'' diye mırıldandı. Ortense ile birkaç saniye sessiz bakıştılar. Elleri birbirine kavuştu. Şu anda tekrar buluşma mutluluğu bütün yabancı fikirleri kafalarından silip süpürmüştü. Reynin alçak sesle fısıldar gibi ''Buraya gelmekle iyi ettim mi?'' diye sordu. <gülüyor> ''Evet.'' diye cevap verdi ortense. ''Sizi bekliyordum. Belki daha önce gelmekle hayırlı bir iş yapmış olacaktım. Olaylar beni beklemedi. Şimdi Jerome Vignal Natalie ile ne olacaklarını bilemem. Nasıl? Duymadınız mı? Yeni bir şey mi var? Tutuklandılar. Rapide binerlerken.'' Renin itiraz etti. ''Tutuklandılar mı?'' ''Hayır. Bunu yapamazlar. İlk önce sorguya çekmeleri gerekir.'' Şu anda soruşturma yapılıyor zaten. Nerede? Şatoda. Suçsuzdurlar. Siz de benim gibi suçsuz olduklarına inanıyorsunuz değil mi? Bilmem dostum. Bütün deliller onların aleyhinde. Şimdilik elimde onları kurtaracak bir ipucu yok. Her şey karanlık. Ne yapacağız? Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bir planınız yok mu? Şimdilik yok. Bir Jerome ile konuşabilirsem, Natalie'de de görüp dinlesem... Bakalım kendilerini nasıl savunacaklar fakat biliyorsunuz ki buna iznim yok. Soruşturma esnasında yanlarında bulunamadım. Zaten şimdiye dek bitmiştir. Şatoda belki sona ermiştir fakat köşkte devam edecek. Köşkede mi götürecekler? Evet, daha doğrusu savcılık makamına. Bunları şatoya getiren şoförler aralarında konuşurlarken duydum. Ah oh, iyi, dedirenin. Öyleyse işler tıkırında. Her şeyi duyar, bir ses tonundan, bir göz kırpışından karara varabilirim belki. Gelin dostum vakit kaybetmeden gidelim. Ana yoldan yürümeye başladılar. Sabah Çilingirin açtığı kapının hemen ardında jandarmalar nöbet bekliyorlardı. Bunu uzaktan fark eden Reninle Ortense onlara bir şey sezdirmeden yollarını değiştirip köşkün yan penceresinden içeriye atladılar ve bir koridorda bulunduklarını gördüler. Hemen oradaki servis merdiveninden yukarıya çıkınca ufak bir oda gözlerine ilişti. Odada yuvarlak bir pencere vardı ve ışığını buradan alıyordu. Sabah köşkü ziyareti esnasında Renin bu pencereyi fark etmişti. Camı örten perdeyi aralayınca aradan gayet rahatça zemin kattaki büyük odayı gözetleyebileceklerini anladı ve camı kesip söylenenleri duyabilmeleri için büyükçe bir delik açtı. Az sonra dışarıdan sesler gelmeye başladı. Gürültü ilk kez uzaktan, kuşkusuz kuyunun çehresinden geliyordu sonra sesler daha keskinleşti ve kalabalık bir topluluk köşke girdi. Bazıları ikinci kata çıkmak için merdivene doğru yürüdüler. Odada kalanların arasında jandarma onbaşısı ve yanında uzun boylu, yakışıklı, genç bir adam dikkat çekiyordu. İşte Jérôme Vignal onbaşının yanındaki de Hortense. ''Evet.'' Anlaşılan maddamı yukarıda odasında soruşturuyorlar. Bir çeyrek saat sonra yukarıya çıkmış olan savcı muavini, zabıt katibi, bir komiser ve iki polis de zemin kata indiler. Nathalie de yanlarındaydı ve gayet sakin görünüyordu. Savcı muavini genç kadını oturttuktan sonra Jérôme'a dönerek Monsieur, şimdiye dek size fazla bir şey sormadım çünkü esas soruşturmayı daha sonra sorgu yargıcı yapacak. Yalnız yolculuğunuzu yarıda bırakıp ''Sizi ve Nathalie'yi buraya çağırmam için çok önemli nedenler bulunduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Bütün delillerin aleyhinizde olduğunu bilerek kendinizi savunmanız için bana çekinmeden doğruyu söyler misiniz?'' ''Muavin Bey'' ''Delillerin aleyhimde oluşu beni etkilemez çünkü doğru. Rastlantı sonucu şahsıma karşı toplanmış bütün yalanlar ezecek kadar kuvvetlidir. Onu aydınlatmak için burada toplanmış bulunuyorsunuz, Mösyö.'' ''Evet, işte anlatacaklarım.'' dedi Jerome. Ve birkaç saniye kendini toparladıktan sonra sakin bir sesle sözlerine devam etti. ''Natalie'yi her şeyden çok seviyorum. İlk gördüğüm an sonsuz bir aşkla bağlandım ona.'' Fakat sevgim nedenli derin ve şiddetli olsa da şerefini hiçbir zaman lekelemek istemedim. Evet onu seviyorum. Fakat hürmetim daha fazla. Dün gece ilk kez onunla konuştuğuma dair namusum üzerine antice Onu mutsuz gördükçe içim burkuluyor. Her an kıskanan, döven, hakaret eden bir kocayla yaşamak kolay mı? İşte ben bu işkenceye bir son vermek istedim. Üç kez yaşlı gomu ikaz ettim. Bir çare bulması için yalvardım. Fakat o da oğlu gibi güzele ve asile karşı kim besliyordu ve bu nedenle bu meziyetlere sahip olan gelinini de sevmiyordu. Dün gece, inanın muavim bey, Medyasla erkek erkeğe konuşmak arzusuyla köşke gittim. Yaşama hakkında bildiğim bazı ayrıntıları ona hatırlatarak biraz baskı yapabileceğimi düşünmedim değil. İşler sarpa sardıysa suç benim mi? Saat 9'dan az önce köşke vardığımda kapıyı bizzat açtı. Evde yalnız olduğunu, hizmetçilerin bulunmadığını daha önceden biliyordum. Müsya, Madame Gomun ve sizin söyledikleriniz doğruya aykırı düşüyor. Metyas dün gece saat 11'de eve dönmüş. Buna inanmamız için iki neden var: babasının tanıklığı ve 9 ile 11 arasında yağın karın üzerindeki ayak izleri. Muavin Bey, ben olayları göründükleri gibi değil, oldukları gibi anlatıyorum. Tekrar ediyorum. Benim geldiğim an duvardaki saat 9'a 10 kalayı gösteriyordu. Beni görünce Natali hemen tüfeğe atıldı. Tabancamı masanın üzerine bırakıp az uzaktaki sandalyeye oturdum. ''Sizinle konuşmak istiyorum Mösyö'' dedim. ''Beni dinler misiniz?'' Yerinden kıpırdamadı, tek bir laf etmedi. Ben konuşmaya devam ettim ve önceden hazırladığım tümceleri tekrarladım. ''Birkaç aydan beri Mösyö, mali durumunuz hakkında araştırmalarda bulunuyorum. Bütün topraklarınız ipotekli.'' Birçok bonoları imzalamışsınız. Bunları yakında ödemeniz gerekiyor fakat ödeyecek paranız yok. Babanızın durumu da kötü olduğundan ondan da bir şey ümit edemezsiniz. Demek mahvoldunuz ve ben size yardım teklif etmeye geldim. Uzun süre yüzme baktı. Sonra o da bir sandalyeye oturdu. Suratı gene asıktı fakat teklifim hoşuna gitmişe benziyordu. Cebimden sürüyle banknot çıkarıp masanın üstüne bıraktım ve sonra sözlerime devam ettim. İşte size altmış bin frank monsieur. Bu köşkü ve çevresindeki toprakları satın alıyorum. İpotekler bana ait ve böylece kıymetinden bir misli fazla ödemiş oluyorum. Gözleri parlamaya başlamıştı. Alçak sesle şartlarınız dedi. Bir tek şartım var. Amerika'ya gitmenizi istiyorum dedim. Muavin Bey, inanın iki saat tartıştık. Teklifim onu katiyen güçlendirmemişti. Zaten düşmanımı tanımasan bu riski göze alamazdım. Aslında benden daha çok para koparmak istiyordu. Aramızda Madame de lafı bile... Geçmemişti. Yalnız para lafı ediliyordu fakat bir kadının kaderinin ve mutluluğunun bahis konusu olduğunu ikimiz de biliyorduk. Sonunda bir karara vardık. İki mektup yazıldı. Birinde ödediğim para karşılığı köşkü bana bırakıyordu. Diğerini hemen cebine attı. Bunda da boşanma kararı çıktığı an aynı miktar parayı kendisine yollayacağım yazılıydı. İşimiz bitmişti. Kendi de memnun kalmışa benziyordu. Artık beni düşman veya rakip gibi görmüyor. Bilakis iyilik eden biri gözüyle bakıyordu. Hatta eve kestirmeden gidebilmem için kırlara açılan kapının anahtarını da bana uzattı. Aksilik bu ya. Paltomu ve şapkamı giymek için elimdeki mektubu masanın üzerine bırakınca ve karısına tekrar kavuşabileceğini düşünerek hemen mektubu kaptı. Başıma da tüfeğinin kabzasıyla vurdu. Fakat benim daha güçlü olabileceğimi hesaplayamamıştı. Biraz boğuştuktan sonra onu zapt edebildim ve bir köşede bulduğum iple elini ayağını bağladım. ''Muhavin Bey!'' Madem ki rakibim bana bu oyunu oynamıştı, ben de ona karşılık verecektim. Hemen basamakları birer ikişer çıkıp birinci kata vardım. Yine de gomu orada bulacağımdan emindim. Üç odaya baktıktan sonra dördüncüye vardım da kapısının kilitli olduğunu fark ettim. Vurdum cevap alamadım. Artık bütün engelleri aşmayı aklıma koymuştum. Odalardan birinde gördüğüm çekici alıp kapıyı parçaladım. Natali yerde yarı baygın yatıyordu. Onu kollarımı alıp arka kapıdan dışarı çıktım. Kar yağıyordu. Ayak izlerim belli olacaktı fakat ne önemi vardı. Medyası aldatmayı düşünmüyordum. Mektubu almıştı. Altmış bin frankı almıştı. Köşke sahipti. Zaten karısını da boşanmak sonunda bana bırakmayı kabul etmemiş miydi? Demek değişen bir tek şey vardı. Boşanma kararını beklemem gerekirken istediğim, sevdiğim kadına bir an önce sahip olacaktım. Korktum. Medyas değildi artık. Acaba Natalie kendine geldiğinde onu kaçırdığım için beni suçlayacak mıydı? Fakat aşk aşkı çekermiş. Dün gece şatomda o da duygularını açıkladı. Benim onu sevdiğim kadar o da beni seviyordu. Kaderlerimiz birleşmişti. Bu sabah saat beşte başımıza geleceklerden habersiz yola koyulduk. Jerome sözlerini bitirmişti. Ezbere öğrendiği bir ders gibi hepsini bir anda anlatmıştı. Bir an sessizlik oldu. Ortense ile Ren'in de saklandıkları yerden her şeyi duymuşlardı. Genç kadın, ''Dedikleri doğru olabilir, mantığa uyuyor.'' diye fısıldadı. ''Karşı deliller çok kuvvetli.'' diye cevap verdi Ren'in. ''Hele bir tanesini bakın dinleyin.'' Tam o anda savcı mavini Jerome'a soruyordu. ''Peki, Metyas'a ne oldu? Anlattıklarınızı kabul ettim diyelim. Fakat esas meseleyi unuttunuz. Metyas, Gom nerede? Onu bağladığınıza göre bu sabah odada bulunması gerekiyordu.'' ''Tabii muavim bey.'' Met yazda pazarlığın işine yaradığını sonradan kabul etmiş ve dışarıya çıkmıştır. Nereden? Babasının evine varan yoldan. Ayak izleri nerede? Kar bizim en iyi tanıdığımız. Boğuşmadan sonra sizin gittiğiniz belli fakat onunki değil. Gelmiş ve gitmemiş. Peki neredeyse öyleyse? Hiçbir iz yok. Evet, belki de... Muavin sesini az daha alçaltarak, belki de kuyunun çevresinde bazı izler göze çarpıyor. Bu da son kavganın orada vuku bulduğunu kanıtlıyor. Sonra hiç... Evet, hiçbir şey yok. Cerom omuz silkti. Bunu daha önce bir kez daha söylediniz. Demek beni cinayet işlemekle suçluyorsunuz. Cevap veremem artık. Tabancanızı kuyudan 20 metre uzaktan yerde bulduklarını söylesem ne cevap vereceksiniz? Cevap vermeyeceğim. Peki geceleyin duyulan üç el silah sesi ve tabancanızdan eksik olan üç kurşun. Bunlara da mı cevap yok? Hayır muavin bey. Yanlış yola sapıyorsunuz. Kuyunun çevresinde kavga olmadı. Size. Metyasın bağlı olarak odada bulunduğunu ve tabancamın da masanın üstünde kaldığını tekrar ediyorum. Bu silahı gece ben kullanmadım. Garip rastant öyleyse, ben size doğruyu söylüyorum. Esrarı çözmek adaletin işi. Ya doğru bizim gördüklerimize uymuyorsa, yanlış görüyorsunuz demek Muavin Bey. Peki öyle olsun. Fakat mesela aydınlanana dek sizi savcılığa teslim etmek zorundayım. Jerome endişeli. Peki Natalya ne olacak diye sordu. Savcı muavini cevap vermedi. Komiserle görüştükten sonra polislerden birine arabayı çağırmasını emretti. Natalia'ya dönerek, Madam dedi. ''Mösyö dediklerini duydunuz. Sizin söyledikleriniz de onunkilere uyuyor. Yalnız fazla olarak baygın bulunduğunuzu söyledi. Yolda uyumadınız mı, uyandınız mı bilmek istiyorum.'' ''Şatoda uyandım.'' diye cevap verdi genç kadın kendinden emin. ''Garip. Hemen hemen bütün köy halkının duyduğu silah seslerini siz duymadınız demek. Hayır, duymadım.'' ''Kuyunun çevresinde boğuşma olup olmadığını da söylemeyeceksiniz öyleyse. ''Jerome Vignol hayır dediğine göre olmamıştır. Kocanıza ne oldu peki? Bilmiyorum.'' ''Madam, hiç olmazsa fikrinizi söyleyip bize yardım edebilirsiniz. Mesela...'' ''Methias, babasının evinden döndüğünde sarhoş olup kazayla kuyuya düşmüş olabilir mi? Kocan babasının çiftliğinden sarhoş olarak dönmedi.'' Babası beraberce birkaç şişe şarap içtiklerini söylemişti. Yanılmış olabilir. Fakat kar yanılmaz diye cevap verdi Muavin bu kez öfkeyle. İzler sarhoş olduğunu belirtiyordu. Kocam saat sekiz buçukta eve döndü. Henüz kar yağmaya başlamamıştı. Muavin yumruğunu masaya indirerek doğruyu söyleyin bana diye çıkıştı. Kar yanılmaz diyorum. Elimizde deliller olmasa belki yalanınızı yutarız ama şimdi asla. Ayak izleri anladınız mı? Karın üstündeki ayak izleri dolaşıklıydı. Dışarıda bir fren sesi duyuldu. Polis arabayı getirmişti. Muavin son olarak Natalie'ye ''Siz de adam dedi. ''Adalete teslim edilmiş durumdasınız. Lütfen bu köşkten dışarıya çıkmayın.'' Sonra jandarma onbaşısına Jerome'u arabaya götürmesini işaret etti. Aşıklar için artık ümit kalmamıştı. Ancak birleşmişlerken ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Jerome, Natalie'ye doğru bir adım attı. Uzun uzun bakıştıktan sonra genç adam başı eğik kapıya doğru yürüdü. Onbaşı önden gidiyordu. ''Durun'' diye bağırdı bir ses. ''Geri dönün onbaşı. Siz de kıpırdamayın, Monsieur. Şaşkın, savcı muavini başını sesin geldiği yöne çevirdi. Odada bulunanlar onu izlediler. Ses daha tepeden geliyordu. Yuvarlak pencere açılmıştı ve Renin oradan sarkmış işaretler ediyordu. ''Beni dinleyin. Söyleyeceğim bazı şeyler var. Metyaz içkili değildi.'' Bu arada ayaklarını pencereden sarkıtmıştı. Onu tutmak isteyen Hortense'ye dönerek... ''Yerinizden kıpırdamayın dostum, kimse sizi burada rahatsız etmez.'' dedi ve ellerini bırakarak odaya atladı. Savcı Muavin'i büsbütün şaşırmıştı. ''Hayrola, ola, Monsieur nereden geliyorsunuz, kimsiniz?'' diye sordu. Ren'in eliyle üstündeki tozları temizledikten sonra cevap verdi. ''Özür dilerim Muavin Bey, ben de herkes gibi kapıdan girmeliydim. Fakat acelem vardı, sonra damdan düşmeyip kapıdan girmiş olsaydım sizler bu derece şaşırmayacaksınız ve sözlerim etkili olmayacaktı.'' Muavin iyice kızmıştı. Öfkeli bir sesle ''Kimsiniz?'' diye tekrar sordu. Prince Ray'nin ''Sabahleyin jandarma onbaşısıyla görüştüm ve şimdiye dek özel araştırmalar yapıyorum. Bu nedenle soruşturmayı izlemek istedim ve bir odaya gizlendim. Nasıl cesaret edebildiniz? Doğruyu bulmak için cesarete gerek. Orada saklanmış olmasaydım ipucu bulamayacaktım. Metyas'ın içkili olmadığını anlamayacaktım. İşte esrarın anahtarı elimde. Doğruyu bulmak için anahtarı çevirmek yeterli. Muavi'nin gülünç duruma düşmüştü. ''Ne istiyorsanız çabuk söyleyin.'' dedi. ''Birkaç saniyelik dikkatinizi.'' ''Neden?'' Monsieur Vignal ve Madame de Gaume'un suçsuz olduklarını kanıtlamak için.'' Her olayın çözüm noktasına yaklaştığında Prens kendinden emin bir tavır takınıyordu. Bu halini gören Hortense kendi kendine ''Galiba kurtuldular.'' diye düşündü. ''Madame de Gaume'u korumasını ben istemiştim. Şimdi onu hapisten kurtaracak.'' Jerome'la Natalie'nin de kalpleri ümitle dolmuş olmalı ki birbirlerine yaklaşarak bakıştılar. Bu gökten düşen adamı acaba Tanrı mı yolladı diye düşünüyorlardı. Muhavin omuz silkerek, ''Eğer suçları yoksa bunu adalette kanıtlayabilirler.'' dedi. ''Hemen burada suçsuz olduklarını meydana çıkarmamız daha hayırlı olur. Bazen ufak bir gecikme kötü sonuçlar doğurabilir. Acelem var fazla bekleyemem. İki üç dakika yeter. Böyle bir olay iki üç dakikada aydınlanıyorsa çok iyi.'' Daha çok zaman gerekmez. Bu kadar emin misiniz? Evet, şimdi artık eminim. Sabahtan beri çok düşündüm. Movin yakasını bu adamın elinden kurtaramayacağını anlamıştı. Alaycı bir ifade takınarak, Metyasın yerini de biliyor musunuz?'' diye sordu. Ren'in saatine bakıp, ''Paris'tedir Movin Bey.'' diye cevap verdi. ''Paris'te mi? Yaşıyor mu?'' ''Tabii yaşıyor, sağlığı da yerinde.'' ''Memnun oldum. Peki...'' Kuyunun çevresindeki izler, yerdeki tabanca, silah sesleri ne olacak? Hepsi tiyatro sahnesi. Ah tiyatro mu? Peki oyuncu kim? Madyas de Gomunt'a kendisi. Garip. Peki neden? Kendini ölü gösterip. Monsieur Vigna'nin tutuklanması için. Muavin'in yüzündeki alaycı ifade kaybolmamıştı. Tahminleriniz güzel. Siz ne düşünüyorsunuz Monsieur Vignal? Jerome, ben de aynı şeyi düşünmüştüm Muavin Bey, dedi. Biz gittikten sonra intikam almak amacıyla bunları planlamış olabilir. Bu intikam ona pahalıya mal olacaktı. Söylediklerinize göre, Matheus'un karısına karşılık sizden daha 60 bin frank alacağı vardı. Bu parayı başka yönden kazanmış oluyordu. Mali durumları incelerken baba-oğul bir anlaşmaya vardıklarını da öğrendim. Hayatlarını sigorta ettirmişlerdi. Babası öldüğünde veya ölmüş göründüğünde oğlu parayı alıp işlerini düzeltecekti. Oğlu öldüğünde aynı şeyi babası yapacaktı. ''Demek'' dedi Muavin gülerek. ''Bu durumda babası da oğlunun suçu ortağı.'' Bu kez Reynin cevap verdi. ''Tamam, Muavin Bey, baba, oğul bu işi beraber planladılar. Öyleyse oğul babasının yanındadır. Belki dün gece orada bulabilirdik. Ya şimdi? Pogpiknat'tan çoktan trene bindi. Hepsi tahmin, hepsi doğru. Hiçbir deliliniz yok.'' Muavinin sabrı tükenmişti. Cevabı beklemeden konuşmaya son vermek istiyordu. ''Hiçbir deliliniz yok.'' ...diye tekrarladı şapkasını alırken. ''Sonra sizlerden daha emin bir tahminim var benim. Kar. Babasının yanına gitmek için... ...Methias'ın bir yerden çıkmış olması gerekir. Peki nereden?'' Monsieur Vignal az önce size söyledi. Köşkten babasına giden yoldan. Karın üstünde o yöne doğru ayak izleri yok. Var. Onlar buraya geldiğini kanıtlıyor. Gittiğini değil. Aynı şey. Nasıl olur canım? İnsan istediği şekilde ilerleyebilir. Mutlaka ilerlemek için doğru yürümek gerekmez.'' ''Başka ne tarz yürünür sizce?'' Geri geri giderek muavin bey. Bu sözler herkese hayret uyandırdı. İlk önce kimse bir şey anlayamamıştı fakat daha sonra idrak etmeye başlayınca bu işin göründüğü kadar zor olmayıp bilakis basit olduğunu fark ettiler. Ren'in sözlerini kanıtlamak için geri geri yürüyerek pencereye dek gitti. Sonra emin bir sesle anlatmaya başladı. Gece olmadan saat sekiz buçukta... Metyas babasından geliyordu. Ayak izleri yoktu çünkü kar henüz yağmaya başlamamıştı. Saat 9'a 10 kala Monsieur Vignard geliyor. Onun da ayak izleri yok. Görüşüyorlar, pazarlık ediyorlar, kavga ediyorlar, Metyas da yeniliyor. Aradan 3 saat geçiyor. Madam de Vignard ve Madam Monsieur Gomla birlikte kaçıyor. Mathyas da öfkesinden ne yapacağını bilemiyor, aniden aklına şeytanca bir fikir geliyor ve üç saat devamlı kardan faydalanmayı düşünüyor. Kendini öldürtülmüş göstermeyi tasarlayarak karın üstünde bunu kanıtlayacak ipuçları yani ayak izleri bırakıyor ve geri geri yürüyerek babasının çiftliğine varıyor. Mavin birden ciddileşmişti. Bu damdan düşen adamın pek de yabana atılmayacağını anlamıştı. Peki babasının evinden Paul nasıl gitti diye sordu. Arabayla kim götürdü onu? Babası. Nereden biliyorsunuz? Bu sabah jandarma onbaşısı ve ben arabayı gördük ve babasıyla konuştuk. Bize danalarını Pogpignot pazarına satmaya götürdüğünü söyledi. Örtünün altında gizlenmiş olan danalar değil oğluydu. Bunu daha sonra anladım. Şimdi kuşkusuz Paris'tedir. Reyne'nin dediği gibi anlattıkları beş dakikadan fazla sürmemişti. Fakat bu kadar az zamanda doğruyu ileri sürüp herkesi ikna edebilmişti. Natalie sevincinden ağlıyordu. Jerome nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu. Muavin Bey, dedi Reynin. bir kez daha ayak izlerini beraberce tetkik edelim. Bu sabah on baktığımızda Mathyas'ın ayak izlerini pek inceleyemedik. Bahçeye çıktılar ve cidden Mathyas'ın nedenli acemice bir sahne hazırlamış olduğunu bu kez fark edebildiler. İzler birbirine benzemiyordu. Bazen çok derin, bazı yerlerde ise çok silikti. ''Bu işte acemi olduğunu kendi de anlamış ve babasına söylemişti.'' dedi Reynin. Zira babası şüphe uyandırmamak için oğlunun çok içkili olduğunu söyledi. Az önce Madame Gom kocasının sarhoş olmadığını ileri sürünce hemen kafam işlemeye başladı. İşin püf noktasını sezdim. Muavin de olayın çözümünden memnun kalmış gülmeye başlıyordu. Öyleyse polisleri ölünün peşine takalım. ''Neden Muavin Bey?'' Mösyö de Gom suç işlemedi ki senaryo hazırlamak, tabancayı yere bırakmak, havaya ateş etmek, geri geri gitmek bunlar suç sayılmaz değil mi? Seksen bin lira aldığı için mi onu tutuklayacaksınız? Mösyö bunun için dava açacağını sanmıyorum. Hayır hayır istemem dedi Jerome. Öyleyse sigorta işin için mi? Babası bu parayı henüz istemediğine göre suçlu değil. İsteyeceğini de pek sanmam. İşte adamcağız geldi zaten şimdi anlarız. Yaşlı Gom, yüzü üzüntüsünü, aynı zamanda öfkesini belirten bir ifadeyle odaya girdi. ''Oğlum, öldürdü onu, sevgili oğlum.'' diye haykırdı. ''Zavallı Mehdias'cığım, öldü ha. Ah Vignal, haydut seni.'' Yumrunu Jerome'a gösteriyordu. ''Muavin, Mösyö dönerek, ''Bir saniye Monsieur, oğlunuz öldüğüne göre sigortadan para alacak mısınız? Ne sigortası?'' Oğlunuzun ölmediğini hatta sizin de suç ortaklığı yapıp onu arabanızla gizleyerek kara götürdüğünüzü biliyoruz. Monsieur de Gaume bir an durakladı sonra yere tükürüp antiçer gibi elini kaldırdı. Fakat bu fikrinden cayarak kahkahalarla gülmeye başladı. Met yas namussuzu seni. Demek kendini ölü göstermiş ha? Vay alçak vay. Belki de sigorta parasını alıp kendine yollamam için bana güveniyordu. Ben böyle şerefsiz işler görür müyüm hiç? Beni daha tanıyamamışsın yavrum. Komik bir film seyretmiş de sinemadan dönüyormuş gibi kahkahalarla gülerek kapıdan çıktı. Daha sonra Reynin seni ufak odada bulamayınca Laronzier'e, Ermeen'in evine gitti. Fakat Ortense hizmetçiyle haber yollayıp israat ettiğini ve gelemeyeceğini söyledi. Çok güzel diye düşündü Reynin. Benden kaçıyor. Demek beni seviyor. İşin sonuna yaklaşıyoruz. Madame Daniel'e, 30 Kasım çok sevgili dostum, iki hafta daha geçti ve sizden henüz bir haber alamadım. 5 Aralık tarihinden önce de alacağımı ümit etmiyorum. Hatırlayacağınıza göre bu tarihte sizin için artık hiçbir önemi kalmayan mukavelemiş son bulacaktır. Beraberce yaşadığımız yedi serüven benim için hayatımın en mutlu anıları oldu. Yanınızda bulunuyordum ve bu bana yetiyordu. Hareketli ve heyecan dolu yaşantınız sizi öyle mutlu kılıyordu sanırım. Sevincim o kadar büyüktü ki. Sizi korkutmamak, gücendirmemek için beslediğim hisleri açıklayamadan bugün artık silah arkadaşınızın yanınızda olmasını istemiyorsanız ben yolunuzdan çekilmeye razıyım. Yalnız son serüvenimiz için neler düşündüğümü söylememe izin verin. Hatırımdan hiç çıkmayan şu sözlerinizi tekrarlasam bana kızar mısınız acaba? Annemden bana hatıra kalan, uğur getirdiğine inandığım ve çok kıymet verdiğim kırmızı akik taşlı bir broşun mücevherlerim arasında bulunmadığını bir süre önce fark ettim. Çok üzgünüm, onu bulup bana iade edin sevgili Mösyö demiştiniz. Bu broşun ne zaman kaybolduğunu sorduğumda gülerek şu cevabı vermiştiniz. Altı veya yedi yıl önce, belki sekiz bilmiyorum, nasıl, ne zaman, hiçbir şey bilmiyorum. Bu işi başaramayacağımı sanıp beni mahcup etmek için bu şartı koşuyordunuz. Fakat ben söz vermiştim ve sözümü tutmak istiyordum. Tek düzey yaşantınıza renk katmayı arzu ettiğim gibi, bu broşu size iade etmekte en büyük emelimdi. Batıl inançlara sakın gülmeyin. Bazen onlar iyi davranışlarımızın öncüsüdür. Sevgili dostum, bir kez daha bana yardım etmiş olsaydınız galibiyet benim olacaktı. Denedim fakat hem yalnızdım hem de kararlaştırdığımız tarih yaklaşıyordu. Bu nedenle yenik düştüm. Fakat işler gene de yolunda sayılır. Eğer siz de bir teşebbüste bulunacak olursanız belki de başarırsınız. Bunu esirgemeyin benden. Ve bir kez de siz deneyin. Belirli bir süre zarfında hatıra defterimize gayretimiz, mantığımız ve sabahla kazandığımız sekiz serüven kaydetmeliyiz. İşte sekizincisi. Hemen işe koyulup beş Aralık tarihinde sekizi çalmadan sonuca varmış olmalısınız. Ve o gün size söyleyeceğim şekilde davranmalısınız. İlk önce sevgili dostum talimatlarımı harfi harfine yerine getireceğinize dair söz verin. Onların başarımız için nedenle önemli olduklarını bilhassa belirtmek isterim. İlk iş olarak kuzeninizin bahçesinden üç kamış kesip örecek ve uçlarından sıkıca bağlayacaksınız. İşte kamçınız hazır. Paris'ten koyu kehribardan yapılmış düzgün ve eşit yapılmış 75 taneli bir kolye satın alacaksınız. Kışlık baltonuzun altına mavi yünlü bir elbise giyeceksiniz. Başınıza kızdan kaçan yapraklarla süslü, kenarsız bir şapka takacak ve boynunuzda horoz düğünden bir atkı taşıyacaksınız. Eldiven ve yüzük istemez. Öğleden sonra bir arabaya binip, Seine nehrinin sol kıyısından Saint-Étienne-du-Mont kilisesine gireceksiniz. Saat tam dörtte kutsal su kabının önünde elinde gümüş tespihli siyahlar giyinmiş bir kadın sizi bekleyecek ve size kutsal sudan takdim edecek. Kolyeyi ona vereceksiniz. Tanelerini saydıktan sonra onu size iade edecek. Sonra kadını izleyip San Louis adasının ıssız bir sokağına sapacak ve bir eve varacaksınız. Tek başınıza içeri girip zemin katta soluk benizli genç bir adamla karşılaşacaksınız. Adam paltonuzu aldıktan sonra ona dönüp broşumu almaya geldim diyeceksiniz. Telaş ve şaşkınlığından aldın, aldanmayın sakın. Siz sakin olmaya gayret edin. Size soru soracak olsa hiçbir açıklamada bulunmayın. Ona verecek bir tek cevabınız var. Bana ait olan bir şeyi almaya geldim. Adınızı bilmiyorum, sizi tanımıyorum fakat sizden bunu istemek zorundayım. Mutlaka broşuma sahip olmalıyım. Mutlaka. Adamın yapacağı rolden etkilenmeyip iradenize hakim olduğunuz takdirde başarıya ulaşacağınızdan eminim. Mücadele kısa sürmeli. Sonuç şahsınıza olan güveninize bağlı. Rakibinizi ilk roundda yenilgiye uğratmalısınız. Soğukkanlı davranırsanız bu işi becerebilirsiniz. Fakat telaşa kapıldığınız an bütün gayretler boşa gider. Bir anda maçı kaybedersiniz. Başka çare yok ki. Hemen yenmek ve yenilmek. Yenilgiye uğradığınızda özür dilerim. Tekrar bana başvurmak zorunda kalacaksınız. Yardımını sizden hiçbir şartla hiçbir zaman esirgemedi. Onu yaşamında önemli yeri, Olan ve beni mutlu kılan birine bağlılığımı ve teşekkürümü belirtmek için verilen bir armağan olarak kabul edin. Hortense mektubu okuduktan sonra çekmeceye koydu ve sonra kendi kendine gitmeyeceğim dedi. Artık broşu da pek önemsemiyordu. Sonra bu sekizinci serüven onu korkutuyordu çünkü Renine biraz daha yaklaşacak. O da bunu fırsat bilip yaptıkları anlaşmaya göre durumdan faydalanmaya çalışacaktı. Kararlaştırılan günden bir gün önce sabahleyin henüz fikrini değiştirmemişti. Fakat saatler birbirini kovaladıkça içi içine sığmıyordu. Sanki bir kuvvet onu zorluyor, bir şeyler yapması için kışkırtıyordu. Sonunda kararını verip bahçeye koştu ve üç kamış kesip onları ördü. Öğleyinde trene biniyordu. Bu son serüvende heyecanlı olacaktı. Fazla düşünmeyip yola koyulduğu için memnundu. Reynin garip şeyler istemişti ondan. Kehribar kolye, yapraklarla süslü şapka, horos düğünden atkı ve elinde gümüş tespihli yaşlı kadın, bütün bunlar esrarlı bir hava taşıyordu. Sonra yalnız neler yapmaya muktedir olduğunu reynine gösterebilme fırsatı da eline geçmişti. Beni Paris'e davet ediyor. Halbuki benim için tehlikeli olan yer Paris'ten kilometrelerce uzakta. Anlaşmamıza göre duvardaki saat 8'i çalarken Halingrej şatosunda buluşacaktık diye düşünüyordu. Gece Paris'e varmıştı. 5 Eylül sabahı 75 taneli kehribar kolyeyi satın aldı. Mavi bir elbise giyip başına şakkayı taktı ve saat tam dörtte Saint-Étienne-Dumont Kilisesi'ne gitti. Kalbi hızla çarpıyordu. Bu kez yalnızdı ve yanında güveneceği kimse yoktu. Reynini arıyormuş gibi çevresine bakındı fakat kimseyi göremedi. Az ötede kutsal su kabının önünde siyahlara bürünmüş bir kadın duruyordu. Hortense ona yaklaştı ve kolyeyi uzattı. Kadın taneleri saydıktan sonra iade etti ve 75 tamam gelin diye fısıldadı. İkisi beraber yola koyuldular. Tugnella köprüsünü geçip Sanlui adasına vardılar ve ıssız bir sokaktan dört yol kavşağına dek yürüdüler. Kadın eski bir binanın önünde durup girin dedi ve yoluna devam etti. Orteze binanın zemin katında içi antika eşyalarla dolu kocaman bir dükkanın bulunduğunu fark etti. Tabelada Merkür tanrısına yazılıydı. Altta da sahibinin adı vardı, Pankardi. Tabalanın ağz üstünde birinci katın altına isabet eden yerde ufak bir hücrenin içinde kilden yapılmış kanalla ayakkabıları ayağında iki yılanın sarılı olduğu asası elinde bir Merkür tanrısı yer almıştı. Hortense kapıyı açıp içeri girdi. Kimse onu karşılamaya gelmedi. Genç kadın kıymetli antika dolapların, masaların, çeşitli bibloların arasından geçip arka tarafa gitti. Burada bir yazıhane bulunuyordu ve yazı masasında arkasında bir adam oturmuş hesapları tetkik ediyordu. Adam başını kaldırmadan bir saniye adam dedi. Siz etrafa bir göz atın ben şimdi geliyorum. Yazıhane daha fazla bir ortaçağ simyacısının laboratuvarına benziyordu. Kafa tasları, iskeletler, bakır imbikler, doldurulmuş baykuşlar, ustrup daha neler neler vardı. Pankardi işini bitirip ayağa kalktı ve belirli bir isteğiniz var mı diye sordu. Ortense... ''Aradığım adam bu olmalı.'' diye düşünüyordu. Reynen'in dediği gibi. Mat biteni vardı, kel kafası, elektrik ışığında parıl parıl parlıyordu. Henüz paltosunu çıkarmamış olan Hortense, ''Bir broş arıyorum.'' diye cevap verdi. Adam bir vitrini göstererek, ''İşte bütün broşlar burada.'' dedi. Hortense vitrine bir göz attıktan sonra, ''Hayır.'' diye mırıldandı. ''Aradığım burada değil. İstediğim herhangi bir broş değil.'' Eskiden mücevher kutumdan kaybolan ve sizde bulunması gereken şahsi broşum. Genç kadın konuştukça adamın yüzünün daha da solduğunu fark etmişti. Burada mı yaşıyorsunuz? Bulacağınızı pek sanmıyorum. Nasıl bir şeydi? 1830 yılından kalma kırmızı akik taşlı bir broş. Anlayamıyorum dedi adam. Bunu neden benden istiyorsunuz? Hortense paltosunu çıkardı. Pankardi hayalet görmüş gibi dehşetle irkildi. ''Mavi elbise, şapka, ah, Mümkün mü? Kehribar kolye!'' diye kekeledi. Fakat senin elindeki kamıştan kamçıyı da görünce sendeledi ve boğulan bir yüzücü gibi ellerini havaya kaldırarak sandalyeye yığıldı. Bayılmıştı. Hortense yerinden kıpırdamadı. Reynin ona adam rol yapacak olsa sakın aldanmayın diye tembih etmişti. Bir iki dakika sonra adam ayılır gibi oldu. Yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Alnındaki teri mendiliyle sildi ve titrek bir sesle, ''Neden buraya geldiniz?'' diye sordu. ''Çünkü broşum sizde...'' ''Bunu biliyorum.'' ''Size kim söyledi? Nereden biliyorsunuz? Nereden bildiğim sizi ilgilendirmez. Yalnız broşumu almadan buradan bir adım atmam.'' ''Beni tanıyor musunuz? Adımı biliyor musunuz? Sizi tanımıyorum. Adınızı da tabelada okudum o kadar. Benim için broşuma sahip olan adamsınız.'' Adam kendini tutamıyor. Eşyaların arasında daracık yerde dönüp duruyordu. Ortense duruma hakim, olduğunu sezdi ve sert bir sesle ''Nerede çabuk söyleyin, bana geri vermelisiniz, anladınız mı, ısrar ediyorum.'' dedi. Adam yalvarır gibi genç kadının yüzüne baktı. Sonra yenilgiyi kabul ederek ''Mutlaka istiyor musunuz?'' ''Evet istiyorum, benim.'' ''Peki, kabul ediyorum.'' ''Konuşun.'' diye komut verdi Ortense. ''Konuşamam, hayır. Ancak yazacağım. Sırrımı açıklayacağım. Sonra her şey bitecek benim için.'' Yazıhaneye gidip birkaç satırlık bir mektup yazdı ve Hortense'ye uzattı. ''İşte sırrım burada. Bütün hayatımda o.'' Sonra şakağına bir tabanca dayayıp tetiğe bastı. Hortense atik davranıp adamın koluna vurmasıyla kurşun gidip bir bu tuvalet masasının aynasını deldi. Fakat Pankardi yaralanmış gibi inlemeye başladı. Genç kadın soğukkanlılığını kaybetmemek için bütün gayretini harcıyordu. ''Reyn'in beni, beni ikaz etti.'' diye düşündü. ''Artist bu adam iyi rol yapıyor.'' Sakin görünmek istemesine rağmen adamın intihar teşebbüsü epeyce sarsmıştı onu. Eli ayağı titriyordu. Adam bunu fark edecek olursa bütün emeği boşa gidecekti. Pankardi malın gözüydü. Genç kadının gevşediğini hemen sezdi. Birden sızlanmaları bir yana bırakarak yerinden fırladı. Ortan senin önünde dikildi ve ''Şimdi aramızda geçecek konuşmaya kimsenin tanık olmasını istemiyorum.'' diyerek kapıya doğru yürüdü. Demir kepengi indirdi. Sonra genç kadına yaklaşarak ''Of.'' Neredeyse partiyi kazanıyordunuz madem. Ben de pek safıma, az kalsın kapana kıstırılıyordum. Ortense'nin yanına oturdu, sert bir sesle. Şimdi açık konuşun, bu hikayeyi kim uydurdu? Diye sordu. Herhalde siz değil, sizin tarzınız değil bu. Öyleyse kim? Hayatımda daima namuslu yaşadım. Yalnız bir kez bu broş işi çoktan kapandığına inanmışken aniden ortaya çıkıyor. Nasıl oldu? Kim kışkırttı, sizi bilmek istiyorum. Hortense mücadele gücünü yitirmişti. İktidar Pankardi'nin eline geçmişti. "Konuşun, bilmek istiyorum." diye tekrarladı adam. "Bir düşmanım varsa, kendimi ona karşı korumalıyım. Düşmanım kim? Acaba bana rakip olan ve broşa göz diken biri mi var? Konuşun diyorum, yoksa." Pankardi tabancayı almak için elini uzattı. Hortense korkudan bağırmaya, haykırmaya başladı. Aniden adamın elinin havada kaldığını, gözlerinin fal taşı gibi açıldığını gördü ve arkasına bakma ihtiyacını duymadan durumu kavradı. Reynin imdadına yetişmişti. Kimsiniz nasıl buraya girdiniz diye sert bir sesle sordu. Prens sıralanmış kanepe ve koltukların arasından geçerek yavaş yavaş yaklaştı. Kimsiniz diye tekrarladı pankardi. Nereden geliyorsunuz? Yukarıdan dedi reynin telaşsız. Tavanı göstererek. Yukarıdan mı? Evet birinci kattan kiracıyım. Üç aydan beri orada oturuyorum. Az önce gürültü işittim biri bağırıyordu ben de geldim. Fakat buraya nasıl girebilirsiniz? Merdivenden indim. ''Hangi merdivenden?'' ''Dükkanın arkasındaki demir merdivenden.'' Mağazanın eski sahibi de benim katta otururdu ve hep bu merdiveni kullanırdı. Siz aradaki kapıyı kapatmışsınız, ben de açtım.'' ''Fakat ne hakla Mösyö, bu bir suç sayılır. Birini kurtarmak için yaptığından suç sayılmaz.'' ''Tekrar soruyorum kimsiniz?'' ''Madam'ın arkadaşı Prens Reynin.'' diyerek Ortense'nin elini öptü. Pankart öfkesinden boğuluyor gibiydi. ''Aha şimdi anladım. Bu komployu hazırlayan sizsiniz.'' ''Siz madamı yolladınız.'' ''Evet, iyi tahmin ettiniz Mösyö Pankart'ı.'' ''Evet, ben yolladım.'' ''Maksadınız ne?'' ''Maksadım çok açık, şiddet gerektirmez sanırım.'' ''Yalnız aramızda geçecek bir konuşma sonucu istediğimi vereceksiniz.'' ''Neymiş istediğiniz?'' ''Madamın broşu.'' ''Bu imkansız.'' ''Hayır demeyin boşuna, vereceğinizi biliyorum.'' ''Bana bunu yaptıracak kimse daha doğmamış.'' ''Lütfen hanımınızı çağırır mısınız?'' Belki durumu daha iyi kavrar. Bu güçlü düşmana karşı yalnız olmamayı tercih eden Pankardi, yanındaki zile üç kez bastı. ''Mükemmel'' dedi reynin, hortenseye dönerek. ''Görüyor musunuz sevgili dostum, Mösyö Pankardi nedenli nazik. Az önce size karşı takındığı tavırların hepsini unuttu. Demek nezaketine sahip olması için karşısında bir erkeğin bulunması gerek. Kuzuya döndü. Ama sakın işlerin kendiliğinden yürüyeceğini sanmayın.'' ''Belki tahmin etmezsiniz fakat kuzu kadar inatçı hayvan yoktur.'' Mağazanın yazıhanesiyle merdiven arasında kalan kısmında bir perde aralandı ve bir kadın göründü. Otuz yaşlarında vardı, çok basit giyinmiş bir de önlük takmıştı. Bu haliyle dükkan sahibinden fazla bir hizmetçiyi andırıyordu. Fakat yüzü sevimli, vücuduysa düzgündü. Ortense onu görür görmez hemen tanıdı. Genç kızken yanında çalıştırdığı o da hizmetçisiydi. ''Nasılsın Lucien?'' ''Madame Pankardi mi oldun?'' diye hayretle sordu. Genç kadın da patronunu tanımış ve telaşa kapılmıştı. Reynin ona dönerek, Madam Pankardi, kocanızla benim size ihtiyacımız olacak. Önemli bir işe son vermeliyiz. Sizin de büyük bayınız olan önemli bir iş.'' Lucien kocasına yaklaşıp, ''Ne var, ne istiyorlar benden, ne işiymiş?'' diye telaşla sordu. Pankardi alçak sesle, ''Broş, akik taşlı broş'' diye cevap verdi. ''Madame Pankardi'nin işi kavraması için'' Daha fazla açıklamada bulunmak gereksizdi. İnkar etmenin de boşuna olacağını anladı. Bir sandalyeye çöküp, Nah, şimdi anlıyorum.'' dedi. Matmazel Hortense izimizi buldu, mahvolduk. Bir ara sessizlik oldu. Reyn'in mücadeleye başlar başlamaz karşısındakiler peslemişlerdi. Lucien ağlıyordu. Prens onun üstüne eğilerek, ''Açık konuşalım ister misiniz, madam? İkimiz için de bu daha hayırlı olur. Bundan dokuz yıl önce...'' ''Madame Ortense'nin yanında çalışırken Pankardi ile tanıştınız ve sevgili oldunuz. İkiniz de Korsikalıydınız. Bu ülkede batıl inançlara nedenli yer verildiğini bilirim. Büyü, uğur, şans bunların hepsi kişilerin yaşamında büyük rol oynar. Patronunuza ait olan aylık broşun onu taşıyanlara uğur getirdiğine inanmıştınız. Pankardinin de teşvikiyle iradenize sahip olamayıp onu aşırdınız. Altı ay sonra da ''Madame Pankardi olmak için yerinizden ayrıldınız.'' İşte birkaç kelimeyle olay aydınlandı. Hayatları boyunca namuslu yaşamış, bir inanç yüzünden hırsızlık yapmış iki kişinin serüveni. İkinizin de ne derece başarılı olduğunu söylemek fuzuli. Elinizde bu broşür bulunduğu sürece hiçbir şeyden korkmayıp engelleri atlattınız ve bugün Merkür Tanrısı adlı mağazanın sahibisiniz. Siz emeklerinizi hiçe sayıp bu başarınızı broşa bağlı olduğunu sanıyorsunuz. Onu kaybedince iflas edeceğinize, yoksul kalacağınıza inanıyorsunuz. Bütün yaşantınız onun üstüne kurulu. Tanrınız o sizin nereye koyduğunuzu, nerede sakladığınızı kimse bilmiyor. Ben de rastlantı sonucu bir ipucu bulmuş olmalıydım. İşim daha epeyce uzun sürebilir. Renin biraz durduktan sonra sözlerine devam etti. Bundan iki ay önce izinizi buldum ve birinci kata taşındım. Oradan bir merdivenle aşağı indiğimi fark ettim. İki ay, evet iki ay, geceleri siz yokken dükkanı aradım. Köşe bucak bırakmadan her tarafı karıştırdım. Hiçbir şey bulamamış ve ümidimi yitirmiştim. Bir hafta önce yazıhanenizi son bir kez gözden geçirirken hatıra defteriniz elime geçti. Mösyö pankartı içinde bütün hissettikleriniz yazılıydı. Vicdan azabınız, korkunuz, üzüntünüz, Tanrı'nın gazabına uğrayacaksınız vesaire. Büyük hata işlediniz Mösyö. Böyle itiraflar kaleme alınır mı ve ortalıkta bırakılır mı? Neyse içinde okuduğum bir paragraf bilhassa dikkatimi çekti ve planımı hazırladım. Broşunu çaldığım kadın bana gelse, Lucien mücevheri aşırdığı an bahçede göründüğü gibi üstünde mavi elbisesi başında kırmızı yapraklarla süslü kenarsız şapkası, koyu kehribar şapkası ve üç kamıştan örgülü kamçısıyla bana yaklaşsa ve bana ait olanı almaya geldim dese, o zaman Tanrı tarafından gönderildiğine inanıp broşürü, broşu geri verebilirdim. İşte defterinize yazılanları benim aracılığımda. Hortense takip etti. Az daha soğukkanlılığını muhafaza edebilseydi partiyi kazanmıştı. Fakat intihar teşebbüsünüz onu telaşa düşürdü. Siz de durumu hemen kavrayıp Tanrı tarafından değil de kendi isteğiyle geldiğini fark ettiniz. Artık benim araya girmem gerekiyordu. İşte buradayım ve tekrar soruyorum Pankardi. Broş nerede? Hayır onu size veremem. Siz yerini söyleyin öyleyse Madame Pankardi. Ben yerini bilmem. İyi öyleyse harekete geçelim.'' ''Canınızdan fazla sevdiğiniz yedi yaşında bir oğlunuz var. Bugün perşembe. Her perşembe olduğu gibi bugün de çocuk teyzesinden eve yalnız dönecek. Arkadaşlarımdan ikisi yolunu bekliyor. Broş'u vermediğiniz takdirde oğlunuz kaçırılacak.'' Bu sözler madem pankartıyı deliye çevirdi. ''Oğlum.'' diye kekeledi. ''Yalvarırım bunu yapmayın. Broş'un yerini cidden bilmiyorum. Kocamın bana bu hususta güveni olmadı.'' Renin devam etti. ''İkinci iş.'' Bu akşam savcılığa şikayet edilerek hatıra defteri tanığımız, sonuç araştırmalar, soruşturmalar bir kelimeyle adaletin olaya karışması. Pankartı susuyordu. Broş yanında bulunduğu sürece başına böyle işlerin gelmeyeceğine inanmıyordu. Fakat karısı Reyni'nin ayaklarına kapanıp yalvarmaya yakarmaya başlamıştı. Ortense kadını acımıştı. Reyni'ni bir kenara çekip kulağına eğilerek zavallı anne kalbi oğlunu kaçırmaktan vazgeçin diye fısıldadı. Korkmayın dedi Prens gülerek. Bir şey yapacağım yok. Arkadaşlarınız çocuğun yolunu beklediğini söylediniz. Uydurdum. Savcılığa şikayet, tehditten ibaret. Öyleyse ne yapmak niyetindesiniz. Onları korkutup ağızlarından laf almak istiyorum. Hatırlarsanız bütün olaylarda aynı taktiği kullanırım. Hemen her zaman iyi sonuç verir. Ya ümit ettiğiniz gibi olmazsa? Olmalı evet artık bu iş bitmeli. Çok vaktimiz kalmadı. Dedi Rey'nin heyecanda. Gözleri gene kadının gözlerini buldu. Ortense kızardı. Prensin ne demek istediğini anlamıştı. Evet, saat sekize yaklaşıyordu. Mukavehleri son bulacaktı. Reynin tekrar Pankardilere yaklaşıp ''İyi düşünün'' diye ihtar etti. ''Oğlunuzun kaybolması hapis cezası bunlar size etkilemiyor mu? Size bir teklifim var. Broşu şimdi hemen bana verin. Size yirmi bin frank ödeyeceğim.'' Cevap gelmedi. Madame Pankardilere ağlıyordu. Reynin devam etti. ''Bir misli artırıyorum, iki misli.'' ''Sahi çok inatçısınız Pank Pankardi. Ne hesabının yuvarlak olmasını istiyorsanız öyle olsun. Yüz bin diyelim.'' Artık broşu alacağından Emin elini uzattı. İlk olarak madem Pankardi tepki gösterdi. Öfkeyle kocasına dönüp ''Konuşsana, nerede sakladın?'' diye aykırdı. ''Neden inat ediyorsun, oğlumuzu düşün.'' Ortense Reni'nin kulağına ''Delilik bu, broşun hiçbir değeri yok, beş para itmez.'' ''Korkmayın.'' dedi Reni'nin alçak sesle. ''Zaten kabul etmeyecek.'' Bakın nasıl heyecanlandı. Benim isteğim de bu. Belki ağzından bir laf kaçırır. Değersiz bir broşe yüz bin frank para. Diğer yanda hapis cezası. Adam çıldırmasın da ne yapsın? Cidden pankartı kendinden geçmişti. Dudakları titriyor, salyası akıyordu. Fırtınaya tutulmuş gemi gibi sağa sola yalpa vuruyordu. Birbirine zıt duygular içinde çalkalanıyordu. Korku bir yandan, istek diğer yandan ne yapacağını, neye karar vereceğini şaşırmıştı. Birden parladı. Kelimeler ağzından rastgele dökülmeye başladı. Kendi de ne söylediğinin farkında değildi. ''Yüz bin, iki yüz bin, beş yüz bin, bir milyon. Hepsi yarar?'' diye aykırdı. ''Vız gelir bana milyonlar. Kaybolurlar, uçarlar, yok olurlar. Bir tek şey beni ilgilendirir. Kader. İyi kader veya kötü kader. Ben dokuz yıldır kaderimin iyi olduğuna inandım. Beni hiç aldatmadı. Şimdi onu nasıl kandırabilirim? Neden? Korkudan mı? Hapisten mi? Oğlumun kaybolmasından mı?'' ''Çılgınlık, hepsi çılgınlık. Kaderim bu boraşa bağlı. O elimde oldukça kader benim tutsam. Nasıl böyle olur bilmiyorum. Belki de o kırmızı akik taştır bunu yapan. Ateşi, kükürttü, altını barındıran taşlar olduğu gibi benim taşımda mutluluk taşıyor içinde.'' Reynin adamın her dediğini, her davranışını dikkatli izliyordu. Pankardi'nin asabı bozulmuş, kah kah gülüyor. Biraz kendine gelince sözlerine devam etti. ''Milyonlar sizin olsun sevgili Mösyö. istemiyorum onları. Benim taşım çok daha değerli. İşte siz de o broş için bu kadar zahmete katlanıyorsunuz ya. Aylarca çalıştığınızı, araştırdığınızı söylediniz. Benim hiçbir şeyden haberim olmadığı için kendimi korumuyordum fakat o kendisini korumasını bildi. Yerini belli etmedi. Buradadır. Benim işlerime tanıklık yapar. Pankartinin şansını bütün komşular, bütün antikacılar bilir.'' Hele onun içinde koruyucu Tanrı'yı, şans getiren Tanrı'yı, Merkür'ü her yere yerleştirdim. Mağazamın üstünde, içinde her tarafta sürüyle Merkür'üm var. Bir tanesini size vereyim Masiyo, armağanım olsun. Zahmetinizin bedelini de ödemiş olurum. Duvara bir merdiven dayadı ve raflarda sıralanmış heykelciklerden bir tanesini alıp rehninin kollarına bıraktı ve düşmanının sustuğunu görerek ''Aferin kabul etti, demek anlaştık'' diye sevinçle haykırdı. Sonra karısına dönüp Sakın meraklanma, oğlumuz eve dönecek, hapis falan da yok. Yine de kuşkusu tamamıyla geçmiş değildi. Bir saniye önce Hortense ve Reyni'nin mağazayı terk etmelerini istiyordu. Güle güle Madame Hortense, güle güle Monsieur deyip onun merdivene doğru itmeye başladı. Bana ihtiyacınız olsa tavana üç kez vurun. Hoşçakalın, armağanınız size de şans getirir umarım. Güle güle sevgili prens, güle güle Mademoiselle Hortense. Garip olan Rey'nin karşılık vermiyordu. Cezalandırılmış ve kapıya koyulmuş bir çocuk gibi boyun eğiyordu. Panker yaptığı teklifle kollarında bir heykelle kapıdan çıkışı arasında beş dakika geçmemişti. Reyni'nin oturduğu birinci kattaki salonla yemek odası sokağa bakıyordu. Yemek odasında iki kişilik bir sofra kurulmuştu. ''Hazırlanmış sofra için özür dilerim.'' dedi Reyni. Ortense'ye kapıyı açarken ''Bugün geleceğinizi tahmin edip beraber yemek yiyebileceğimizi düşündüm.'' ''Bu son serüvenimiz olduğundan bunu benden esirgemeyin.'' Hortense itiraz etmedi. Böyle bir sonuç onu hayal kırıklığına uğratıyordu. Sonra madem ki mukavele'nin şartlarını yerine getirmiyorlardı, bu son yemeği neden reddedecekti? Prens uşağına emirler vermek için çekildi. İki dakika sonra gelip Hortense'yi masaya davet etti. Sofrada çiçekler vardı. Merkür tanrısı da tam ortada dikilmişti. ''Şans tanrısı bize uğur getirsin.'' dedi Reyne'in. Sevinçliydi. Hortense ile beraber olduğu için bu derece mutlu göründüğünü ondan gizlemedi. ''Demek madam yüzüme kapıyı kapattı. Madam bana mektup yazmadı. Cidden sevgili dostum bana karşı çok se sert davrandınız. Nedenle acı çektiğimi bilemezsiniz. Ben de sizi kapana kıstırmak için elimden geleni yaptım. Başardım sayılır değil mi? Kamıştan kamçı mavi elbise, kehribar kolye, gümüş tespihi, yaşlı kadın ne de merak uyandıran şeyler. Bana kızmayın.'' ''Sizi mutlaka görmek istiyordum. Evet, sizi görmeden yapamayacaktım. Tanrım, işte karşımdasınız.'' Sonra kaybolan broşun izini nasıl bulduğunu anlatmaya koyuldu. ''Benden broşu bulmamı istediğinizde başaramayacağıma inanmıştınız. Yanlış dostum.'' Bu mücevherin uğur getirdiğini söylemeniz işimi çok kolaylaştırdı. Çevrenizde bulunanların böyle şeylere ne derece önem verdiklerini inceledim ve böylece eski hizmetçiniz Lucienne'nin, Korsikalı olduğunu tespit ettim. Bu da batıl inançlara önem verebileceğini gösteriyordu. İşte bu başlangıç noktam oldu. Sonra iş kendiliğinden yürüdü. Ortan hayretle dinliyordu. Prens yenilgiyi kabul ettiği halde nasıl galibiyetten bahsedebilirdi? Daha az önce antikacı onu gülünç duruma düşürmemiş miydi? Düşüncelerini Reni'ye hissettirmekten kendini alamadı. Ses tonu, hayal sükutuna uğradığını ve mahcubiyetini belirtiyordu. İşler kendiliğinden yoldu dediniz peki... Kabul ediyorum. Yalnız hırsızı bulduğunuz halde buruşu nasıl almadınız? diye sitemle sordu. Renin cevap vermedi. Badaklara şampanya doldurup gözlerini Merkür tanrısına dikerek içkisini yudumlamaya başladı. Güzel bir heykel. Beni renklerden fazla şekil ilgilendirir. Orantılı, ahenk şekli de çok önemli. İşte sevgili dostum. Gözlerinizin mavi saçlarınızın kızıl rengini seviyorum. Fakat beni en çok yüz hatlarınız, uzun boynunuz, Yuvarlak omuzlarınıza heyecanlandırıyor. Şu heykele bakın. Bacardi'nin hakkı var. Bir sanatkarın elinden çıktığı belli. Bacaklar ince, adaleli. Silüet çevikliğini belirtiyor. Çok iyi. Yalnız ufak bir hatası var. Belki de gözünüze çarpmamıştır. Fark ettim. İlk kez dükkanın üstündeki heykelde fark ettim. Bir dengesizlik var değil mi? Tanrı bir bacağının üzerine fazla eğilmiş. Sanki düşecekmiş gibi. Ne aferin. Ufak bir hata. Onu görebilmek için tecrübeli göz ister. Fakat fizik kaidelerine göre yere düşmesi gerek. Bir an sustuktan sonra devam etti. Ben bu hatayı ilk günden gördüm. Fizik kanunlarını düşünmeyerek estetik hatası yaptıklarını sandım. Sonra kafamı az daha kurcalayınca yerçekimi kanunu bozmaları için bir sebep olduğunu düşündüm. Ne demek istiyorsunuz? Of, hiçbir şey. Bu Merkür'ün neden kafası üstü yere düşmediğini daha önce anlamalıydım. Neden düşmüyormuş? Neden mi? Pankartinin herhangi bir maksatla bu heykeli yerinden oynatırken dengesini bozduğunu sanıyorum. Daha sonra bu dengeyi ayarlayan, onu arkaya iten bir şey mevcut olmalı. Bir şey mi? Evet. Hatta ilk önce bu heykelin sabit olduğunu sanmıştım. Sonra Pankartinin merdivene çıkıp tozunu almak için onu kaldırdığını görünce yanıldığımı anladım. Şimdi onu dik tutacak bir karşıt ağırlık olduğunu tahmin ediyorum. Ortense yavaş yavaş anlamaya başlıyordu. Karşıt ağırlık mı? Acaba kaidenin içinde mi? Neden olmasın? Nasıl olur ama? Pankardi bu durumda onu size verir miydi? Bana bunu o vermedi, ben kendim aldım. Fakat nereden, ne zaman? Az önce siz salondayken şu pencerenin kenarına basıp tabelanın üstündeki hücreden heykeli aldım ve bana verdiğini oraya yerleştirdim. Peki size verdiği heykel öne doğru eğik değil miydi? Hayır, bana verdiği gibi mağazadaki diğer heykelcikler de düzgün duruyorlardı. Fakat Pankardi'nin değişikliği fark edeceğini sanmıyorum. ''Şimdi şu heykelin kaidesini kırıp dengesini sağlayan buruşunuzu içinden çıkaralım mı?'' ''Hayır hayır değmez.'' dedi Hortense alçak sesle. Renin'in nedenli incelik, sağduyu ve kabiliyete sahip olduğuna bir kez daha tanık olmuştu. İşte sekizinci serüvende son bulmuştu. Mukavele'nin bitiş saati yaklaşıyordu. Rey’nin nazikçe bunu hissettirdi ve saat sekize çeyrek var dedi. Aralarında bir süre sessizlik oldu. İkisi de çekiniyor, konuşamıyordu. Söze başlayan genç prens oldu. Monsieur Pakardis sözleriyle beni uyardı. Onu kızdırarak bir ipucu elde edebileceğini anlamıştım. Eline bir çakmak verip kullanmasına emrettiğim gibi kıvılcımı yaktı. Broşları bahsederken Merkür tanrısını araya sokunca hemen bir bağlantı kurabildim. İkisinin de şans getirdiğine inanmış, onları birleştirmişti. O anda dükkanın üstünde gördüğüm hücrede bulunan heykelin düşecek gibi olduğunu hatırladım. Ren'in sözlerini yarıda kesti. Bütün anlattıkları boşunaydı. Genç kadın alnını ellerine dayamış, gözlerini böylece kapatmış, hareketsiz duruyordu. Dinlemiyordu artık. Olay onu ilgilendirmiyordu. Prensin başaramayacağı iş yoktu, artık buna iyice inanmıştı. Azma hayat kurtarmış, acı dindirmiş, suçluları cezalandırmıştı. Kimse onun gücüne, iradesine karşı koyamazdı. Kendi ne yapabilirdi ki? Nasıl ve niçin kendini korumalıydı? Boyun eğmesini istiyorsa eğecekti. Kaçacak, saklanacak da olsa prens onu bulabilirdi. Karşılaştıkları ilk andan eğer Ren'in onu elde etmeyi aklına koymuşsa, diğer işler gibi bunu da başaracaktı. Gene de kaçacak, kurtulacak bir yer arıyor gibiydi. Evet, son serüven bitmiş, broşür bulunmuştu. Ama mukaveleleri gereğince saat sekizde Alanga Şatosu'nda olmaları lazımdı. O gün Ren'in genç kadının dudaklarına istekle bakarak, Alan Gaşatos'un saat tam sekizi çalarken kararlaştırdığımız tarihte dememiş miydi? Başını kaldırdı. Prensin yüzünde ciddi bir ifade vardı. Hiçbir harekette bulunmuyor, bir şeyi bekliyordu. Orten ona şu sözleri söylemek istedi. Biliyor musunuz, mukabelemiz gereğince Alan Gaşatos'un bulunmalıyız. Madem ki oranın saati sekizi çalarken anlaşmamız bitiyordu. Bütün şartları yerine getirdiniz. Fakat konuşacak vakti olmadı. Demek serbestim, gidebilirim. Sözümü tutmak zorunluğu kalmadı. Zaten pek sözde vermiş değildim. Fakat konuşacak vakit olmadı. Tam o anda arkasında bir tıkırdı duyuldu. Sanki bir saat çalmaya hazırlanıyordu. Sonra bir tiktak, bir daha, bir üçüncü daha işitildi. Ortense şaşırmıştı. Bu tiktak, bu saat sesi. Alanga şatosundaki saatten başkasına ait olamazdı. Saymaya başladı. Saat tam sekizi çaldı. Ah diye mırıldandı. yüzünü ellerinin arasında saklayarak saat, buradaki saat oradakinin aynı, sesini tanıdım. Fazla konuşamadı. Reyne'nin gözleri onu rahatsız ediyordu. Fakat aynı zamanda o bakışlardan hoşlanıyordu da. Artık karşı koymak da istemiyordu. Bütün serüvenler bitmişti. Şimdi kendi serüvenleri başlıyordu. Bu aşk serüveni diğer hepsini unutturacak, gölgede bırakacak kadar kuvvetliydi kadere boyun eğiyordu. Her şeye razıydı çünkü seviyordu. Gülümsedi. Sevdiği adam broşunu bularak mutluluğu da getirmişti. İkinci kez saat tekrar sekizi çalmaya başladı. Ortense gözlerini reynine kaldırdı. Kafese kapatılmış bir kuş gibi birkaç saniye çırpındı. Fakat tam saat sekizi çalarken dudaklarını ona uzatarak kendini onun kollarına bıraktı.